Zeytin Dağı. Falih Rıfkı Atay. 1932. Ön Söz. Büyük Harbin son aylarında Ateş ve Güneş'i yazmıştım. Cemal Paşa Şam'dan İstanbul'a gelmiş, artık yalnız Bahriye Nazırı'ydı. Kendisini gördüm ve yayınlanmasını uygun bulup bulmadığını anlamak istedim. Ateş ve Güneş Çöl Ordusu'nun kahramanlık ve ıstırap hikayelerinden ibaretti. Nazırım bir gün sonra müsveddeleri geri verdi. Bastırmasanız iyi olur, dedi. Ateş ve Güneş'te birkaç subay ve neferden başka hiç kimsenin ismi yoktu. Eski 4. Ordu komutanının 4 yıl yanında çalışan bir yazardan beklediği belki, bu değildi. O kitabımda kendini aramıştı. Büyük Harpte Suriye idaresi için hiçbir satır yazı yazmamıştım. Çünkü yalnız beğendiğim şeylerden bahsetmek lazımdı. Mütarekt ise, yalnız beğenmediğim şeyleri yazabileceğim için, Suriye hatıralarını yine bir yana bıraktım. Bugün her ikisini de söylemek mümkün olduğundan, Zeytin Dağı'nı bastırıyorum. Biz, şimdi 40'ına yaklaşanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son gençleriyiz. 1914'te 3, 5, 7 yaşında bulunan çocuklar, bugün, yeni Türkiye'nin gençleri olmuşlardır ve hatıralarında imparatorluktan hiçbir iz kalmamıştı. İşte onlara, saltanatın, Suriye'de, Filistin ve Hicaz'daki son yıllarını anlatmak istiyorum. Bizden Belgrad'ı aldıkları zaman, düşman delegelerin Niş kasabasını da istemişlerdi. Osmanlı delegesi ayağa kalkarak, ne hacet, dedi, İstanbul'u da size verelim. Babalarımız için Niş, İstanbul'a o kadar yakındı. Biz eğer Vardarı, Trablus'u, Girit'i ve Medine'yi bırakırsak, Türk milleti yaşayamaz sanıyorduk. Çocuklarımızın Avrupası Marmara ve Meriç'te bitiyor. Batış ve kurtuluş gibi, bir milletin tarihinde ikisi tek yüzyıl içine pek az defa sığmış olan ve yalnız biri milli tarihin bir büyük faslı olan iki hadiseyi dört, beş yıl içinde görüp geçirmiş, en büyük acıyı ve en büyük milli sevinci tatmış olanların hikayeleri okunmaya değer. Zeytin Dağı'nı kumandanıma karşı saygısızlık eseri diye gösterenler olmuştur. Onlar, bir kumandanın yanında dört yıl çalışan bir subay tarafından, böyle bir hareketi kim bilir nasıl muhakeme etmişlerdir? Zeytin Dağı için sonradan bir tenkit yazan Hüseyin Cahit, diyor ki, bu eseri Cemal Paşa aleyhinde telakki edenler Falih Rıfkı'yı seciyesizlikle itham ediyorlardı. O vakit bundan hayret ve tesür duymuştum. Şimdi bir kere daha görüyorum ki, okuduğunu anlamak ne zormuş ve bu zorluğu bilebilen insanlar ne kadar azmış. Falih Rıfkı, Cemal Paşa'yı suni, cansız uydurma bir kalıp gibi medih ve tasvir etmiyor. Onu zaafları ve meziyetleri ile gerçekten bir insan gibi karşımızda canlandırıyor. Herhalde bu canlanış, eski 4. Ordu kumandanı için çok şereflidir. Hür bir fikir eğitimi görmeyenlerle anlaşmak imkanı var mıdır? Onlar da gerçeğin %100 yergi ile %100 ögünün belki de tam ortasında olduğunu bilmez değillerdir. Fakat eski zamanların kulluk ahlakına esirdirler. Yerme, yahut ömme, iyilik yahut kötülük gördüğünüze göre bu ikisini yapmakta, onların ahlakına göre haklısınız. Tarihte gerçeğin ne lüzumu var? Osmanlı tarihi, bu sebeple, bir yalan alemi olmuştur. Yalan, şartta ayıp değildir. Zeytin Dağı'nda tarihin hakkını tarihe, Cemal Paşa'nın hakkını Cemal Paşa'ya verdim. Eserimde Cemal Paşa'nın, sırası geldikçe büyüyüp parladığı görülür. Zaten doğrusunu isterseniz, meşrutiyet şahsiyetlerinde eser yazılmak değeri görenlerden değilim. Fakat, meşrutiyetin kendisini anlatmak lazımdır. Zeytin Dağı'nı bu maksatla yazdım. Cemal Paşa'dan çok bahsedişim, başka türlü yazmaya imkan olmamaktandır. Bu kitapta sözü geçen şahsiyet ve hadiselerle yetki bakımından temasımın ne olduğunu şimdiden söylemeliyim. Bazılarına niçin uzaktan dokunduğumu, bazılarını ise niçin daha derin karşıladığımı bilseniz, 1912 yılında Sadaret kaleminde katip, Tanin gazetesinde cumartesi konuşmaları yazan bir muharrirdim. İlk Trakya seyahatimi, gazeteci olarak yaptım. Yine aynı yıl Dahiliye Nezaretinde Talat Paşa'nın hususi kalem memuru oldum. İkinci Trakya ve Bükreş seyahatlerimi hem bu sıfatla, hem de gazeteci olarak yaptım. Büyük Harp'in ilk yıllarında 4. Ordu Karargahı 2. Şubesindeydim. İhtiyat zabiti isem de bütün siyasi ve idari işlere bakan bu şubenin şefiydim. Harbin son yılında da Bahriye Nezareti Hususi Kalem Müdür Muavini oldum. Falih Rıfkı Atay. Zeytin Dağı. 1915 ila 1918. Zeytin Dağı. 1915. Cemal Paşa'nın ismini, herkesin adı gibi söyleyerek ve işiterek İstanbul'dan çıkmıştım. Adana'da ses temposu hafifledi ve isim ikileşti, Büyük Cemal Paşa, Küçük Cemal Paşa. Küçüğü tümen kumandanıydı. Halep'i geçtikten sonra Paşa'nın, P, düştü. B, oldu, ve. Ahmet Bey, der gibi serbestçe ağızdan düşüveren Cemal Paşa kelimesi bir çeşit imtiyaz, insanın ona yakınlığını gösteren, İnsanı esrarlaştıran bir şey oldu. Dördüncü ordu karargahına gidiş, hele Şam'dan sonra, artık bir mabede çıkılıyor gibi, baş döndürür, bir terör havası vardır. Ses daha peştir ve Cemal ismi, Tevrat'tan, İncil'den alınma, mukaddes bir ada benzer. Sirkeci'deki ve Harbiye Mektebi'nin havuz başındaki, biraz gururlu ise de, yine sade ve sevimli olan Cemal Paşa'nın içime alıştırdığım hayali sönerek, onun yerine, artık yeniden tanıyacağım, çizgileri kırışık, başka bir adam geldi. Karargah Kudüs'te, Zeytin Dağı'nın tepesindeki Alman misafirhanesindeydi. Şehre vardığım zaman iki gümüş çeyrekten başka param yoktu. Hemen karargaha yerleşmezsem, ne geri dönebilir, ne de otelde kalabilirdim. Arabacıya, Cemal Paşa'nın karargahına, emrini verdim. Arabacı gözünü açtı. Ne Cemal Başa? Zeytin Dağı'nı göstererek anlattım. Adamcağız, tafaddal, derken, atlarının bile tutum değiştirdiğini sanıyordum. Tertemiz, ezici ve büyük bir Alman, yapısı. Herkes, subay veya nefer, ayağının ucuna basıyor ve ara sıra, geniş koridordan, yatak odalarına ve sofraya bakan sivesterler geçiyor. Yaverin yanına çıktım. Odasında sarıklı sarıksız, kırkından yetmişine kadar, eşraf kılıklı epey bir kalabalık vardı. Yaver, Subay Namzedi esvabıma bakarak, kimsiniz, ne istiyorsunuz, diye sordu. Kumandan Paşa Hazretlerinin, başkumandanlıktan istediği Falih Rıfkıyım. İçeri girdi, buyurunuz, dedi. Ne olacaktım, nereye gidecektim, Cemal Paşa'yı nasıl bulacaktım, anlaşılmaz bir sıkıntı içindeydim. Büyük bir oda, solda Şeria Nehri ve Lut Gölü, sağda Kudüs şehri, önde Moskoviye denilen Rus yapı ve bahçeleri vardı. Cemal Paşa, şeraya bakan pencere ile Moskofiye'ye bakan pencerenin üçgeni arasında, arkası bize dönük, kağıt imzalamakla meşgul. Yalnız sakallı sert profilinin bir parçasını görebiliyoruz. Benden başka, koltuğu defterli üç subay daha var. Bir aralık başını çevirdi, gözü benim üstümden sıyrılarak ikinci subaya gitti, ekşi bir sesle. Yaver Bey'e söyleyiniz, Nablus eşrafını çağırsın dedi. Kalabalığın kapıdan girişi garip bir haldi. Hayat ve ölüm kararını bir kelime ile verebilir bir adamın kapısı eşiğinde, her biri bir müddet duruyor ve içerideki odada başladığı duasını bitirip yüzünü sıvadıktan sonra giriyordu. Duasını henüz bitirmeyen, kendini arkasından iten arkadaşına dayatıyordu. 20 kişi kadar, Kudüs şehri tarafındaki pencerelerin önüne sıralandılar. Kumandan dönüp bakmadı bile. İmza defterlerinin her yaprağı üstünde duruyor çiziyor, yazıyor, ara sıra ağzından. ''Bu nedir? Böyle cevap istemem. Bunu erkanı Harbiye reisine götürünüz.'' gibi kısa sual ve emirler dökülüyordu. Zaman geçtikçe Nablusluların yüzlerinin daha sarardığını seziyordum. Cemal Paşa'nın her yeni sesi çıktıkça, hepsinin sarından, sakalından ve cübbesinden bir sarsıntı geçiyordu. Poz bilmem ne kadar sürdü, Kumandan defteri kapadı, koltuğunun iki yanından tutarak nablus safına doğru döndü. Bir buyrultu üslubu ile söze başladı. Devleti metbuanıza karşı irtikâb etmiş olduğunuz cinayetlerin ne kadar vahim olduğunu biliyor musunuz? Kimi ellerini, kimi boynunu oynatarak, safın arasından, Estağfirullah, Estaizübillah, gibi bir takım kelimeler duyuldu. Kumandan bir bakışta bu mırıltıyı keserek, Susunuz diye bağırdı ve devam etti. Bu cinayetlerin cezasının ne olduğunu bilir misiniz? Nablusluların rengi, asılmış adamların rengine döndü, dudakları kısıldı. İdamdır, idam dedi, fakat devleti âliyeyi Osmaniye'nin ulüvü merhametine dua ediniz. Şimdilik sizleri ve ailelerinizi Anadolu'ya nefretmekle iktifa ediyorum. Hepsi, secdeye kapanır gibi olarak, ellerini kaldırıp duaya, hamde ve şükre başladılar. Köklerinden sökülmek kararına karşı, Nablus eşrafının minnet ve şükranlarına sınır yoktu. Gidebilirsiniz, dedi. Üst üste yığılarak, hayata çıkar gibi, dışarı uğradılar. Rol bitmişti. Cemal Paşa subayları savarak, eski gülüşü, muhafız ve nazır gülüşü ile bana döndü. Ne yaparsın, dedi, burada böyle söküyor? Sonra İstanbul haberleri sordu. Kasımpaşa, 1918 Talat Paşa ile birlikte Berlin'den İstanbul'a dönen Ayan Azası'ndan Abdurrahman Paşa, Pera Palace Oteli'nin alt kat salonunda bana şu fıkrayı anlatmıştı. Talat Paşa, Sofya istasyonunda trenden indi, Bulgar nazırlarıyla görüştü. Tekrar vagona girdiği zaman, derin derin içini çekerek, ''Keşke bugün ölmüş bulunsaydım.'' dedi. Sadrazamın Sofya istasyonunda aldığı haber, Bulgar bozgunuydu. Harp kabinesi çekilmek üzeredir. Bahriye'deki kağıtlarımı topluyorum. Bütün gençler gibi askerlikten sonra ne yapacağımı bende bilmiyorum. Karargaha 20 yaşında gitmiştim, şimdi 24 yaşındayım. Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ, bir dede başı kadar yıpranmış, çileden geçmiş ve ağırlaşmış onu omuzlarımın üstünde güç tutuyordum. Kulaktan kulağa bir fısıltı, Bahriye'ye Rauf Bey geliyor. Dostu, yabancısı, Bahriyelilerin birçoğunda onu karşılamak ve ona iyi görünmek hazırlığı var, ben Heybelia'da çarpça mektebinin Türkçe hocalığını isteyip alıyorum. Tam ayrılacağım gün, öğleye doğru, Kasımpaşa üstünden Nazır otomobilinin sert düdüğü öttü, herkes geliyor diye telaşlanarak aşağı koştu. Mızıka selam havası çalmak için büyük kapı önünde sıralandı, Marşın ilk sesleri arasında otomobil durdu ve, içinden Cemal Paşa indi. Karşılayıcılar onun kadar sarardılar. Mızıka bozuk düzen kesildi. Bu levhayı yukarı pencereden seyrediyordum. Cemal Paşa'nın arkasından ben de odasına girdim. Koltuğuna oturdu, Halic'in bulanık sularına daldı. Başı omuzları içine çökmüş gibiydi. Şera ve Moskofiye'ye bakan pencere üçgeninin arasındaki 1915 profilini hatırladım. Her şey bitti mi paşam? Diye sordum. Gözlerinden kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Biraz sonra kendine gelir gibi oldu. O günkü gazeteleri gözden geçirdi. Henüz sert hücumlar yoktu. Fakat atılgan gençlerden biri, nüzet sabit, ilk tecavüz broşürünü çıkarmıştı. Bahriye Nazır'ı telefonla polis müdürünü bularak, neden Neşriyat'a dikkat etmiyorsunuz, bu muharriri tevkif etmelisiniz, diyordu. Kim kimi, kimin için ve niçin tutacaktı? En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı. Çoğu taksi otomobilleriyle Baba Ali'ye gelen yeni kabineyi, devlet otomobilleri içinde tebrik etmeye giden harp kabinesini uyandırmak için konak ve yalılarının garajlarına adam gönderip arabalarını geri almak lazım geldi. Cemal Paşa yağverine, Rauf Bey'e söyleyiniz, otomobilim bana hediyedir ve kendi malımdır, diyordu. Yeni Bahriye Nazır'ı beni çağırmış. Cemal Paşa'nın Türk ocaklarına yolladığı 15 bin lirayı Halide Hanım geri getirmezse, hepinizi gazetelere vereceğim, diyordu. Aynı gün Büyükada Yat Kulübü'nün iskelesine yanaşan devlet çatanasından eski bir nazırın çıktığını gören bahçe halkı hayret içinde kaldı. Fakat üç gün sonra, Cemal Paşa, Ali Kemal'in iftirasına yalnız evet veya hayır. Diye cevap vermek için hiçbir gazetede üç satırlık yer bulmaya muvaffak olamadı. Herkes kendi öz başının kaygısındaydı. Eski kumandanımı son olarak Boyacı köyündeki yalısında gördüm. Param olmadığını bilirsin, dedi. Enver Paşa kendi elindeki 40 bin altından bir kısmını talatla bana verdi. Bunun birazını, isimlerini sayarak, üç muharrayır vermek istiyorum. Hiç olmazsa onlar beni müdafaa ederler. Cemal Paşa bir iki gün sonra arkadaşlarıyla Karadeniz'e gitti. Bu haberi en önce, bütün harp yılları Cemal Paşa'dan yardım gören üç yazardan birinin gazetesinde ve en ağır hücumlarla karışık olarak okudum, Ferre, Yefürrü, Ferrara. Bazı hatıralar, kukla, bütün bir devlet iktidarını teslim alıp da, hükümeti eski devir adamlarına bırakan başka bir devrin partisi tarihte görülmüş müdür, bilmiyorum. İttihat ve Terakki, Büyük Harp'in ortalarına kadar bir türlü sadrazamlığı kendine layık görmemişti. Kamil ve Said Paşalar yüzde yüz eski adamlardı. İttihat ve Terakki iki yeni adam buldu, Mahmut Şevket Paşa, Said Halim Paşa. Bunlar dahi Osmanlı İslam vezirleriydi. Biri Bağdatlı, biri Mısırlıydı. Mahmut Şevket Paşa öldürüldükten sonra Talat Bey'in hususi kalemine girmiştim. Bir gün öğle üstü müdürden bir tebliğ aldım. Nazır Bey'le hemen Edirne'ye hareket edeceksiniz. Vaka şuydu: Mahmut Şevket Paşa'yı öldüren Kavaklı Mustafa memleketten kaçmaya muvaffak olmuştu. Ecelimi ayağına dolaştı? Neydi? Bu katil bir Rus vapuruna binmiş, Romanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan geçiyordu. Osmanlı Devleti'nin Rus sancağını taşıyan vapurdan hiç kimseyi almaya hakkı yoktu. İttihatçılar Polis müdürü Azmi Bey'in cüretine başvurdular. Azmi Bey, bir kolayını bularak Kavaklı Mustafa'yı vapurdan kaçırdı ve hapsetti. Rus büyükelçisinin Babali'ye gelerek, Kavaklı Mustafa'yı geri isteyeceğine şüphe yoktu. İşte bu kaygı ile Talat Bey ve Sadrazam Said Halim Paşa, birlikte Edirne'ye gitmeye karar vermişlerdi. Büyükelçi Babali de kimseyi bulamayacak ve Kavaklı Mustafa hapishanede o gece boğulacaktı. Seyahat içinde bahane bulunmuştu. Devlet adamları sınırda Bulgar Hariciye Nazırı ile görüşeceklerdi. Edirne'de sadrazamı hükümet konağına misafir ettiler. Kendisini ilk defa yakından akşam sofrasında gördüm. Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu. İttihatçıların halk nazırı, prensin yanında bir lalayı hatırlatıyordu. Evet Efendimiz. Ne buyuruldu Efendimiz. İçini görmeye imkan var mıydı? Fakat bu hal, onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu. Bir aralık dayanamadı, hani şöyle yakalığını fırlatır, göğsünü açar gibi. Getirin bakalım köfteleri, dedi. Edirne'nin tadını unutmadığı köftelerinden ısmarlamıştı. Bir kayık tabak dolusu getirdiler. Bir çatalda ikisini birden avlıyordu. Mısır. Prensi, alt dudağını bıyığının içine geçirmiş, gözleri fırlak, sanki Nil kıyılarında bir timsaha bakıyordu. O hey, he, paşam, bir tadını bilseniz, ve selam ve iki tanesini, buyurunuz, tecrübe buyurunuz, diyerek sadrazamın tabağına sıyırıp bıraktı. Neden sonra geç vakit, bize hazırlanan eve dönmek üzere merdivenden inerken, üst sahanlıkta sadrazamın, beli kuşaklı bir entari ve kısa alacalı bir hırka ile, hemen hemen Cem'in bir karikatüründe görüldüğü gibi hazım dolaşması yaptığını gördüm. Talat Bey'e, Kavaklı Mustafa'nın boğulduğu haberi gelmişti. Ertesi gün Ruslar, Azmi Bey'i polis müdürlüğünden azlettirecekler, hükümet onu Adana valisi yapacak, Ruslar bunu da kabul etmeyerek, Azmi Bey'in bir daha devlet hizmetinde kullanılmamasını emredecekler ve istedikleri olacaktı. Osmanlı Matbuat Müdürü Hikmet Bey, dahiliyede tanıdığımdı. Hikayeyi ondan işittim. Muharirlerden biri şair Abdülhak Hamit'i tenkit eder. Hamit, Said Halim Paşa'ya sızlanır. O da Hikmet Bey'i çağırıp, bir gazetecinin ayan azayi kiramından bir zata dil uzatmak ne haddi? Hemen dersini ver, buyurur. Herkes için, elçi olsa da, milletvekili veya ayan olsa da, şairden başka bir şey olmayan Hamit, Mısır kuklası için sadece ayan azayi kiramıydı. Lider Balkan Harbi'nin sonlarındayız. Ordu Çatalca'da, Bulgarlar zafer ortaklarıyla bozuşup harbe tutuşmuşlar. Ben Tanin'de çalışıyorum. Bir akşamüstü Babanzade İsmail Hakkı baş makalesini bize teslim etti ve dedi ki, bunun neşrolunup olunmayacağını kabine toplantısından sonra Dahiliye Nazırı Talat Bey'e sorarsınız. Eğer zamanı değilse, Talat Bey'den bir baş makale mevzu ister, siz yazarsınız. Nazırlar, Başkumandan Vekili Ahmet İzzet Paşa ile tartışıyorlardı. Çatalca'da bulunan ordu, Edirne üzerine yürüsün mü, yürümesin mi? Genç askerler, Bulgarların müttefikleriyle harpe girişmiş olmasından faydalanmak fikrindedirler. Ahmet İzzet Paşa ihtiyatlıdır. Tanin yazı işleri odasında bir hayli bekledik. Nihayet nazırlar dağıldılar. Talat Bey de beni ve arkadaşımı Sultan Ahmet taraflarında oturmakta olduğu evine çağırdı. İhtilal Partisi'nin liderini yakından ilk defa tanıyacaktım. Sivil polisle, fedai ve hizmetçi arasında bir adam bizi içeri aldı ve küçük bir odaya soktu. Yerde kenarı bükülmüş bir seccade vardı, evdekilerden biri henüz yatsı namazını kılmış olacaktı. Bir müddet sonra Talat Bey, çıplak ayağında terlik, üstünde beyaz patiska entarisi, çıplak göğsünü kaşıyarak geldi. Ne var, ne yok bakalım? İşimizi anlattık. Ha, dedi, o makaleyi belki öbür gün koyarsınız. Yarın için bir mevzu, mevzu, mevzu, durunuz, dedi ve köşe maenderi üstünde yanlamasına uzanarak, kesik kesik, yarı bitmiş cümlelerle bize bir mevzu verdi. Ruslarla dostuz, şüphesiz komşu büyük devlet de bizim terakkimizi ister. Onun için öyle ümit ediyoruz ki, Ankara'dan ileri şark vilayetlerine doğru demiryolu yapılmasına artık müsaade edecektir. Haydi bakalım, bir şeye benzetirsiniz, dedi ve bir de, uğurlar olsun. Savurup esneyerek odadan çıktı. Benim ilk yazdığım gündelik gazete baş makalesi budur. O vakit taninde her cumartesi bir İstanbul mektubu çıkardı. Bir müddet sonra Talat Bey'in hususi kalemine kâtip oldum. Kendisiyle bir defa Romanya'ya, bir defa Edirne'ye seyahat ettim. İlk Avrupa yolculuğum bu seyahattir ve ilk uçağa binişimde Bükreş'te olmuştur. Kendisine memur olurken, beni, gene evindeki gibi, sevimli ve külfetsiz karşılamıştı. Ne kadar aylık alacaksın? 10 lira, efendim. Çok yahu, biz senin yaşındayken iki altına taklı atardık. Talat Bey'in hayat ve şahsiyetine dair tahlillerde bulunacağımı sananlar, aldanacaklar. Çünkü parti liderinin ne parti, ne de devlet içindeki hususi faaliyetlerini takip edebilmekliğime imkan vardı. Fakat kendisinin imlasını bizim düzeltebileceğimiz kadar Türkçemiz, işte aldatıcı, politikada süratle etraf yapabilir, şark ahlakınca faziletinde şüphe edilmez bir şef olduğunu öğrenmiştim. Sözün ahlak kelimesinin başındaki şarka dikkat ediniz, bu ahlak doğruluğu ve fazileti gayet dar bir ölçüde benimser. Hususi ve şahsi ayıplar ve menfaate ait yolsuzluklar için müsamahasızdır. Ancak ne yalanı, ne de zulmü ahlaksızlık sayar. Talat Bey, Meşrutiyet'in birçok adamı gibi bir şarklı, üstünde tanzimat cilası bile olmayan bir şarklıydı. Fikre benzer bir sözü hatırımda kalmıştır. Romanya'yı gezip dolaştıktan sonra, dönüşte, bir Ermeni gazetesine has bir hal kılıklı demişti ki. Biz devlet sosyalizmi yapmalıyız. Bir gün yine kalemden çağırtmıştı. Yanında bir müracaatçı vardı. İzmit Mutasarrıfına bir mektup yazınız, beyefendinin işini mutlaka yapmasını tavsiye ediniz, demişti. Yazıp götürdüm, imzaladı, adamcağız mektubu aldı ve teşekkürler ederek gitti. Biraz sonra Nazır'ın yine beni istediğini söylediler. Gittim. İzmit Mutasarrıfına bir şifre yaz. Gönderdiğim mektubun bir ehemmiyeti yoktur, diye bildir dedi. Bir tanışma. Tanin gazetesinde çalışıyordum. İzzet Paşa Harbiye Nazırı, Cemal Bey İstanbul muhafızıdır. Her şeyi büyük ve yeni bir Osmanlı ordusundan ve bu orduyu kendi gençliğinden bekliyorduk. Az süren bir tanin gençliği vardır. Hafız Hakkı'nın ordu ve gençlik yazıları, parti gazetesinin işte o politikacılık günlerinde çıkmıştır. Bir gün Harbiye Nezaretinden vicdaniyi imzalı ordu ve gençlik makalelerini men eden bir emir geldi. Son müsveddeleri çantasına koyarak bize veda eden hafız hakkı. Kalemle yaptıramadıklarımızı, silahla yapacağız, diyordu. Arkasından ümit ve şevk ile baka kalmıştık. O zamanın gençliği, çabuk sever, çabuk inanır ve bağlanırdık. Bir akşam Zeki Bey'in kemanını ve bir Alman şarkıcı kadınını dinlemek için Tötonya salonuna gitmiştim. Benden başka Türk olarak bir de Halit Ziya Bey vardı. Bir aralık kapı açıldı ve içeriye, elinde balık mendiliyle kılıcını iki tarafa çarparak, sarhoş bir zabit girdi. Burasını bir çalgılı kahve zannetmiş olacaktı. Ben utancımdan kulaklarıma kadar kızardım. Zabit efendi sıraların birine oturdu, bir müddet, Alman kadının göğsünden çıkan garip seslere daldı. Sigara içmesini men ettiklerinden, bir şarkının ortasında, gene kılıcını iki tarafa çarparak, çıktı gitti. Tanin gazetesine her cumartesi günü, şimdi bana çocukça görünen, İstanbul mektupları yazardım. O hafta bir takım anekdotlar arasında bundan da bahsettim. Cemal Bey'le bu yüzden tanıştık. Bulgarları Edirne'den kovmuştuk. Veliyaht Yusuf İzzettin Efendi, Trakya'da seyahat edecekti. Ben de Tanin muhabiri olarak aynı trenle gidecektim. İstasyonda Veliyaht'ı uğurlayanlar arasında İstanbul muhafızı da vardı. Yanıma gelerek... ''Falih Rıfkı Bey siz misiniz?'' dedi. ''Evet, efendim. Tötonya salonu için bir yazı yazmışsınız. Harbiye Nazır'ı bir zabitten böyle bahsedişinize çok kızdı, sizi takip etmekliğimi söyledi. Fakat biz zaten orduyu böyle zabitlerden kurtarmaya çalışıyoruz. Bilakis ben sizi tebrik ederim. Devam ediniz ve bize yardım ediniz. O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik, bizi heyecanlandırmaya yeterdi.'' Üsküdar'dan enteriyi kaldırmak, merkez kumandanlığı koğuşunda kadın dövdürmemek, yahut sokakta aynı arabaya binen kadın ve erkeklerden karı koca vesikası sormak, hemen hemen devrimcilik gibi ileri davranışlardı. Gözleri Mustafa Kemal gününde açılmış olanlara, 1913 avuntuları ne kadar gülünç gelir. İlk defa bir prensi yine o trende görmüştüm. Teşrifatçı. Kapıdan girerken bir defa, ortada bir daha eğiliniz, yer gösterdiği zaman oturunuz. Veliaht Hazretleri ayağa kalktığı vakit mülakat bitmiş olur, diyordu. Sahneden, şimdi hatırımda şu fıkra kalmıştır. Çok bahtiyarım, dedi. Ellerini kaldırarak, Osmanlı ordusuna teşekkür etmeliyiz, kaşlarını çatarak, kabahat, cürüm Kamil Paşa'nındır. Ve bir faslı tespit ettiğini gösterir ehemmiyetli bir tavırla. O bana, devletler Balkanlarda statü koyu muhafaza edecekler, demişti. Ben ona, İngiliz elçisinden senet al, dedim, almadı. Ve başını sallayarak ayağa kalktı. Rumeli'yi bunun için kaybetmiştik. Trakya'dan döndüğümüz zaman, Cemal Bey istasyonda bana şunu dedi. Size bir yazıdan bahsetmiştim. Harbiye Nazır'ı inat edip durdu. Ben eski fikrimdeyim. Fakat siz de artık böyle tenkitlerde bulunmayınız. Biraz daha sabrediniz, zaten biz İzzet Paşa'dan da orduyu kurtaracağız. Biraz şaşaladım, fakat ne yapmalı, ittihat ve terakkide görüşmüş olduğum siviller, Cemal Bey'in yanında sekiz kat sarıklı hocalardı. İşte Cemal Paşa'yı böyle bir kararsızlık havası içinde tanımıştım. Tevkifler, sürgünler, ip ve zindan çerçevesi içinde bana korkunç bir yeniçeri gibi görünen Cemal Bey'in kendisini velev biraz bu türlü ve karışık, fakat genç hareketlerle az çok ilgili görmek de büyük bir şeydi. Biz bu kadarla doymaya ve kanmaya alışmıştık. Çünkü o zamanki devrimci, kırmızı ve uzun mısır fesini başı üstüne yakıştıracak kadar duygusuz ve donuk, prensiplerini en eski Osmanlı kafalarının kalıbında dökecek kadar şuur düşkünüydü. 1913'te bir Mustafa Kemal, 100 yıl sonrası için bile hayaldi, fantazi romanlarında bile yeri yoktu harbe nasıl, niçin ve ne hesapla girmiştik? Bunu bir adam biliyor, Enver. Enver'i, başı iken, Edirne'de bir arkadaşının Salahattin Adil'in tavsiyesiyle tanımıştım. Edirne'yi henüz almıştık. Ben karargaha gittiğim vakit sınırdan dönmüştü. Bizim halimize bakınız. Şimdi Mustafa Paşa'da köylüler bana ihtiyar bir adam getirdiler. Kız arayan Bulgarlara köylü kızları haber verip teslim etmiş. Siz olsanız bu adama ne yaparsınız? O vakitler pek de yukarı kıvrık olmayan bıyıkları altından gülümseyerek, beni günaha soktu, dayanamadım, öldürmeye mecbur oldum, dedi. Sonra Vali Hacı Adil'in yanında buluştuk. Bir saate yakın süren yemek sırasında, ilk gençliğin bütün merakı ile, yeni devrin kahramanlarını anlamaya çalışıyordum. Korkusuz, sözlerinde katı, fakat pek basit bir zabitti. Onun bir nazır, Nihayet imparatorluk diktatörü olacağını, hayalime bile getirmiyordum. Bir aralık, bir askerlik ve vilayet yetkisi meselesinde aralarında bir tartışma çıktı. Enver ısrar ediyordu, vermezseniz, bir kıta yollar, alırım. Hatırınızı kırmak istemiyorum. Enver gittikten sonra, Hacı Adil, tecrübesinden faydalanılmak istenmeyen yaşlı adamların derin ahım çekerek. Çocuk, dedi. O günlerde Hacı Adil devre çıkıyordu. Tanin gazetesine mektuplar yazmaklığım için beni de yanına aldı, Enver, bir tümenin kurmay başkanı idi. Tertip bakımından, zaten boşalmış olan Edirne'ye onun tümeni girmeyecekmiş. Fethi Bey'in kurmay başkanı olduğu tümen girecekmiş. Enver, Balkan Savaşı'nın tek fetih şerefini rakiplerine bırakmamak için, süvarisini olanca hızı ile ileri atmış, bu yüzden eski arkadaşları ile arası açılmış. Hacı Adil, Dimetoka'ya uğrayarak, bu soğukluğu gidermeye çalışacakmış. Bunları parça parça etraftan öğreniyordum. Yoksa böyle politika sırları kendisine söylenecek yaşta ve yerde değildim. Dimetoka'da genişçe bir salonda toplanıldığını hatırlıyorum. Epey kalabalık var. Hacı Adil, Tümen'in komutasına Fahri Paşa, Fethi Bey, hep üst saftadırlar. Aşağıya doğru öteki misafirlerin arasında bir kurmay göze çarpıyordu. Sarışın, sert ve bakınırken gözlerine takılmamak imkansız. Hacı Adil, ara sıra ona dönüyor. Belli ki, rütbesi ile nispetsiz bir önemi var. Biz meşrutiyetin komitacılık aleminde bu önemlere alışmıştık. Salondan çıktıktan sonra, Hacı Adil'e bu zatın kim olduğunu sordum. Mustafa Kemal Bey, dedi. Sonra biraz şaşıca gözlerini manalaştırarak, ilave etti. Yamandır. 1914'te İstanbul havası, Enver'le kaplı, onunla aydınlık, onunla kapanıktı. Mukaddes cihad, askerlik zorunu, bir de taasup baskısıyla artırıyordu. Bıyığını kesen bir zabitin merkez kumandanlığında dövüldüğünü işitiyorduk. Hususi kaleminde çalıştığım ve bana o kadar kudretli gelen Talat Bey'in bile onun gölgesinde kaldığını seziyordum. Esasen ona fikirci bir adam olarak bir değer vermemiştim. Bana göre bizim gençliğin aradığı hürriyetleri, kadın, tefekkür ve hayat hürriyetini ancak Cemal Paşa'dan ve eğer varsa, onun kafasında olanlardan beklemek gerekti. Enver'le Müslüman ortaçağı, bütün yeşilliği ile devam edecekti. Zafer bile neye yarayacaktı? Bir cinayet olan bu soru, Anadolu ve Suriye'de Almanların nasıl bir maksatla çalıştıklarını gördükçe, sık sık zihnimden geçer oldu. Hayır, Türkiye'yi kurtarmak için, Alman zaferi yetmezdi. Enver'den ve Almanlardan kurtulmak da lazımdı. Bunu kim yapacaktı? 20'den 24 yaşına kadar, bütün harpte hep bunu düşünüyordum. Atatürk'ün umumi katibi Hasan Rıza Soyak'ın babası Necip Bey, Üsküp eşrafından pek dürüst bir efendiydi. 1908 Hürriyet Savaşı'ndan önce, ittihatçılarla münasebette bulunduğu vakit, Enver Bey de ona defalarca misafir olmuştu. Kendisini pek sayar, gördükçe elini öperdi. Bir sultanla evlendikten sonra da eşini yabancı erkek olarak yalnız onun yanına çıkarmıştı. İttihat ve Terakki Umumi Merkezi Birinci Dünya Savaşı'nın son yılında artık zaferden tamamıyla umut kesmişti. Rusya'da yıkıldığına göre, tekli barış yapma imkanı aramak fikri hepsini sarmıştı. Fakat Enver Paşa'ya bu bahsi açmaya hiçbirinin cesareti yoktu. Bir gün Necip Bey'i merkeze çağırdılar. Durumu ve düşündükleri son çareyi anlattıktan sonra. Dinlese dinlese, seni dinler. Bir vatan vazifesidir, teşebbüs et, dediler. Necip Bey, Enver'in yalısına gideceği günün sabahı, evdekilere. Bugün çok ehemmiyetli bir vazife yapmaya gidiyorum. İnşallah muvaffak olurum, dedi. Enver kendisini öğle yemeğine alıkoydu. Sofrada Necip Bey bahsi açtı, dili döndüğü kadar konuştu. Enver sonuna kadar dinledikten sonra, vah Necip Bey vah, dedi, seni de zehirlemişler. Sen ki maneviyata inanırsın, bilmiş ol ki, ben Allah tarafından büyük Türk hakanlığını kurmaya müekkelim. Git evinde rahat uyu. Necip Bey eve döndüğü vakit, şöyle diyordu. Eğer bu adam Harbiye Nazırı, Başkumandan Vekili ve Yaveri Hazreti Şehriyari olmasa, yeri doğrudan doğruya tımarhanedir. Savaş. 19. asrın son 4. yılında henüz 20 yaşımı tamamlıyordum. Bir yaprak kadar hafiftim, içimin kaygı ile burkulduğunu hissetmiyordum. Bütün edebiyatım, Tanin gazetesinin cumartesi sayılarında garpçılık davasını gütmekle geçiyor. Üslup, dışından cenab taklidi bir şey, içinden acemi ve hayliçi. Osmanlılıktan ümidimiz kesilmiştir. Başlayan Türkçülüğü dilce zevksiz milliyet anlayışı ile Asyalı buluyorum. Bu, bir kararsızlık ve araştırma hali. İşten sonra Nuru Osmaniye'deki İkbal kahvesinde arkadaşlarla şiir ve edebiyat konuşuyoruz. Akşamları, başka türlü tanıdıklarla, tepebaşı bahçesinde keyfe dalıyoruz. Yaşıma göre epey ileri ahbaplarım var. En fazla hoşuma giden, bilhassa ordu gençliği içinde, siz indiğim, yenileşme ve kalkınma hareketi. Şimdilik İstanbul'un büyük ideali, Beyoğlu'nu fethetmek. Vatan kaybı İstanbul'da çabuk unutulur. Balkan Harbi'nden şehirde canlı bir hatıra kalmıştı, Edirne. Onu geri almak ve Bulgaristan'ın yenildiğini görmekle, kalp acılarını dindirmiştik. O vakit Bizans havasına biraz ruh verenler, Rumelili yüreği yanıklardı. İşte bu sırada büyük harp çıktı. Tepebaşı bahçesinde her gün görmeye alıştığımız Fransız ve İngilizler, birkaç gün içinde ortadan kayboldular. Bizim iki taraftan birine katılmaklığımız mukadder olduğu hissini veren neydi? O sırada İstanbul'u düşündüren üç şey vardı, Rus düşmanlığı, Alman gücü ve İngiliz yenilmezliği. Eğer İngiltere olmasa, Almanya'nın Rusya ve Fransa'yı birkaç hamlede dağıtacağından kimsenin şüphesi yoktu. Harbi bir çıkmazlığa mahkum eden İngiltere, bizi açık olarak onların cephesine yaklaştırmayan da Rusya'ydı. Almanlarla birlikte harbe girdik. Askerlik davetleri elimizde, son bir alem yapmak üzere, tepebaşı bahçesine gittiğimizde, Avrupa'dan yeni gelen bizden yaşça büyük bir arkadaşımız. Mahvolduk, dedi. Nasıl, nasıl, görürsünüz, bu imansızın arkasından birbirimize nasıl da bakıştıktı. Mısır Sıtması. Harbiye Mektebi'nde ilk talim gören yedek subaylar arasındaydım. Askerlik bana idman ve gezinti gibi kolay ve zevkli geldi. İlk günleri, Poturlu, medrese uşağından, şimdi Redingotlu gibi hatırıma gelen üniversite hocası Köprülüzade'ye kadar, karma karışık bir görünüşümüz vardı. Bir gün hepimizi kıra çıkardılar ve yere bağdaş kurdurup imla imtihanından geçirdiler medreselilerin hemen hepsi ve birçok da ellerinde Darülfü'nün vesikası olanlar imtihandan döndü ve ihtiyat zabit namzetleri yarıya indi. Bir başka günde doktorların odasından geçtik, geriye kalmış olanların bir kısmı çürüye çıktı. Harbiye çavuşlarının eline yalnız okur yazarlar ve sağlamlar kalmıştık. Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez. Meşrutiyet gençliği gibi cumhuriyet gençliğinin de başlıca eksiği budur. Her gün aramızdan iltimaslıların ayrıldığını görüyorduk. Sivil vazifeler daha cazibeliydi. İltimas, hepimizin şevkini kırdı. Akşamları mektepten çıktıkça bizi herkeslikten kurtarabilecek bir yardım arıyorduk. Ben de Harbiye Nezaretinde birçok kişi tanırdım. Fakat harpten sonra orası bir neferin, eşiğinden adım bile atamayacağı korkunç bir üniformalar sarayı olmuştu. Birisi bana merkezi umuminin sivil çeteler yaptığını, bu çeteye bildiklerimizin kumanda ettiğini, gidip Doktor Nazım'ı görmekliğimi söyledi. Sivil askerliği tercih ediyordum. Hafta arası talimden sonra merkezi umumiye gittim. Doktor Nazım bekleme odasına geldi, isteğimi kendisine anlattım. Yüzüme baktı, güldü. Biz çetelere hapishaneden adam alıyoruz, dedi. Senin gibi genç arkadaşların yeri orası değildir. Bu katiller ordusundan bir şey anlamadım. Kafamdaki harp şiiri söndü. Ters yüzü gene harbiye mektebine döndüm. Üç arkadaş konuşuyorlardı. Cemal Paşa yarın Mısır'a gidiyor. Haydar Paşa'da buluşup kendimizi karargaha aldıralım. İşin bu kadar kolay olacağına o kadar inanmadım ki, ertesi sabah bir tecrübede bulunmayı bile faydasız saydım. Üç arkadaşım bir daha harbiye mektebine gelmediler. Bir dostum aracılık etti. Şöyle böyle tanıştığımız 4. Ordu Kumandanı, Başkumandan'la bir telgraf yazarak beni de yanına istetti. Fakat bir türlü bölüğümden ayrılamıyordum. Enver Paşa disiplinciydi. Talimgâhı bitirmeksizin hiç kimse için, istisna yapılmasını kabul etmiyordu. Ben ise karargaha vaktinde yetişip Mısır'ın nasıl alındığını göremeyeceğime esef ediyordum. Hep kanalı, kahireyi ve ehramları düşünüyordum. İstanbul bir Mısır sıtması içindeydi. O zaman başta bulunanların coğrafyası, medrese yobazlarının imlası kadar zayıf olmalıdır. Mısır'a vardıktan sonra beni kim hatırına getirir? Diye içleniyordum. Enver Paşa dahi Alman zaferine yetişemeyeceğimizden korkarak bir nefeste harbe atılmış değil midir? O günlerin acele ve iyimserlik havasının serinliğini hala göğsümde duyar ve sıkılırım. Nihayet bir gün talimgah kumandanı Alman Rabe Bey'in beni çağırdığını söylediler. Gittim, elinde bana ait bir tomar kağıt vardı. En çok şaştığı şey, bir ordu kumandanının bir neferle bu kadar meşgul oluşuydu. Cemal Paşa arkadaşınız mıdır? Hayır, tanıdım. Elimi sıktı. Yarın geliniz, kağıtlarınızı alınız, dedi. Yeni esvabımı giydim. Güzel bir şeritle künyemi göğsüme bağladım ve gittim. Türkiye'nin hiçbir tarafını bilmiyordum. Haydar Paşa'dan en uzak vilayetlere doğru trene bindiğim zaman, Çanakkale Harbi başlamıştı. İstanbul, Kahire'den, Kudüs'ten, Şam'dan, Halep ve Bağdat'tan hayalini geri çekmiş, kendi öz canının kaygısındaydı. Gözüm arkada, Anadolu'nun gurbet akşamı kompartımanımı kararttıkça kendi kendime başka bir sual soruyordum. Acaba İstanbul'a girecekler mi? Mısır sıtması dinmiş, Nur Osmaniye Emperyalizminin eteği burnu sularına değmişti. Karargah. Kitabın başında anlattığım Nablus sürgünleri dışarı çıktıktan sonra, Cemal Paşa beni yanına oturttu. Bir maske düşmüş gibi, yüzü o kadar değişti. Talat Paşa suikastı için ne işittiniz? diye sordu. Hiçbir şey bilmiyordum. Bu suikast, sonraları Atatürk'ten dinlediğimiz Enver-Talat kavgası olmalıdır. Biraz şundan bundan bahsettikten sonra, yaverini çağırdı. Bey'i, Erkan-ı Harbiye reisine götürünüz, şifre kalemine versinler. dedi. Ali Fuat Bey, şimdi Harp Akademisi Komutanı Kor General Ali Fuat, o zaman erkan Harbiye reis vekiliydi. Yaver beni takdim etti ve kumandanın arzusunu söyledi. Ali Fuat Bey başını çevirmeksizin, sert bir sesle. Hayır, birinci şubede çalışacaktır, dedi. Biraz şaşaladım. Fakat daha ertesi güne kalmadan ordu karargahı içinde, yarı sivil bir kumandan ile som asker bir Erkan-ı Harp reisinin çatışarak yaşamakta olduklarını öğrenmiştim. Ali Fuat Bey ciddi, disiplin adamıydı. İltimasların ve hiyerarşiyi bozan hususi durumların aleyhindeydi. Şifre kalemi ise Cemal Paşa'nın askerden fazla sivil tarafına bağlıydı. Ali Fuat Bey ile Kumandan arasında bu yarı siviller yüzünden çatışma hiç eksik olmamış, Cemal Paşa'nın siyasi ve idari işleriyle Ali Fuat Bey'in kafası hiç uzlaşamamıştır. Ali Fuat Bey de parti komitacılığının düşmanı olanlar gibi nizam, kıdem ve kanun adamı kalmıştır. Cemal Paşa, harp hükümetinin en ileri düşünenlerinden olmakla beraber, kendi ittihatçılığını hiçbir işinde unutmazdı. Kendi ittihatçılığı diyorum, çünkü gerçekte ittihat ve terakki birkaç başın etrafında birkaç kola ayrılmıştı. Büyük harpte herhangi bir kimse için, ittihatçıdır. Hükmü doğru ve pek de yerinde olmazdı. İttihatçı demek, partinin anonim ve silik unsuru demektir. O zamanlar insanın üzerine yapışan damga adam sözüydi. Cemal Paşa'nın adamı, Enver Paşa'nın adamı, Talat Paşa'nın adamı. Kendi kendinin adamı kimdi, bilmiyorum. Her adamın da kendi adamı vardı. Gruplar büyüdüğü zaman artık Enver Paşa takımı, Talat Paşa takımı, Cemal Paşa takımı demek doğru olurdu. Zeytin Dağı üstünde de 4. Ordu Karargahı'nın zabitleri ile Cemal Paşa'nın adamları diye iki sınıf olmuştur. Adamın hususiyeti rütbe ve mevkiye uygun olmayan öneminden belliydi. İttihat ve terakki devrinde samimiliği temsil eden adamlar iktidardan en iyi faydalanmış olanlardır. Büyük harpte en ürktüğüm şey, bu damgaydı. Talat Paşa'nın adamı, Enver Paşa'nın adamı. İttihat ve terakki sorumsuz adamlar soysuzlaştırmalardır. Halbuki devlet kuvvetlerinin yerini, hangi şahsi kuvvet tutabilirdi? En azılı katili, eli titrek bir hakim mahkum eder ve bir çingene asar. Devlet, kanun ve otorite hüküm sürdüğü zaman, çakırcalı ipe takılmış bir cesetten başka bir şey değildir. İttihat ve terakkinin, çakırcalının peşine sürdüğü devlet kuvvetini bile, çeteleştirmiş olduğunu hatırlarsınız. İttihat ve terakki şeflerinden kaçına beni fikirleri yaklaştırır, adamları uzaklaştırırdı. Ve en nefret ettiğim şey buyken, Mütareye senelerinde üstümde yalnız bir tek damga vardı, Cemal Paşa'nın adamı. Bizim imparatorluk, Zeytin Dağı'nın tepesindeyim. Lut Denizi'ne ve Gerek Dağları'na bakıyordum. Daha ötede, Kızıldeniz'in bütün sol kıyısı, Hicaz ve Yemen var. Başımı çevirdiğim zaman Kamame'nin kubbesi gözüme çarpıyor. Burası Filistin'dir. Daha aşağı Lübnan var. Suriye var. Bir yandan Süveyş kanalına öbür yandan Basra Körfezi'ne kadar çöller, şehirler ve hepsinin üstünde bizim bayrağımız. Ben bu büyük imparatorluğun çocuğuyum. Çıplak İsa, Nasır'a da marangoz çırağıydı, zeytindağının üstünden geçtiği zaman, altında, kendi malı bir eşeği vardı. Biz Kudüs'te kirada oturuyoruz. Halep'ten bu tarafa geçmeyen şey, yalnız Türk kağıdı değil, ne Türkçe ne Türk geçiyor. Floransa ne kadar bizden değilse, de o kadar bizim değildi. Sokaklarda turistler gibi dolaşıyoruz. Kamame Kilisesi'nin Hristiyan milletler arasında bölünmüş olduğunu bilirsiniz. İçerisinin her parçası ve kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir. Bu cemaatler yalnız anahtarı pay edememişlerdir. Anahtar bir hocada durur. Bütün bu kıtalarda biz işte bu hocanın görevini yapıyoruz. Ticaret, kültür, çiftlik, endüstri, binalar, her şey Arapların veya başka devletlerin. Yalnız jandarma bizim idi, jandarma bile değil, jandarmanın esvabı. Osmanlı saltanatı son bürokrat iken, bürokrasi bile tam Arap, yahut yarı Araptır. Türkleşmiş hiçbir Arap görmedikten başka, Araplaşmamış Türke az rast geliyordum. Arap milliyetçiliği güden Şamlı Azimzadeler, Konya'dan gelme Kemik Hüseyin torunlarıydı. Haleb'in esas familyalarının asılları Türklerdi. Osmanlı İmparatorluğunda itibar, azınlığın imtiyazı olduğu için ve Türk unsuru imtiyazsız olduğu için herhangi bir Müslüman azınlığın çocuğu olmak, Türk olmaktan daha faydalıydı. Bir Kürt zaptiye çavuşunun kütüğünden gelen Abdurrahman Paşa, dedesi ve babası vergi çaldığı için zengin, Araplaşmış olduğu için de ayan ağzasıydı. Bu Abdurrahman Paşa, kendi toprağının tamamını ancak harita üstünde görmüştür. Birinci Millet Meclisi'nde şeriye vekilliği etmiş, Eskişehirli bir Türk hocasının Türkler gibi ve demek yerine, Araplar gibi voğa dediğini belki henüz unutmamış olanlar vardır. Suriye, Filistin ve Hicaz'da. Türk müsünüz? Sorusunun birçok defalar cevabı. Estağfurullah, idi. Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş, ne de vatanlaştırmıştık. Osmanlı İmparatorluğu buralarda, ücretsiz tarla ve sokak bekçisiydi. Eğer medrese ve şuursuzluk devam etmiş olsaydı, Araplığın Anadolu yukarılarına kadar gireceğine şüphe yoktu. Bizim emperyalizm, Osmanlı emperyalizmi, şu ana fikir üstünde kurulmuş bir hayal idi, Türk milleti kendi başına devlet yapamaz. Kudüs'ün en güzel yapısı Almanların, ikinci güzel yapısı yine onların, en büyük yapısı Rusların, bütün öteki binalar İngilizlerin, Fransızların, hep başka milletlerin idi. Gül sakalları baharat kokan dürziler, saçları örgülü Yahudiler, elleri meşinleşmiş Urban ve Enteri'li Araplar, hepsi Türk ordusu kanala doğru giderken, Dar Suriye ve Filistin kıtasında iki safa ayrılmış. Geç yiğidim, geç, diyordu. Fakat bir avuç Türk, bütün kıtayı tuttu. Koskoca çölü, yapı ve bahçelerle donattık. Geç kalmıştık. Artık ne Suriye, ne de Filistin bizim idi. Rumeli'yi kaybetmiştik. Bir realite hissi ile değil, bir tarih hissi ile kendimizi zorluyorduk. Anadolu baştan başa yapılmak, şehirler, köyler, ev ve tarla zengin olmak, Türkler tamamıyla batılaşmak ve sonra da Halep'ten Kızıldeniz'e doğru, nüfus, teknik ve sermaye ile taşmak lazımdı. Biz ise, Anadolu'yu aşıp Halep kapısını vurduğumuz zaman, bayındırlık ve kalabalık görmeye başlıyorduk. Halep, büyük bir şehir, Şam büyük bir şehir, Beyrut büyük bir şehir, Kudüs büyük bir şehir ve hepsi ayar idi. Lübnan havası, bize Dobruca havasından yüz kat daha yabancı idi. Fakat her yere, bizim, diyorduk. Şam, evimiz kadar bizim, Lübnan bahçemiz kadar bizim. Bu tasarruf ve hüküm hissinin bize damarımızdaki kandan geldiğine şüphe yoktu ve kendimizi otelciye, lokantacıya, hatta posta memuruna anlatmak için yavaş yavaş Arapça öğreniyorduk. Şam'dan kalkan tren, Medine'ye üç gün üç gecede gider. Medine'yi bile bırakmıyorduk. Medine'siz Türkiye, bu emperyalizmin intiharı demekti. Ne Medine'si, bir gün aşağı geçecek bir kıtayı selamlamaya inmiştik. Tren varken, Adana'dan beri yayan yürümekteydiler. Üç bin kadar zayıf, soluk ve üstü başı yıpranmış Türk çocuğu, yorgun argın önümüzden geçtiler. Biliyor musunuz, nereye gidiyorlardı? Adem'e, Hamid'in Mısra'ını hatırlıyordum. Nereye gitmek istiyorsunuz? Adem'e, Mısır'ı fethe çıkan Cemal Paşa, Kudüs'te, Şam'da, Lübnan'da, Beyrut'ta ve Halep'te oturduğu zaman, bir işgal ordusunun kumandanı gibi bir şeydi. Zeytin Dağı'nın üstündeki Alman yurdunda biz, devenin üstüne merdivenle tırmanmaya uğraşan Avusturyalı subay, otomobilden ürken hecin, hecinden ürken Macar atı, kanalı geçmek için Taberiye gölünde tulum idmanı yapan Sivaslı nefer ve bir boğuk Arap sesi. Fel İmparatorlukların imparatorlukların sanatı sömürge ve milliyet işletmektir. Osmanlı İmparatorluğu, Trakya'dan Erzurum'a doğru, koca gövdesini yan yatırmış, Memelerini sömürge ve milliyetlerin ağzına teslim etmiş, artık sütü kanı ile karışık emilen bir samal idi. Arap saçı. Dördüncü ordu Suriye'deyken, Havran dürzileri bize hemen hiç isyan etmediler. Niçin, bilir misiniz, bütün Havran kabile kabile parçalanmıştı. Şeyhler kendi öz kardeşleriyle dahi dost değildiler. Havran şeyhlerini yalnız bir menfaat birleştirebilir, vergi, hele anam vergisi. Tahsilder Havran'a gittiği zaman, bütün Dürziler birliktirler, Tahsildar döndüğü vakit, yine bin parçadırlar. Biz harp devam ettiği kadar hiçbir vergi almadık, bilakis Havran'ı altın ve nişana boğduk. Halep'ten Aden'e kadar süren o koca memlekette bir Arap meselesi vardı zannetmeyiniz. Arap meselesi denen şey Türk düşmanlığı hissiydi. Bu hissi ortadan kaldırınız, Suriye ve Arabistan meselesi Arap saçına döner, Karma karışıklığın içinden çıkamazsınız. Müslüman Araplar arasında bir Arap halifeliği hükümeti peşinde olanlar vardı. Hristiyanlar ise daha fazla Türk düşmanı iken en iyi idare Osmanlı idaresi olduğu fikrindeydiler. Çünkü kendilerini imtiyazlandıran Osmanlı idaresi kalkarsa Müslüman Arapların baskısı tehlikesi vardır. Sonra yabancı bir idare iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur. Türkler ise piyasa ve pazarlarda yerlilerin rakipleri değildirler. İşte bir Fransız vesikası, Maruni Patriği de bilir ki eğer Fransızlar gelecek olurlarsa, haksız imtiyazları elinden alacaktır. Patriğin arzusu Fransız himayesinde, fakat Osmanlı idaresinde yaşamaktır. Suriye'de Hristiyanlık, Müslümanlık, Filistin'de Araplık, Yahudilik, Hicaz'da Şeriflik, Vehabilik meseleleri bizzat Türk-Arap meselesinden daha azılıydı. Nitekim biz çıktık. Nifak bütün Akdeniz, Kızıldeniz ve çöller boyunca yanıp durmaktadır. Harbin başında Lübnan bağımsız gibi bir mutasarrıflıktı. Marunilerin patriğini Osmanlı hükümeti tasdik etmemişti. Fakat Fransızlar vasıtasıyla buyrultu verip dururdu. Maruni tayfası patriği Allah yerine tutup tapar. Lübnan'ın üçte biri Maruni vakfıdır. Candan İslam düşmanıdırlar. Lübnan'da mukaddes cihatçı denen bir sınıf vardır. Her İslam öldüren mukaddes cihatçıdır. Bekarsa 4, evli ise 8 lira maaş alır. 4 yıl önceki 32 bin Müslüman Dürzid'in biz oradayken 8 bin kadar kalmıştı. Protestanlar İngiliz, Ortodokslar Rus taraflısıydılar. Filistin'de Siyonistler adeta gizli bir hükümet yapmışlardı. Bayrakları ve postaları vardı. Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi. Sayısız kabile ve aşiretlerin isim ve meselelerine ise girmek bile doğru değil. Bu akşamki gerçek, ortalık ağarmadan tersine döner. Çöl ve yarı çölde menfaat ve kuvvetten başka hiçbir kuvvet hüküm sürmez. Birkaç devlet bir memlekette adam tüccarlığına başladığı zaman, altına avuç açanlar çok olur. Fakat bunları ciddi bir hareketin şefleri diye saymak doğru değildir. Biz bu hatada bulunduk. İngilizler, Ruslar, İtalyanlar ve Osmanlılar arasında Suriye, Filistin ve Hicaz işlerini en az bilen ve anlayanlar sonuncular, yani bu kıtaların asıl sahipleri olmuştur. Her tarafı top arabası ile geziyor ve hırsız memur kafasının tası içinden seyrediyorduk. 4. Ordu Komutanı'nın Lübnan meselesini nasıl halletmiş olduğunu gösteren notları o zamanki defterimden alıyorum. Bütün Lübnan donanmıştır. Acemice çizilmiş aylar ve yanlış yıldızlar, fakat ne kadar çok Osmanlı bayrağı var. Lübnan kızları bütün kırmızı en-tarilerini ve beyaz çoraplarını kesip kullanmışlar. Yolda cirit oynuyorlar, deve üstünde göbek atan kadınlar, güzel hayvan tüyleri ile süslenmiş mızraklar, bütün Afrika fantazyası Üstlerinde yırtmaçlı gecelik, ayaklarında don, başlarında Ejil ve kefiye, bütün dürzi halkı ve sonra akşam yemeği. Sofra daha çiçekleri ile bezenmişti. İçki yerine soğuk su, temiz hayran. İki tarafımda tanzimattan kalma bir sürü insan var. Hepsi siyah İstanbul'in giyinmiş, klasik fes, Sultan Aziz terzilerinin elinden çıkma efendiler, sizin susmanızı kendi aleyhlerinde bir düşünüş sandıklarından, Hepsi söz bulmak ve terkip yapmakla meşgul. Cemal Paşa ayaktaydı. Muhterem efendiler dedi, bugüne kadar Lübnan'ın büyük bir acısı vardı, Lübnan mustarip idi. İşte ben bu ıstırabı dindirmeye geldim. Size haber veriyorum ki, Lübnan artık Konya kadar Osmanlıdır. Artık bu güzel toprağımızda yabancı imtiyazlarından hiçbiri kalmamıştır. Müslümanı, Hristiyan'ı, sureler, ayetler okuyarak Halife'ye, Enver Paşa'ya dua etmeye başladılar. Cemal Paşa kendilerini mülevves yarı istiklallerinden kurtarmıştı. Oturanlar ve ayakta duranlar, kumandanın bu müjdesinden ve belediyenin soğuk suyundan ve ayranından sarhoş oldular. Bir Fransız raporu diyor ki, Lübnanlılar ihtilal yapmazlar, bizden bir vakitler silah istediler, verdik. İsyan çıkaracakları yerde silahları çöl Araplarına sattılar. Denizle demiryolu arasına sıkışmış olan ürkek ve sabırlı Lübnan'da Arap saçının bir küçük kıvrımını çözmüştük. Filistin için tehcir, Suriye için tedhiş ve Hicaz için ordu kullandık. Yafa kıyılarında Balfour'un beyannamesini bekleşen hesaplı Yahudiler bu uğurda kafa değil bir portakal bile feda etmediler. Hicaz ayaklandı, Suriye ise sustu. 3 ayak Osmanlı tarihinin Suriye'den bahseden son siyasi faslı şüphesiz Aliye Divanı Harbi olacaktır. Bu divanı harbin kararı ile Şam ve Beyrut'ta 40 kadar Arap milliyetçisi öldürülmüştür. Asılanlar arasında Abdülhamit Zöhravi gibi ayağından, Şefik El Müeyyet gibi milletvekili, Abdülgani Arisi gibi birinci sınıf gazeteci ve Refik Rızık Selim gibi şair olanlar da vardır. Birçoğu menfaat ve politika adamı, bir kısmı idealist idi. Balkan Harbi zamanlarında, Osmanlı İmparatorluğu'nun artık dağılacağına inanarak, Suriye için yeni bir tali arayanlar tarafından Paris'te bir kongre yapılmıştı. Araplık cereyanının, ondan sonra başlıca ocağı Ella Merkeziye Cemiyeti idi. Aliyede hapsedilmiş olanlar işte merkezi Kahire'de bulunan bu cemiyetin üyeleriydi. Üyeleri, fakat ne zaman? Ella Merkeziye Cemiyetinin Büyük Harp başladığı vakit, Suriye'de kalmış olanların bu teşebbüsünden haberleri var mıydı? Çünkü arada bir umumi af olmuştur. Tutulmuş olanları sadece eskiden bu cemiyet içinde çalıştıkları için mahkum etmek doğru olmazdı. Divanı Harp ise, tutmuş olduğu kimselerin Büyük Harpten sonra da cemiyetin emriyle hareket etmiş olduklarına inanmıştır. Bütün dava budur. Aliye'de kanun ve adaletin zorlanmış olup olmadığını meydana çıkarmak hukukçulara düşer. O zaman Suriye'de esaslı bir tedhiş politikasına neden lüzum olduğunu, Tiflis sokaklarında öldürülen Cemal Paşa bir sır olarak kara toprağa götürmüştür. Hazin talih, eşraflarını öldürmüş olduğu Suriye'de Cemal Paşa'yı seven ve arayan çoktur. Cemal Paşa, Bolşevikler hesabına on binlercesine kendi eliyle hayat vermiş olduğu Ermeniler tarafından öldürülmüştür. Cemal Paşa bir taraftan zor, bir taraftan imar ve ıslah siyasetleri kullanılarak, Araplık cereyanının durdurulacağı fikrindeydi. Devletten en yüksek rütbe ve menfaatler koparıp, Osmanlı İmparatorluğu birliğini bozmaya çalışanları bir türlü affetmemiştir. İstanbul'un bu işte Cemal Paşa ile zıt gittiği yanlıştır. Enver ve Talat Paşalar, esas onunla birlik idiler. Hiçbiri vatan hıyanetinin cezasız bırakılmasını istememiştir. Fakat, mesela Enver Paşa, Abdülhamid Zöhravi'nin, Talat Paşa, Şefik El Müeyyed'in bırakılması için aracılık ettiler. İttihat ve terakkiden başka bir takım şahsiyetlerinde iltimas ettiği kimseler vardı. İstanbul, sonuna kadar, Aliye davasının bir defada Harbiye nezaretinde incelenmesinde ısrar etti. Büyük harpte çıkan kanunlardan biri ise, kumandanlara, eğer vatan müdafası için zaruri görülürse, idam hükümlerini doğrudan doğruya yerine getirmek yetkisini vermiştir. Bu yetki, olsa olsa ateş hattında hemen şiddetli tesir yapılmaya lüzum gösteren vakalar için düşünülüp verilmiş olabilir. Fakat hüküm mutlak olduğundan, Cemal Paşa, Aliye Divanı harf kararları için kanundan istifade etti. Çünkü dava dosyaları İstanbul'a giderse işin alt üst olacağından korkuyordu ve bir sabah açık telgrafla 7 kişinin Şam'da ve gerisinin Beyrut'ta idam edilmiş olduklarını İstanbul'a bildirerek meseleyi kökünden halletti. Eğer tedhiş yapılmamış olsaydı Suriye'de isyan çıkacak mıydı? Hicaz'ın ayaklanışı tedhiş yapılmış olmasından mıdır? Tedhiş Suriye'nin kaybolmasına yardım etmiş midir? Benim fikrim, üçünün de doğru olmadığıdır. Bugünkü Türk kafası, ileri bir kafadır. Bu kafanın şimdiki düşünüşü ile o zamanki Arap meselesi için karar vermek yanlış olur. Şunu hesaba katmalıdır ki, İttihat ve Terakki, Osmanlı İmparatorluğunun hiçbir hak ve nüfuzundan vazgeçmeye razı olmamıştır. İttihat ve Terakki, Arnavut, Ermeni, Rum ve Arap, bütün azınlıkların, milliyetçi ve istiklalci unsurların can düşmanıydı. Cemal Paşa, rahmetli Mahmut Kamil Paşa hakkında bazı şüpheler olduğunu, Enver Paşa'ya yazarken, eğer, diyordu, Erzurum cephesinde vatana iyi hizmet ediyorsa hiç korkalamayalım. Enver Paşa'nın bu şifreye, hiçbir vatan hizmeti, vatana yapılmış olan fenalığı mazur gösteremez, vesika bulursanız hemen bana bildiriniz, diye cevap vermiş olduğunu hatırlarım. Tutulanlardan hiçbiri öleceklerine inanmadılar. Abdülhamit Zührevinin Şam'da Cemal Paşa'nın karşısına nasıl çıktığını biliyorum. Ayan ağzası olduğu için, bekleme salonunda birkaç dakika kalmak bile kibrine dokunmuştu. Dik başlı, vakarlı bir adamdı. Kumandanın gösterdiği iskemleye kadar gururu devam etti. Fakat Cemal Paşa, harpten önceki hesapları araştırdığını hissettiren bir vesikayı okuduğu zaman, sarardı, bir su istedi ve ilk yudum boğazına takılarak bunalır gibi oldu. Ancak, beni affediniz, diyebildi. Kudüs karargahına gelen Şefik el-Müeyyed de öyleydi. Bir şeyden hicranlanmıştım, acaba insanın öldüreceği kimseleri, önceden, sağ olarak, karşısında dizlerine kapatmaktan ve dik boyunlarını eğdirmekten aldığı zevk nedir? Bir defa, Mahmut Şevket Paşa vakası sürgünlerinden birinin, kendini affettirmek için eski İstanbul muhafızına yolladığı telgrafı Cemal Paşa'ya verdiği zaman, Sakalı arasında bir tebessüm dalgası dolaşarak şunu dediğini hatırlarım. Her tarafta benim sürmüş olduklarım var. Ve bu dil sürçünün acılığını gidermek için tebessümü ile cümlesini bir iç çekintisi içinde nasıl saklamaya çalıştığını da hala görür gibi olurum. Beyrut'ta asılmış olanlar, daha fazla genç milliyetçilerdi. Bunlar zindandan ipe kadar, Arap marşı okuyarak, cesur ve dik başlı gitmişlerdir. Şam'da ölenlerin hikayelerini rahmetli Nurettin'den dinlemiştim. Şu iki hikaye kalbimi yırtmıştır. Şefik el-Müeyyed'in sakalı beyaz ve uzundu. Asıldığı zaman görünüşünün acıklı olacağını düşünen bir Şamlı jandarma zabiti, elleri arkasına bağlı, beyaz gömleğiyle hükümet konağı merdivenlerini inen mahkumu birdenbire tutmuş, cebinden çıkardığı makasla sakalını kırpmıştı. Bu cinayi tuvaletin hatırası, Arap davasının eğer varsa, bütün haklı ve iyi taraflarını bana unutturmuştur. Sinirli olan Cezayirli Ömer, idam iskemdesine çıkarken, bağırıp çağırıyordu. Aşağıdan biri, sus, mesul olursun, dedi. Ömer korkudan susmuş olduğu halde asılmıştır. Bir Hristiyan olan Refik Rızık Selim hakiki bir idealistti. Ölümü güler yüzle karşılamıştır. En son o idam edilecekti. Altı kişi artık soğuk birer ceset olmuşlardı. Refik, meydanın başına geldiği vakit boş sehpaya bakmış, gülümseyerek. Galiba yerim orasıdır, demişti. Sonra ciddileşerek en öndeki cesede, Abdülhamid Zöhrabi'ye gözünü dikmiş ve Ey Hürriyet Babası, merhaba, diye selam vermişti. Telkin vermek için kendisine sokulan ürkek papazı yine o cesaretlendirmiş ve iskemleye çıkarken İstanbul hukukundan tanıdığı bir Türk arkadaşına veda etmişti. Kinsiz ve kedersiz ölüme gitmek güçtür. Bir başka tip görmek için, bir de Yusuf Hani'nin hikayesini dinleyiniz, boğazına ip takıldığı zaman bile, ölmekte olduğuna güç inananlardan biri, hiç şüphesiz Yusuf Hani olmuştur. Şık, zengin, keyfi yerinde. Yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerden biriydi. Harp olduğu vakit, tez davranamadığı için Beyrut'ta kalmıştı. Yusuf Hani, milliyetçi olduğu için Türk düşmanı değildi. Türk düşmanı olmak moda olduğu için ve zarar da vermediği için, öyleydi. Ve takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği de yoktu. Bir Fransız vesikası der ki, Lübnanlı Hristiyanlar Fransız dostudurlar. Hristiyanları sevmedikleri için Lübnanlı Müslümanlar da İngiliz taraflısıdır. Beyrut Araplarının çoğu Fransa'yı sever. Fakat Ortodokslar Ruslara bağlanmışlardır. Niçin? Hiç. Osmanlı bayrağından daha şerefli ve nüfuzlu herhangi bir bayrağa bağlanmış olmak için. Bir gün kumar masasında Yusuf Haniye bir kağıt getirip imzalatmışlardı. Divanı Harm imzaladığı bu vesikanın bir istiklal beyannamesi olduğunu kendisine anlatıncaya kadar, Yusuf hani ne yaptığını bilmemişti. Aman, diyordu, beni bırakınız. Zenginim, güzel bir karım ve çocuğum var. Oyundan ve zevkten başka bir şey peşinde koşanlardan değilim. Bu imza benim olabilir. Fakat nasıl anlatayım, imzamı bir poker fişi gibi atıvermiştim. Rahmetli Nurettin, Şam'a geldikçe bu adamın hikayelerini naklederdi. Bütün esvaplarını hapse getirtti. Bir gün pantolonunun bir kenarını ütüsüz görmedim. Her sabah kendine çeki düzen veriyor ve hemen çıkmaya hazır, beni görür görmez, bu gecede mi burada kalacağım? diye soruyor. Arap meseleleri artık edebiyat olmaktan çıkmıştı. O sırada böyle bir suçun affedilmesini istemek ve aramak boştu. Beyrut'ta Cemal Paşa, evinin merdivenlerinden inerken, güzel ve siyahlar giymiş bir kadın, yanında çocuğu ile kendini karşılamıştı. Çocuk, elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak, babamı bağışlayınız diyordu. Kumandanın o gün gözlerinin yaşardığını ve titreyen çenesini güç tuttuğunu görmüştüm. Çünkü bu siyahlı kadın, evine dönerken, meydanın bir köşesinde, sevdiği kocasının soğumuş beyaz cesedini görecekti. Bir suvare, o sabah Şam'ın sıcak güneşi, boğulmuş beyaz cesetler üstüne çöktü. Otele geldiğimiz zaman, kumandanı, ölüler gibi sarı ve soluk, bel kayışı takılmış, hançeri belinde tören esvabı ile salonu adımlarken bulduk. Ölüm sabahları, herkes birbiriyle ürkerek ve ürpererek konuşur. Fakat ertesi güne kadar her şey unutulup gitti. Mius'in Mersiye'sini hatırlar mısınız? Paris'te her şey unutulmak için eğer 15 gün yeterse, şarkta bu, 15 saat bile değildir. Şarkta ölmemeye bakmalı. Şam, bilakis Cemal Paşa ve karargah şerefine büyük bir suvare vermek için hazırlanmaktaydı. Büyük sinemada şairler, kasideciler, hatipler, hepsi, Arabistan'ı kötü çocuklarından kurtaran büyük adama memleketin minnettarlığını anlatacaklardı. Geceye doğru, Cemal Paşa, beni çağırttı. Gidip bir defa salonu ve halkı görünüz. Benim gitmekliğime layık olan bir yer midir, anlayınız, dedi. Gittim, ne görecektim? Bir sürü sarık, bir sürü meşrah ve bir o kadar da pantolon ve pabuç. Fakat şark büyükleri için sırma ve çerçevenin büyük önemi vardır. Kumandanımız her zaman trene, ziyafete ve randevuya geç gelmek adetindeydi. Sinemaya da herkesin merakı son haddini bulduğu vakit geldi ve locasında oturdu. Nutuklar, şiirler, kasideler ve hepsi onun için, hepsi ömme yarışı. Biri önce Allah, sonra peygamber Sonra padişah, sonra siz, diyor bir başkası önce Allah, sonra peygamber, sonra siz, diyor, nihayet biri, önce Allah, sonra siz, dedi. Arapça tükendi, yalan tükenmedi. Bir kısmı, aynı sözleri beste ile tekrarladılar. Çıktığımız zaman, Şeyh Esad dedi ki, siz bu sözleri ifrat ve mübalağa sanırsınız. Fakat bizde adet böyledir. Size bir fıkra nakledeyim, bir zaman Şam'a yeni bir vali geliyordu. Eşraf, memurlar, halk, istasyona biriktiler. Daha tren durmadan, şairlerimizden biri ileri atıldı ve başladı. Ya Vezir-i Azam, yanında bulunan bir başkası kolunu dürttü. Yahu, dedi, biraz bekle, fermanını okusunlar. Vezir midir, paşa mıdır, bey midir, rütbesinin ne olduğunu öğren. Fakat Cemal Paşa için artık herkesin bildiği büyük rütbe ve nüfuzdan başka, masallaşmış hükümler bile vardı. Suriye'de derlerdi ki, eğer Cemal Paşa birisiyle görüştüğü zaman burnunu kaşırsa sürgün düşünüyor, sakalını karıştırırsa, affedip etmemeyi düşünüyor, demektir. Yalnız bıyık burmasından korkunuz o zaman bu görüşmenin ölüme kadar yolu vardır. Daha başlangıçta Cemal Paşa'nın kusurlarından birinin gösteriş olduğunu söylemiştim. Bu yüzden rahmetli, bir takım isnatlara bile uğramıştır. Şam'da Salihiye mahallesinde otururduk. Cuma günleri öğleye doğru, karargaha orta yaşlı veya ihtiyar Suriye hocaları gelirdi. Cemal Paşa, bu sarıklı halkasının ortasına kurulmuştur. Hepsi gibi onun elinde de 99'luk tesbih var. Halifenin vekili, Suriye işlerinin ayet ve hadislere uygun görülmekte olduğuna herkesi inandıracaktı. Hepsinin, hatta dün Harput'a sürdüğü Lübnan dürzisinin bile ya Allah'ın, ya Peygamber'in, yahut yorumcularından birinin sözünde yeri olmak lazım geliyor. Olmasa da, yalanın tekvidli Arapçası, herkese ayet tesiri verir. Eski hikayedir Kurban Bayramı'nda Hatip, Arapça olarak, ve makamla, şeriate göre koyunun nasıl yatırılıp kesileceğini anlatıyordu. Sıra arasından bir Arnavut ağlamaya başladı. Yanındaki sordu. Ne alıyorsun? Baksana, neler söylüyor. Sonra atlı arabalar hazırlanırdı. Cemal Paşa yaverleriyle, ön arabada, hocalar sıra ile öteki arabalarda, iki saf asker arasından geçilerek, Emeviye camisine gidilir, cuma namazı kılınırdı. Ortaçağ havası ve dekoru içinde Alman kesimi, kumandan esvabı ve biraz yana yatık kalpak, sömürge havalarını hatıra getiriyordu. Bu selamlık hikayesi kim bilir İstanbul'a nasıl aksetti? Payitahta Cemal Paşa'nın Suriye Hidivliği ile devletten ayrılmak niyetinde olduğundan bahsedildiğini duymuştuk. Halbuki, böyle bir teşebbüs, ancak yabancı işgali ile mümkündü. Ordunun, hatta sivil idare adamlarının Cemal Paşa'yı takip etmeyeceklerine şüphe yoktu. Öte yandan, Cemal Paşa büyük çapta bir cüret adamı da değildi. O sırada İsmail Can Bolat'ın Suriye'ye geleceği haber verildi. Maksat, Suriye hakkında parti adına bir teftiş olduğu da rivayet edildi. Cemal Paşa, kuşkulanarak, ta kendi sınırına, Pozantı'ya yaverini yolladı ve İsmail Can bolatıp bütün seyahati sırasında yalnız bırakmadı. İdamlar gününden bir hafta sonra, o da Tiflis'te ölmüş olan Yaver Nusret'in odasında iki genç kadın görmüştüm. Üstlerinde hemen göze çarpan bir kırıtkanlık ve uysallık vardı. Kapıyı kapayarak odama gittim kim bilir kimlerdi, akşamüstü Nusret'le biraz şakalaştım, bana gülerek dedi ki, kimler olduğunu tahmin edebildin mi? Hayır, idam olunan, in kızları, analarıyla Bursa'ya sürülüyorlarmış, İstanbul'a gidemez miyiz diye canlarını bile verecekler, Bursa gibi kapalı yerlerde nasıl yaşarız? diye sızlandılar. Zavallı yaz, Şey Esat, Büyük Harpte 4. Ordu Karargahı'na uğramış olanlar, Yukarıda ismi geçen Şeyh Esat Efendi'yi şüphesiz unutmamışlardır. Garip Türkçe söyler, nekre ve zarif karışık ve iyi hatipti. Sultan Hamid tarafından niçin Adana'ya sürülmüş olduğunu kendisinden dinlemiştik. Yavaş yavaş mahremlerden oluyordum. Bir aralık iyi fal bildiğimi hareme duyurdum. Sarayda merak arttı ve lütuf beklerken nefi olundum. Sultan Hamid demiş ki, bir Ebul Hüda'mız var, yeter. Osmanlı Devleti'ne iki Arap çok gelir. Sultan Hamid tarafından sürülmüş olduğu için İttihat ve Terakki tarafından ilk meclise mebus olarak alınmıştı. Meclisteki yeri Türkçe bilmeyen bir Bağdat mebusunun yanındaymış. Bağdat mebusu her oturumda uyur, görüşme bittiği zaman başını kaldırıp "Ya şey, bugün ne oldu?" diye Esad efendiden oturumun hikayesini dinlermiş. Şey Esad efendi Bağdat mebusundan bıkmış, usanmış. Bir güne gene oturum bitip aynı suali işitince "E" ee, demiş, "Haberin yok mu? Bugün her mebusa kendi vilayeti için vapur verdiler. Ya Bağdat, sen uyuyordun, başka bir isteyen de olmadığı için vermediler." Bağdat mebusu çılgın gibi ayaklanmış, saçını sakalını yolarak "Erba vapurat lidichele Tuvel Fırat" diye bağırmaya başlamış. Ahmet Rıza Bey, mebusun delirdiğine hükmederek hademelere işaret etmiş. Mebusu yakalayarak zorla musluğa götürmüşler ve başını soğuk su ile yıkamaya başlamışlar. Bu vakitsiz duştan sonra reis'in yanına götürülen Mebus efendi hikayeyi anlatmış. Gülmüşler ve kendisine arkadaşının bir muzipliğine uğradığını söylemişler. Bağdat mebusu koridorda yakaladığı şeyin yakasına sarılmış. Ya şey, demiş ayıp değil mi? Benimle alay etmek sana yakışır mı? Suratını asan şey Esat Peki hocam, demiş, ne istersen yap, hakkın var, sana ben yalan söylemiş olayım, onlarda doğrusunu söylemiş olsunlar. Hoca ters yüzü, bağıra çağıra gene reisin odasına koşarken, Şeyh Esat merdivenlerden inmiş ve savuşmuş. Büyük harpte Enver Paşa, kendisine her nedense kızdığı için çöle yollamıştı. Yolda Cemal Paşa, Şeyhi alıkoydu ve sonuna kadar da nutuk söyletmek, şakalaşmak için birlikte bulundular. Mevkii neydi, bilir misiniz? Mısır müftülüğü, Kahire'ye girdiğimiz zaman onu da yerine oturtmak üzere heybemizde taşıyorduk. Bir gün Cemal Paşa, Beyrut'ta kadın, erkek, Hristiyan, Müslüman bir cemiyete davetliydi. Sofranın ortasında, birden, kalk hocam bir nutuk söyle, dedi. Neye dair emir buyuruyorsunuz? Kadınlığa dair, beni güç mevkide bıraktınız paşam, dedi. Biliyorsunuz ki, ben dini bütün Müslümanım. Buradaki hanımlar Hristiyandırlar. Evvela ne söyleyeyim, sonra ben Fransızca bilmem, onlar Türkçe konuşmaz. Müsaade ederseniz Arapça hitap edeyim. Ve kadınlara şunu söyledi. Dini bütün Müslümanım, demiştim. Öyleyim. Fakat Hristiyanlarda bir tek şeyi kıskandım, kadına verilen itibar ve kıymeti. Hristiyanlık Allah'ını bile insanlara bir kadının kucağında arz etti ve hala öyle gösterir. Şeyh Esad'da yarı halk, yarı fikir adamı fakat bir hatibin bütün kuvvetlerini görmüşümdür. En son işittiğim fıkrası şudur: İngilizler Mütareke'de Şeyh'i tutup Seydi Beşir karargahına esir götürmüşlerdi. Mavi bir gömlek, mavi bir don, ihtiyar adam hazin bir ömür geçiriyordu. Bir gün gene kızgın kuma bağdaş kurmuş, düşünürken bir Arap esirin sesini duydu. Ya Allah, ya Allah! Çağırma yavrum, çağırma, dedi. Eğer aklına esip de bizi kurtarmak için geleceği tutarsa, İngilizlerin elinden bir daha zor kurtulur. Üstelik Müslümanları Allahsız bırakırsın. Muhammed'in mezarı, Enver Paşa, Cemal Paşa, birkaç kurmay ve iki karargahın subayları, uzun külahlı Mevleviler ve bir de Ermeni garson, Medine'ye gidiyoruz. Trene Amman'dan binmiştik, ertesi sabah çöl ortasında uyandık. Artık ne şehir, ne ağaç, ne köy, saatler saati, ancak bir kuyu ve bir telgraf odasından ibaret istasyon yapılarına rastlıyoruz. Bütün gün hep aynı çöl, bir kafalık bile gölge vermeyen tek tük hurmalar yırtık ve kirli esvaplı ve yüzleri daha yırtık ve kirli urban, kemik parmaklarını büküp açarak para ve ekmek dilenen çocuklar, kısa ve yassı birkaç tepe ve ertesi sabah tekrar çıplak çölde kalkıyoruz. Kara kayadan, sarı kayadan, kırmızı kayadan dağlar üstünde gözlerimiz yana yana öğleyin tebüke vardık. Bir vurma korusunun içinden şeyhler ve bedeviler bizi karşılamaya koştular. Şeyhlerden biri, dokuz yaşındaydı. Beni Atiye Şeyhül Meşaihi. Zeki ve yuvarlak yüzlü bir çocuk, kendinden büyük kılıcına sarılmış donuk donuk bakıyor. Şeyhlerden başka herkes çırılçıplaktı, hepsinin şiş karnı birer meşin kese gibi sarkıyor, vücutları yağlanıp ağartılmış gibi. Ah bu çöl, kumsuz çöl, taş ve diken çölü! Yeşili solmuş bir diken yığını üstüne sarı boynunu uzatan çobansız deve ve bir diken kümesinin üstünden bakır rengi bir dağa doğru, sessiz sedasız giden kadınla çocuk, kalabalıktan, süsten ve sesten ürkerek kaçan bedeviler sonra çöl üstüne yavaş yavaş yayılan dağınık ve boş akşam, iri ve sayısız yıldızlı gece, çöl gecesi ve her istasyonda çil çeyrek serpın Enver Paşa. Birisi, gümüş parçalarını ne yapacaklar, etlerine mi sokacaklar? diyordu. Enver Paşa yalnız dekoru bozuyordu. Medain Salih istasyonunda Ermeni garson ve büfe vagonunu bıraktık. Çünkü Medine'ye Hristiyan girmesi yasaktır. Burada bizi ipek kumaşlı Medineliler selamladılar. Medine kasabası birkaç boz renkli hurma gövdesinden belli olur. Çocukluktan beri hazretsiz, aleyhisselamsız, titremeksizin ve korkmaksızın ismini ağzımıza alamadığımız peygamberin şehrindeyiz. Eski müphem ahret hayaletlerinin içimde kımıldadığını hissetmeliydim. Bu his, Medine'de büsbütün biter. Medine, peygamber ölüsü ile tüccarlık eden bayağı ve ahlaksız simsar yuvalarından biridir. Her Medineli uzaklardan gelen saf saf halka, bu harap ve pis çöl köyünün taşını, toprağını, kuyu suyunu kırk defa öptüre öptüre satar. İstasyonda kabile bayrakları ile donanmış ve sarı, kırmızı, siyah ve yeşile boyanmış büyük bir kalabalık vardı. Gözleri açık ve uyanık, peçelerini burun sırasından bir iple başlarına bağlamış kadınlar haykırışıp duruyor. Lü lü lü lü. Mevleviler önümüze düştü. Enver Paşa ile Cemal Paşa ortada ve biz arkadaki halkın içine sıkışmış yürüyoruz. Enver Paşa'nın pomatlı Alman bıyıkları üstündeki mübarek gözlerinden yaş damlamaktadır. Cemal Paşa'nın sert sakalı ise yüzünün manasını büsbütün saklayan bir kıl maske olmuştur. Hava o kadar terli ve boğucu idi ki, ben kalabalıktan gerileyerek bir arabaya atlayıp gitmeyi tercih ettim. Medine şehri arabası, İstanbul çöp arabalarının aynıdır. Yalnız bir yamalı astarla perdelenmiştir. İçinde katı bir PK’ye çömelip oturulur ve derisi doğrudan doğruya kemiğinin üstüne yapışmış tek katırla çekilir. Arabacı, katırın sırtına binmiş ve o da daha fazla mümkün olmadığı için kemiklerine kadar zayıflamış bir köledir. Yollar dar ve bozuk, hepsi kovalayan güneşten kaçmak için boyuna sapıyor, sıkışıyor ve dönüyorlar. Medine Arabi'nin eli cebinize girmiş kadar, durmaksızın paranızla oynar. Ne için alır, ne kadar alır, ne zaman alır, haberiniz olmadan haraç verip gidersiniz. Toz ve ter içinde bulunarak Ravza'nın yeşil kubbesine kavuştuk. Peygamber bu kubbenin altında yatar. Türbesi, yaşadığı zaman kendi eviydi. Ravza işte bu türbeyi çeviren o camidir. Son asır içinde elimizin dediği her şey gibi, orasını da badana sarı boya ve kalın çiçeğe boğmuşuz. Türbenin içine girmek bir imtiyazdır. Kapı anahtarlarını uzun boylu habeşler saklar. Zaten Medine'nin bütün dekoru peygamberin sanduka örtüsü ile bu habeşlerden ibarettir. Asıl Müslüman şehri, din şeylerine hürmet olunan, dini sanatlaştıran ve asilleştiren şehrin İstanbul olduğunu Medine'de büsbütün anladım. Orada peygamberin amcasının mezarı sakaların kulübesi olmuştur ve sandukasının üstüne kırbalar asılıdır. Evvela namaza durduk. Yanımda Enver Paşa'nın yağverlerinden biri vardı. Bir aralık önümüzden testisini omuzlamış bir Arap geçti. Benim bildiğim önünden adam geçenin namazı bozulursa da, Medine'de böyle olmadığını ve zemzemin Mekke'de olduğunu unutarak bu arabında da bize zemzem getirdiğini sandım. Bir tas su verdi. Şaşırarak ellerimi çözdüm ve içtim. Tekrar ellerimi bağladımsa da, Arap koluma yapıştı. Para, diyordu. Meğer herif, su satıyormuş. Ceplerimi karıştırdım, bozuk para bulamadım. Yanımdaki yaverden rica ettim. Yaver sofu biri olacak ki, önce selam, sonra araba birkaç metelik verdi. Bugün cuma idi. Ziyaretten önce ak ak esmer, dik boylu bir hatip kürsüye çıktı. Bıyıkları alt tarafta düz kesilmiş, alnı parlak ve geniş, elinde zeytin ağacından bir sopa, kırmızı pabuçlu, sırma ve ipek sarıklı, ipek sarı cübbeliydi. Sinirli bir sesi, her harfi sıcak Arabistan'ın nöbetli ruhu kaynayan bir sesi vardı. Bir aralık. Bu nebi, dedi. O nebi, idi ve heyecanla sarsılan göğsünü türbeye çevirdi. Parmağı sert bir işaretle, sararmış parmaklıkları gösterdi. Sinirlerimiz koparcasına gerilmişti. Bu cümleler, Arabistan, çöl, din, çıplak dağ, mağara karanlığı ve peygamberdi. Bu ses bitiyordu. Hutbeden sonra. Ziyaret var, dediler. Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar. Başımıza sert bir sarık taktılar, uzun bir habeş, aramızdan bir gölge gibi kaydı, belinde uzun gümüş halkalara asılı gümüş anahtarları vardı. Kapı ağır ağır açıldı. Mum tutan kılavuzların arkasından içeri girdik. Kubbenin yere kadar üç kabre örten atlas bir örtünün altında Muhammed, Ebu Bekir ve Ömer yatıyor. Amber kokusu içinde, Enver Paşa'yı bir pencerenin, Cemal Paşa'yı ötekinin içine soktular ve ellerine birer maden çanak verdiler. En büyük sevap bu pencerelerde durup tavandan indirilen kandilleri yakmak imiş. Burası Muhammed'in evi ve mezarıdır. Birçok hatıra ve hayaller zihni basıyor. Herkes dalgın ve düşünceli. Habeşlerin hepsi başkumandan olduğu için Enver Paşa'ya kandil indiriyorlardı. Kendisinin ihmal edilişi, Cemal Paşa'nın hoşuna gitmedi. Ekşimsi bir sesi vardı, uzun müddetten beri sustuğu içinde paslanan bu sesle. Ehehe, dedi, kendi başucundaki kandilleri göstererek. Bunları kim indirecek? Bu ekşi ve paslı ses, rüzgar sisi dağıtır gibi, türbenin manevi karanlığını yırttı ve önümüzde yeşil örtülü bir sanduka kaldı. Türbenin kapısından, pencere aralığından, perde yırtmacından en küçük delikten kuru bir dilenci eli uzanıyordu. Bu ellerin bütün sinirleri para sıkar gibi, büzülüp açılıyordu. Kapının eşiğinde şiş yarasının kabuklarını ayıklayan bir arabın eteğine basıp Halis Kur'an şivesiyle şiddetli bir küfür yedikten sonra otele döndüm. Hacı, Hintli, Buharalı, Afganlı, Kavalı, Medine eşrafının ipek entarisi, bu kimsesiz gurbet adamlarının çürük, yağlı ve kokmuş paçavrasına sürtünerek geçiyor. Medine çarşısında ve sokağında Asya, Afrika, Anadolu dilenmektedir. Büyük bir toprak kümesini oyunuz, kurum ve kül yığılmış bir ocağın karşısına kalın hasır ve değnekten iskemle ve peykeler sıralayınız. Aksakalı kirlenmiş ve porsuk etini bir tahta parçasına dayamış, boynu sarkık, pinekleyen adam, Sonra iri, uzun ve zifayır bulanmış çubuktan esrar çeken çekik gözlü çocuk ve kahvenin önünde derilerini güneşe seren yarı iskeletler, hep haç yolunda kalmış olanlardır. Sokaktakiler açlıktan ve ıstıraptan kapanmış göz kapakları üzerinde bir gölge kararır kararmaz, parmaklarının kara kemiklerini, dillerinin güç döndüğü kelimelerle çatlak dudaklarını oynatıyorlar. Küveynat neresidir? İşte bu ihtiyar 3 yıl önce cenneti arzulayarak oradan yola çıktı. Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı. Fakat Bombay ne dünyanın ucu, ne de Hicaz'ın eşiğidir. 6 ay, orada sokak sokak dilendi. Birisi bir bilet sadaka etti. Shimendiferle Haydarabad'a geçti ve 6 ay nizam medresesinde kazan dibi kemirdi. Haydarabad emirinin iyi bir gününe rast gelerek ciddeye kadar bilet sadakası aldı. Yolda iki dost edinip 10 gün birisinin, 10 gün ötekinin erzak torbasından karnını doyurdu ve nihayet Arafat'a kavuştu ve sürüne sürüne Medine'ye kadar da geldi. Artık buradan dönmeyecektir. Saçları ağarmış, yüzü eskimiş ve dişleri dökülmüştür. Şimdi onun için cennet, Küveynattır; erişilmez, ulaşılmaz, varılmaz ve bulunmaz cennet, ana, baba, oğul, uşak yurdu. Kim bilir belki bir küçük yuvası da vardı. Çarşıyı dolaşıyorum. Herkes gümüş yüzük satıyor. Bu bir halkadır, veya iki halkadır, veya üç halkadır, ikinci dükkan yeni bir şekil satmaz. Yan dükkanda bir Arap, komşusu ile kavga ederken ayağını sandığın içine basmış, parmaklarının arasında zencefil taşıyor. Kafes ve kerpiçten çatılmış otelin odasında bunaltıdan on adım bile atamıyorum. Toprak ve kafes evlerin arkasında hurmalar, kerpiç sütunlar gibi uzanmış, hava bulmaya çalışıyor. Mukaddes cihad, Osmanlı İmparatorluğu, Allah ve Peygamber, hepsi birbirine karışıyor. Gülmek istiyorum. Otelde bir buharalı çocuk yanımıza geldi. Geniş yüzlü, beyaz dişli, kısa burunlu, konuşmak heveslisi bir çocuktu. Satılık külahları elinden düşecek kadar bize dalmıştı. Elindekileri sorduk. Hacı külahları dedi, kimin yaptığını anlamak istedik, Medineli Usta, cevabını verdi, sattığın şeyden sana ne verir, küçük, göğsünün bütün nefesini boşaltan uzun bir hiç, le boynunu büktü, sade ekmek alırım, entari giyerim, dedi, anan nerede, baban kim, anası Mekke'de, babası Medine'de ölmüştü, memleketini sorduk, ruhunun bir köşesini yırtınıştık, isim söylemedi, yalnız. Sıcak değil, içinden su geçer dedi. Yarın, öbür gün, Arap çeteleri ile sarılacaksınız, peygamberin torunları, Ravza'nın yeşil kubbesine kurşun atacaklar. İstanbul elden gidiyormuş gibi telaşlanarak size Anadolu'nun bağrından Türk yavruları göndereceğiz. Siz, peygamber torunları ateş ve açlık çemberi içinde, bir hurma kurusu bulamayıp deriniz iskeletinize yapışmış ölürken, Anadolu çocukları iskorpitten çürüyüp düşen ağızlarının yaraları içinde kavrulmuş çekirge çiğnemeye çalışarak, Fatma'nın, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Muhammed'in sandukalarını savunacaklar. Ta, Şam'a kadar üç gün üç gece süren demir yolunun iki tarafını Anadolu Türkleri ile kuşatacağız. Arap kesesine Anadolu altını ve Arap kursağına Anadolu'nun rızkını akıtacağız. Şaka değil, İslam emperyalizmi yapıyoruz. Arap cembiyeleriyle bağırsakları deşilerek, etleri çöl güneşinden kavrulmuş olanlar. Sizler, ey sarı kamışın buz dağı üstünde donmuş olanların kardeşleri, siz hep pomatlı bir yüz derisinin kapladığı boş bir kafanın içindeki bomboş bir hayalin kurbanları değil misiniz? Sevgili Buhara yavrusu, o hayal dahi senin yurdunda babandan 10 yıl sonra seni buraya sürüyen kara fikirler uğruna Rus kurşunları altında parçalanıp ölecekti. İsa'nın mezarı, Hicaz hurması gibi Filistin zeytini de ancak para ile satın alınabilir. Şaka yapışmış yağlı saç parçasını bükerek can çekişen Kudüs hacıları, yağlı hırkalarının türümüş pamuğunu didikleyen Medine hacılarından daha bahtiyar değildirler. İsa'nın açları da Muhammed'in açları kadar ve onlar gibi sürünmek kaderlisidirler. Yalnız Kudüs'te dilencinin çerçevesi ihtişamlıdır, Medine, dini mallaştırmış ve maddeleştirmiş bir Asya pazarıydı. Kudüs dini oyunlaştırmış bir garb tiyatrosudur. Kudüs'te oteller yarı kilisedir, uşakları yarı papazdırlar ve hizmetçiler yarı hemşiredirler. Hepsinin cübbesi, putu ve beyaz başlığı, smokinleri, askıları ve önlükleriyle aynı dolapta durur. Kamame papazlarını takma sakal sanırdım, bunlar biraz eğildikleri zaman, cübbelerinin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür. Rahat döşeğinde ölmeyen İsa'nın mezarı etrafında, çepeçevre, Müslüman jandarmaları nöbet beklemektedir. Kilise içinin her parçasının bir başka millete ayrılmış olduğunu yazmıştım, her millet kendi yerini süpürür, yıkar ve taşı üstüne yalnız o milletin ayağı basar. Birinin süpürgesi ötekinin taşına dokundu mu, cinayet olur ve İsa'nın mezarına gözyaşı yerine kan sıçrar. Şişli bastonlar gibi, Kudüs'te hançerli putlar vardır. İsa'nın mezarı, üstünü temizlemek sevabı pay edilemediği için, toz toprak içindedir. İpi kopararak düşen çanı hiç kimse kaldırıp yerine takamaz. Beytüllahim Kilisesi de böyleydi, Enver Paşa, kilise camlarının niçin kırık bırakıldığını sorduğu zaman, masraf etmek sevabını milletlerin paylaşamadıklarını ve her teşebbüsün arkasından kan ve kavga çıktığını söylemişlerdi. Başkumandan kiliseyi bir jandarma müfrezesi ile sardırdı ve kilisenin pencerelerine yeni camlar ancak böyle takılabildi. Kamame kilisesinin en büyük günü, ateş günüdür, İsa'nın ruhunun göğe çıktığı gün. Karargah gençleri hepimiz, bu büyük günü görmeye karar vermiştik. Kamame Kilisesi'nin kapısı eski bir sanat eseridir. Kemerin üstüne açılmış sur mazgallarına benzeyen derin pencerelerde papazların fesleyen saksıları duruyordu. Önce tıknaz bir hoca efendi olan anahtar bekçisi ile selamlaştık. Bize ilk önce kilisenin hazinesini gezdirdiler. Altın, gümüş ve elmas, hakiki bir banka mahzen. Ve papazlar kapıları sıkı sıkı kapadıktan sonra localarımıza götürdüler. Locaların numaraları bile vardı. Devlet ve siyasi memurlara mahsus localarda isim yazılıdır. Cemaatler boğaz boğaza yerlerine tıkıldılar. Jandarmalar çıplak süngü ile aralarında duruyor. Herkes putunu göğsüne asmış, elinde deste deste mum tutuyor. Bu mumlar, İsa'nın mezarından çıkan mukaddes ateşle yandıktan sonra, Hristiyanlara satılmaktadır. Önde Rum patriği, arkada bütün cemaatlerin patrikleri, hepsi sırma esvaplı ve altın taçlı, sopalarını taşa vurarak mezarın etrafını tavaf ettiler, sonra kapısı önünde sıralandılar. Bir iki Rum, Patrik'in üstünü başını aradı. Asıl mumun mezardan çıkan alevden yakıldığına herkesi inandırmak için içeriye girecek olanın cebinde kibrit olmaması lazımdı. Patrik, mezar kapısından girdi. Bütün kilise ölüm gibi susuyor. Yukarı katta gözü açık bir tüccar, bir zem bile mum doldurmuş, aşağıdaki adamına sarkıtmak için ipini sıkılıyor. Birden bütün çanlar Kudüs havasını parçaladı. Patrik, mukaddes ateşten yaktığı mumu ile korkudan sapsarı, heyecanlı ve çılgın kari kabirden çıktı. Telaştan tacının düşmesi lazımdı. Fakat son derece pahalı olan tacın düşeceği yer önceden belli olduğu için, bir papaz yamağı cübbesinin sağlam eteğini açmış bekliyordu. Patrick, ufak bir hareketle tağcını düşürüp kavlak baş kaldı. Şimdi yakın mumlar Patrik'in mumundan, uzak mumlar birbirinden yanıyor. Tüccarın zembili inmiş, istif istif alevleniyor. Binlerce mumun ağır kokusu, yapışkan bir dumanla alt kalabalığı örttükten sonra, localara doğru kalkıyor, şiddetli bir gönül bulantısı ile dışarı can attık. İsa çivilendikten altmış yıl sonra, Sayda'da dinin bozulduğunu görerek, İsa gibi yiyip içmeye, oturup kalkmaya ve yaşamaya karar veren birkaç kişiyi bunlar dini bozuyorlar diye asmışlardı. İsa'nın ruhu eğer bugün içinden çıkmış olduğu yere inerek bu sahneyi görseydi kim bilir patriklerini hangi oduna çakardı? Daha biz arabamıza binmeden kilise kapısının dışında sönmüş mumların ilk piyasası kuruluyor ve Müslüman hocası kilise kapısını, kapısını kapamak için anahtarını hazırlıyordu. Musa oğulları Kudüs kelimesi Hristiyanlığı hatıra getirir. Fakat ne Kudüs'te, ne de Filistin'de Hristiyanlık diye bir mesele yoktur. Kudüs'ün Hristiyanlığı, Ortodoks Petersburg, Protestan Berlin, Dinsiz Paris, Katolik Roma ve Anglikan Londra'nın politika meselesidir. Kudüs'ün yerli meselesi, Yahudi-Arap meselesi, bir avuç Yahudi, 600 bin Arap. Yafa'dan Kudüs'e kadar Yahudi-Filistin'i birkaç defa dolaştım. Filistin'in yeni kasabaları ve köyleri Yahudi eseridir. Bu, yeni değil, yepyeni bir Filistin'dir. Köylerinde akşamları smoking giyen İngiliz Yahudisi muhtarlık eder. Kırmızı yanaklı Alman Yahudi kızları dilijanslar üstünde şarkı söyleyerek Bağdan köye döner. Müslüman Araplar ise, bu efendilerin hizmetindedirler, üzümü Arap gündelikçi sıkar ve şarabını semiz Yahudi içer. Eski Filistin'de Arap köyü bir toprak yığınıdır. Bahçeler harap, insanlar çıplak, gözler hastalıklıdır. Yahudi Filistin'de kasabalar, portakal kokuları ile düzgün şosalar, frenk incirleri ile çevrilmiştir. Şubat ayında göğüsleri ve enseleri açık kadınlar, keskin kokulu güldemetleri ve olmuş portakallarla süsledikleri zengin otel salonlarında, gözleri encin dalmış, harp sonunu beklemektedirler. Gözyaşının hiçbir faydası olmadığını anlamak için, Yahudilerin Kudüs'te yüzlerce yıldan beri her cumartesi günü başlarını dayayıp ağladıkları taşı ziyaret ediniz, yüzlerce yıllık gözyaşı, bu ağlama duvarını bir santim aşındırmamıştır. Paranın ne büyük kuvvet olduğunu anlamak için ise, Filistin kıyılarını ve içlerini Yahudilerin ve Büyük Arap sayısını çöle doğru süren Siyonist sömürgeciliğini görün. Yüzlerce yıllık gözyaşı, bir külçe altına değmez. Balfour'un bir nutku Davud'un bütün mezmurlarından daha tesirlidir. Yahudiler tedhiş kasırgasını üzerlerinden defetmek için hiçbir gösterişi esirgemediler. Köylerinde bize her zaman portakalların en olmuşunu, şarapların en eskisini ikram ettiler. Bir gün aynı yaşta biri oğlan biri kız, iki güzel Yahudi yavrusunu al beyazla süslemiş bir Simokinli köy muhtarı bana diyordu ki: Kumandan paşaya bu akşam şiir okutmak istiyoruz. Acaba hangisi okusa Paşa Hazretlerinin hoşlarına gider? Yeni Filistin'de Almanca, İngilizce, Fransızca bütün diller konuşulur. Yalnız Yahudi dili olan İbranice, devletin dili olan Türkçe ve çoğunluğun dili olan Arapça görüşülmez. Köyler, orta halli bir dans salonundan boşaltılmış çiftlerle doludur. Ve çıplak Arap, kapı eşiklerinde yemek artığı ve yarı yenmiş portakal kemirip durur. Buğday, Kuzey Suriye'den geliyordu. Filistin yiyiciydi. Daha önce en büyük yiyici olan cephe vardı. Kıtlık ve açlığı önlemek için Filistin Yahudilerini harbin sonuna kadar istihsal bölgesine yollamak ve orada oturtmak lazım geldi. Acaba gerçek sebep bu mu idi, yoksa Filistin Yahudileri tehcir mi ediliyordu? Bir Yahudi tehciri ihtimali haberi alınır alınmaz birbirleriyle boğuşan milletler bize karşı birleşiverdiler. Protestan, Katolik, Anglikan, Ortodoks, bütün Hristiyanları birbirleri ile çarpıştıran ve 1914 ila 1918 hamursuzunu Hristiyan kanı ile yoğuran Yahudi bankerleri bütün kiliseyi Havra menfaati için camiye karşı çevirmeye muvaffak oldular. Yafa konaklarını, otellerini, portakal ormanlarını, bunca yıldır kurulan Yahudi yurdunu bırakıp Hama ve Humus kasabalarının kerpiçleri ve buğday tarlası içine atılmak asla fakat Cemal Paşa, çiğ bir politikacı değildi. Siyonistlerin başlarının kimler olduğunu da biliyordu. Reisleri çağırdı, dedi ki. İkiden biri, ya sizi, Ermenilere yapıldığı gibi tehcir ederim. Evlerinizi, bağlarınızı, bahçelerinizi bırakıp yaya olarak buğdaya doğru gidersiniz. Yahut evlerinize, bağlarınıza ve bahçelerinize sizden heyetleri bekçi yaparım ve emirlerine jandarma ve asker veririm. Bir portakala dokunanı idam ederim. Sizi de trenlerle yollarım. Ancak bu ikincisi olmak için yarın sabah bütün Viyana ve Berlin gazeteleri susmalıdır. Yahudilerin akılsız olduklarını ispat etmek için fırsat beklemediklerine şüphe yoktu. Karargah telgrafhanesine gittiler. İki satırla iki büyük şehri, ondan başka Londra'yı ve Paris'i susturdular. Gerçekten Yafa'yı boşaltıp burunları kanamaksızın Hama ve Humus'a gittiler ve geride Araplar onların bir portakallarını bile ağız tadı ile yiyemediler. Tehcirlerin bir sebebi de, Yahudi Filistin'in bir casus yuvası olmasıydı. Hama devesi ile çöl üstünden Bağdat karargahına istatistik yetiştirmek, şüphesiz Filistin kıyısından sandalla İngiliz torpidosuna haber yollamak kadar kolay olmadı. Tarih bu yazıyı neşrettikten sonra Cevdet tarihinde şu satırları okudum. Fransız İhtilali'nin azar ığıribesinden biri dahi budur ki bu esnada Yahudi ağzından bir beyanname kaleme alınarak tabı ve neşir ile Kudüs-ü Şerif'te bir Yahudi hükümeti teşkil olunmak üzere her tarafta olan Yahudiler ittifaka devlet olunmuştur. Zehi tasavvuru batıl, zehi hayeli muhal. Portreler o zamanlar Halide Edip Hanım, Ermeni politikasını tenkit eden birkaç kişinin başındaydı. Türk Ocağı'nda bir de konferans vermiş olduğunu hatırlarım. Ziya Gökalp ise Türk Ocağı'nı Hamdullah Supi ve Halide Hanım'dan kurtarmak ister, Hamdullah için. Fertçi, Halide Hanım için de, bozgun edebiyatı yapıyor, derdi. Ziya Gökalp parti için itikatlaştırmak istediği esas fikirleri On Emre benzer bir şiir kitabında toplamıştı. Rahmetli bu kitabında Allah'tan, Peygamber'den, Talaat'tan ve Enver'den bahseder ve partinin yalnız bu iki şahsiyetini putlaştırır. Ona göre Cemal Paşa da fertçiydi. Politika hırslarının zamanın başlıca fikir adamlarından birini bile ne kadar Galata düşürdüğünü görüyorsunuz, gerçek ise Merkezi Umumi'nin her azası, sipsivri bir fert idi ve ferdin, Fert kibrinin ve benlik ihtirasının en iyi heykeli, Enver'in alçı kalıbı alınarak dökülecek bir statı olacağına şüphe yoktu. Merkezi Umumi'nin yan baktığı Türk ocağını Cemal Paşa tutar oldu ve kenara atılan iki kişiye de bilakis hürmet etti. Suriye'yi Osmanlılaştırmak fikrine saplanan Cemal Paşa, Beyrut'taki Amerikan ve eski Fransız koleji ve liselerine benzer, modern Türk okulları açmak istiyordu. Bu okullar sırf öğretim ve eğitim üstünlüğü ile kız ve erkek Beyrut çocuklarını kendi kucaklarına çekeceklerdi. Ben o aralık İstanbul'daydım. Kumandandan Halide Hanım'la onun beğeneceği birkaç Türk terbiyecinin Şam'a gelmeleri için uğraşmalarımı tavsiye eden bir telgraf aldım. Halide Edip Hanım bir müddet düşündükten ve bir iki kişiye sorduktan sonra İstanbul'dan ayrılmaya karar verdi. Kadın hocalarla yola çıkmıştık. İdeal Kız Mektebi için, Beyrut'ta Fransızların terk ettiği bir bina ayrılmıştı. Suriye kızlarına yeni terbiye vermeye giden çarşaflı sörlerin hazırlık planlarını dinliyordum. Adana'dan ileride bir istasyonda kompartımana rahmetli Bahayettin Şakir geldi. Halide Hanım'a takdim ettim. Kendisi Bahayettin Şakir'in ismini ve ehemmiyetini biliyorsa da, Ermeni politikasında rolü ne olduğunun o güne kadar farkında değilmiş. Bahaeddin Şakir ise gene o güne kadar bu işte kendisi gibi düşünmeyecek bir Türk milliyetçisine rast geleceğini hatırına bile getirmemişti. Uzun bir konuşmadan sonra Bahaeddin Şakir trenden indi. Halide Hanım beni alıkoyarak, bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız, dedi. Aşağıda vedalaştığımız Bahaeddin Şakir ise kulağıma eğilerek, senin gibi yetişecek kıymetli gençleri, bu kadınla temas etmekten men etmelidir, diyordu. Halide Edip daha Halebe giderken, Suriye'ye muhtariyet verilmesi fikrini bize müdafaa etmişti. Bu fikrin, Lübnan'ı Konyalılaştırmakla övünen Cemal Paşa'nın düşüncesine ne kadar ters olduğunu düşünüyordum. Görülüyordu ki Halide Hanım, Beyrut çocuklarının terbiyesini küçük hemşirelerine bırakarak kendisi büyüklerin terbiyesiyle uğraşacaktı. Halide Edip Hanım, Beyrut'ta okulun şusunu busunu düzdü, ben subay, o kadın, kupa arabasına binerek, çarşıdan sofra takımları satın aldık. Bir akşam Arap çocuklarının bitlerini nasıl ayıkladığını, başka bir gün Lübnan müstakil mutasarrıfını, yolun üstünde yatan bir açı görmediği için, nasıl azarladığını dinledim. Cemal Paşa'ya rağmen, okulun içindeki kiliseyi olduğu gibi saklamaya muvaffak oldu. Cemal Paşa'ya istediği zaman çekeceği bir kılıç gibi, o göz ve hevesle baktı. Fakat Cemal Paşa'nın, sert ve dik kafası, ele sığar kabzalardan değildi. Cemal Paşa, gençlik ve yenilik akımı içinde hatırı sayılır olduğunu bildiği için, sonuna kadar Halide Hanım'ın nazına katlandı. Beyrut Okulu da gerçekten, temiz, düzenli ve eski Fransız müessesesine üstündü. Cemal Paşa da anlamadığı işi ehline bırakmak ve güvendiği kimseye her türlü yardımı yapmak meziyeti vardı. Halide Hanım'ın birlikte çalışmaya mecbur olduğu Beyrut valisi ise bomboş aklını taslayıp durur, garip bir kişiydi. Halide Hanım'ı gördükten sonra onu da okul, ilim ve teftiş merakı sarmıştı. Bir gün Beyrut Amerikan Kolejini geziyordu. Hiçbir dersten hiçbir şey anladığı yoktu. Tenkit etmeksizin, büyük bir anlayış misali göstermeksizin okuldan ayrılmakta işine gelmezdi. Akşamüstü kumandana bir marifet anlatmalıydı. Teftiş sırası Amerika'da riyazıya okumuş, gerçekten bilgin, fakat ürkek, veyimli ve bu sebepten her gördüğüne. Excellence, diye belbüken, bir profesöre geldi. Profesör en son icat aletlerinden birini, iki büklüm, yüzünde derin bir övünme gülüşü ile izah etmeye çalışıyordu. Bilginin bu çekingen tavırlarını kusurlu ve zayıf oluşuna verdi ve Beyrut abluka altında olduğu için aletin yeni gelmiş olamayacağını düşünerek, kolay bir av yakaladığını zannetti. Olmaz, olmaz, dedi. Size ve böyle bir müesseseye modası geçmiş aletler kullanmayı yakıştıramam. Amerikalı ihtiyar profesörün elinde tuttuğu silindir, canlı bir mahluk gibi zıpladı. Bilgin, tebessümünü, yediği güzel bir yemişin çekirdeği gibi YouTube morardı. Türk hocaları ise yerin dibine geçtiler. Yanlış kapı. Dördüncü ordu kumandanı, hicret eden Ermenileri bana bırakınız, Suriye içlerinde oturtacağım, diyordu. O, Suriye'de, Ermenilerin zararlı olacağı fikrinde değildi. Dördüncü ordunun esas düşüncesi şuydu, zararlı Ermeni külliyetlerini, zararsız Ermeni cüziyetleri haline getirmek. Suriye içlerine dağıtılacak Ermenilerin koyu Arapla karşı bir teminat olmak ihtimali de vardı. Çerkesler, Kürtler ve Seyir gibi. Hatta Ermenilere toprak ve ev vermek şartıyla Müslüman etmek için bir heyet bile yapılmıştı. Bu heyet bir defa benim odamda toplandı. Fakat çabuk gevşedi. Cemal Paşa'nın bu koruyucu politikasına, tabii Müslüman etmek müstesna, Halide Hanım pek taraftardı. Bahattin Şakir ve arkadaşları ise Cemal Paşa'yı suçlandırmaktaydılar. Nerede isyan olursa, Zeytin, Bahçe ve Urfa'da olduğu gibi, şiddetle tenkit edilmiş, fakat tehcir kervanlarına taarruz ettirilmemişti. Adana yolunda kafilelere hücum eden birkaç kişi idam bile edildiler. Cemal Paşa İstanbul'dan Van Harp Divanı'na gönderilen iki Ermeni milletvekilini Zöhrapla Vartekes'i kurtarmak için de Talat Paşa ile uzun yazışmalarda bulundu. "Bunları bırakınız, Lübnan'a göndereyim, hiçbir ziyanı olmaz." diyordu. Talat Paşa Zöhrap ile Vartekes'in tehlikede olmadıklarını temin ediyor, yalnız ''Bir defa mahkemeye gitmeleri lazımdır. Alıkoyamayız.'' diyordu. Kumandan son şifreyi baron otelinin alt salonunda ikisine de gösterdi. Zöhra ağlamaya başladı. Vartekes kapı önünde benim boynuma sarılmış. ''Ben neyse, fakat bu adamı göndermeseler.'' diyordu. Ve birden yüzüme baktı. Bazen içimden eski Vartekes, komitacı Vartekes başını kaldırıyor. ''Sus bre adam, ne olursa olsun.'' diyor. Sonra genç karımı düşünüyorum. Şimdiki miskin Vartekes, eski komitacının belini büküyor. İkisi de gittiler. Birkaç gün sonra Çerkeş Ahmet ve Nazım çetesinin Zöhrap'la Vartekes'i yolda öldürmüş olduklarını haber aldık. Cemal Paşa bunu hazmedemedi. Çerkeş Ahmet, mizan gazetesi yazarı, Zeki Bey'in katili olan iki fedai'den biriydi. Kudüs'e dönmüştük. Bir gün Halep valisinden, galiba Celal Bey, bir şifre geldi. Vali diyordu ki, Çerkeş Ahmet Bey ile Nazım Bey bana geldiler. Suriye'de Ermenilerin korunmakta olduğunu işitiyoruz. Anlaşılan Cemal Paşa'nın bu işe yarar bir adamı yok, bize bıraksın, haklarından gelelim, dediler. Tam fırsatıydı, Cemal Paşa hemen ikisinin de tevkif olunmasını emretti. Fakat Çerkeş Ahmet Nazım durumu kavramış olduklarından ilk trenle İstanbul'a hareket etmişlerdi. Cemal Paşa, Çılgın, Adana'ya, Afyon'a, şiddetli emirler yağdırıyordu. İki arkadaş İstanbul'a can atmışlardı. Merkez kumandanına emir verdi. Bütün mesuliyeti bana ait olmak üzere derhal bu iki adamı eşyalarıyla Şam'a yollayınız. Merkezi umumi bırakmıyordu. Talat Paşa ile şifre yazışmaları başladı. Talat Paşa nihayet, bu vesile ile onlardan da kurtulmuş oluruz, kararını vermiş olacaktı. İki arkadaş Şam'a geldiler. Fakat İstanbul'dan müdahalelerin va aracılıkların eksik olduğu yoktu. Çerkeş Ahmet ve Nazım'ın eşyaları açıldığı zaman, çantalarında kadın yüzüğü, küpe ve mücevher buldular. Harp divanının eline mükemmel bir silah geçmişti. Bu iki serserinin bir ideal için fedakarlık değil, zengin olmak için cinayet işlemiş oldukları belliydi. İstanbul'dan iltimas telgrafları yağıyor, Şam Harp Divanı'na sürat emirleri gidiyordu. Harp Divanı 24 saat içinde iki azılının idam kararını verdi ve mazbatasını Kudüs'e yolladı. Kumandanların böyle idam kararlarını önce yerine getirmek, sonra başkumandanlığa haber vermek yetkisi olduğunu yazmıştım. Zöhrapla Vartekes'in katilleri ertesi gün Şam'da asılmıştı. Çadır. Artık Gazze'de, Filistin cephesinde savaşıyoruz. Çöl, İngilizlerin elindedir. Kuyular, kanallar, portatif yollar, birus sebi, hafir, kum üstündeki bahçeler, hepsi kim bilir kaç ton altın ve gümüş, serap gibi söndü, gitti. Askerimiz o kadar az ki, yan yana siperlerde oturan iki tümenin arasında örbün gelen geçeni soyuyor. İki tarafında öldürecek adam bulamayan İngiliz tankı, bir demir iskelet olmuş, Filistin güneşi altında yanıyor. Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz. Arkasını çöle veren İngiliz ordusu ise, siperinde musluktan nil suyu içiyor. İyi asker olmayan Cemal Paşa, mükemmel levazımcılık yapıyor. Bir gün Gazze'nin şiddetli harp günlerinden birinde odasında da duramayarak dış kapının dibindeki telgrafhaneye gitti. Ordu kumandanı, telgrafta ta Adana taraflarından gelen bir benzin vagonunu takip etmektedir. Ne yedi, ne içti, bir menzil subayının bütün gayretiyle çalıştı. Ateş gibi kızgındı. Nihayet akşamüstü benzin vagonunun Şam'dan ilerlediğini öğrenerek telgrafhaneden çıktı ve bize dönerek. Büyük kumandanların harp zamanı soğukkanlı olmasını tavsiye ederler, fakat elde değil, diyordu. O sırada Enver Paşa ve maiyeti gelmişlerdi. Hep birlikte cepheye doğru gittik. Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk. Akşama doğru bilmem ne geçti, fakat hiç kimse ne baş kumandanının, ne ordu kumandanının çadırına yaklaşamıyor. Bizden uzakta iki çadır, dargın ve somurtmuş duruyor. Ara sıra bir rüzgar, ikisinden birini kıpırdattığı zaman bir haber gelecek, bir vaka olacak diye bekliyoruz. Enver'in çadırı ile telgraf çadırı arasında sık sık bir subay gidip geliyor. Çöl gecesi, mehtap gibi ışık veren yıldızlarla aydınlık, iki çadırın dargın profili üzerine çöküyor. Bir aralık, subayın bilmem kaçıncı gidişinden sonra, Enver'in çadırında bir kımıldanışı oldu, çadır bezi dalgalandı, söndü, kabardı ve bu hareket, bir rüzgar denize dalga sirayet ettirir gibi, Cemal Paşa'nın çadırına geçti. Hepimizin içi açılmıştı, çadır profilleri uzamış, genişlemiş, yayılmış ve gevşemiş gibiydi. Enver ve Cemal Paşalar, karşılıklı, çadırlarından çıktılar birbirlerine yaklaştılar. Enver Paşa elinde tuttuğu bir kutuyu açtı ve içinden bütün çöl gecesine akseden bir pırıltı çıktı. Cemal Paşa'nın göğsüne Muras'a bir nişan takılıyordu. Dördüncü Ordu Kumandanı, bu nişanın başkumandana verildiğini duymuş ve kendisinin unutulmuş olmasına kızmıştı. Başkumandan telgrafla saraydan bu müsaadeyi aldığından, Şimdi kendi mücevherini arkadaşı Bahriye Nazırı'nın göğsüne takıyordu. Bütün çadırlarda, bir orkestra gibi, ahenkli sevinç dalgaları uyandı. Barışmışlardı. Gazze'den, derin derin top sesleri geliyor. İngiliz gülle ve bombaları Osmanlı İmparatorluğu tacını parçalıyordu. Bu bir damla elmasın hikayesi. Bir müddet sonra Enver Paşa, birinci ferik olmuştu. Bu da dördüncü ordu kumandanı için ağır bir darbeydi. Beyrut valisi ile Cemal Paşa arasında ne geçti bilmiyorum. Fakat ertesi günden itibaren kumandana her taraftan birinci ferikliğini tebrik telgrafları yağmaya başladı. Cemal Paşa güç durumdaydı. İstanbul'a yazdı, ne diyeyim, olmadım diye yazsam küçük düşerim, cevap versem, olmadım ki, yazayım. Diyordu. İki gün sonra Enver Paşa, Cemal Paşa'nın birinci ferikliğini tebrik ediyordu. Bu da iki santim sırmanın hikayesi. Altın ve odun. Ben Suriye'ye kağıt para ile gitmiştim. Hayat, Şam gibi büyük şehirlerde bile, küçük Anadolu kasabalarında olduğu kadar ucuzdu. Bir gün, Suriye posta telgraf müdürlerine, ufaklık gümüş ve maden paraları toplayınız, diye bir emir geldi. Bu emir, Arap memurlar ağzından daha o gün dışarıya sızdı ve Türk kağıdı birdenbire itibardan düştü. Bize hiç isyan etmemiş havran aşiretlerinden birine buğday satın almak için birkaç kişi gönderildiğini hatırlarım. Subaylar ve şeyhler pazarlıkta uyuştular. Fakat buğdayın kağıtla ödeneceği söylendiği zaman, şeyhler izin alarak bir çadıra çekildiler, uzun uzadıya konuştular. Kararları şuydu, biz devletimizi severiz. Padişah ve halife kuluyuz, onun için kağıt parayı reddetmek istemiyoruz. Eğer 1 liralık kağıdı 100 paraya verirseniz kabul edeceğiz. Bulday, ot, deve ve tekmil hizmetler Suriye'de bütün harp müddeti hep altınla ödenmiştir. Bir gün, rayakta bir tren kazası olmuştu. 400 kadar yolcu, çünkü o zamanlar sivil servisi pek seyrek olduğundan trenler basamaklarına kadar dolu idi, ölü, yaralı, yarasız hat boyuna döküldü. Bütün bu yolcuların üzerlerinde bilete yetecek kadar kağıt paradan gerisi, hep gümüş ve altın idi. Ordu ve hükümet, hepimiz aylıklarımızın bir kısmını altın alırdık. Kağıt para yalnız devlet alışverişinde faydalı ve karlıydı. idi. Başka bir gün Havran'daki dürzi şeyhlerini Şam'a toplamıştık. Birinci sınıf şeyhlere nişan, ikinci sınıfa hilat, üçüncü sınıfa 5-10 altın para verilecekti. Anam resmi kaldırıldığı için aralarında ortaklaşa isyan sebebi kalmayan dürzileri göğüslerinden, sırtlarından ve keselerinden büsbütün devletle bağlamak istiyorduk. Ordu kumandanlarının, padişah adına, üçüncü rütbeye kadar nişan verebilmek haklarıydı. Şeyh Esad dua ederek bir ihtiyar yüzbaşı nişan, bir yaber hilat, bende para veriyorduk. Büyük şeyhlerden biri üçüncü mecidi nişanı boynuna takılırken, gözü altında, Kurdelayı eliyle itti ve sarı külçeleri göstererek, ondan isterim dedi. Büyük harpte Osmanlı hazinesinin büyük bir kısmını çöl ve örbün yemiştir. Fakat gitgide daralıyorduk. Cemal Paşa'nın müşavirleri arasında bir de maliyeci vardı. Belki onun tavsiyesi üzerine bir gün bir emir çıktı. Kağıt ve altın birdir. Böyle kabul etmeyenin sürgünden ipe kadar, derece derece ağır cezaları vardır. Trenlerimizi odunla işletiyorduk. Hatta Filistin zeytinlerini bile lokomotif ocaklarında yaktığımız olmuştur. Suriyeliler kağıt ve altının bir olduğu emrini kabul ettilerse de, odun ve her türlü ordu müteahhitliğinden vazgeçip bir kenara çekildiler. Demiryolu servisi durmak üzereydi. O zamanlar odun işlerini idare eden Şam Valisi Tahsin Bey, daha iyi hatırlayabilir. Fakat galiba az bir müddet sonra kağıt para ile şu kadar, Altın para ile bu kadar diye bir odun fiyatı koymaya ve kendi imzamıza kağıtla altın arasındaki farkı ilan etmeye mecbur kalmıştık. Hele çöl bedevilerinin altın ve kıymetli taştan başka dinleri yoktu. Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi. Şeyh size kim olduğunuzu sorar, İngiliz misiniz? Yaşa İngiliz. Türk müsünüz? Yaşa Türk. Siz vereceğiniz nişan veya altını hesap ediniz. O dakikada beklediğiniz iş yapılmıştır. İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan Bedeviler, dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı. Harp cephelerinin ta ortalarında saklanarak, kaçan tarafın ganimetlerini yenmiş olanlardan daha önce toplamak için hayatlarını tehlikeye atanlar az değildi. Büyük bozgundan sonra Şam istasyonunda bırakmaya mecbur olduğumuz en son vagonun bile içi mecidiye doluydu. Bir suvare. Kudüs'te çok kalmıştık. Şimdi Lübnan dağlarına ve Beyrut'a gidiyoruz. İçim deniz için yanıyor. Hiçbir zaman mavi sudan bu kadar uzaklaşmamıştım. Kudüs, haham, papaz ve hoca karışık, kuru ve somurtkan bir şehirdir. Beyrut'un bize o kadar öbülen serbest sosyetesi ve Lübnan kızları, gençlerimizin gözlerinde tütüyor. Şimendifer Lübnan sınırlarına girdiğimiz zaman, yeşil koruların ve zengin villaların mesut görünüşü altında, Suriye açlığını gördük. Atılmış portakal kabukları üstüne üşüşen şiş karınlı çocuklar, ekmek artığı kemiren iskelet kadınlar, ilk defa burada bize cephe gerisinin ıstırabını haber verdi, bir tarafı alabildiğine boş deniz, bir tarafı alabildiğine boş çöl, ikisinin arasında dar ve uzun bir dehliz ve bu dehlizin üst ucunda bir ordu var ki, Halep'i, Hamay'ı, Humusu gerek ve havranı yiyor. Buğday yetiştirmeyen Lübnan ve Beyrut aç, Kudüs yarı aç. Beyrut'un önündeki deniz, sonsuz bir su çölüydü. Bu esmer ve alımlı şehir, abluka zindanı içine hapsedilmiş olanların en zahmet çekmişidir. Bu sefer, diyorlardı, Beyrut mükemmel bir suvare hazırlıyor. Ve kulağımıza eğilerek, kim bilir ne güzel kadınlar göreceğiz. Kumandan kendi evine, biz basul oteline yerleştik. Gemisiz rıhtımın rahat ve ferah taraçalarında akşamüstü Arap sazı çalıyor, ılık bir rüzgar sarı yollu ipek entarilerin yırt maçlarını açıyor ve daha ılık bir zevk havası, hamam nemi gibi iliklerimize işliyor. Geç vakit, suvarenin verileceği büyük konağa gittik. Bütün bahçelerden Arap gırflağının yumuşak yelellisini işitiyoruz. Yollarda sarı ve zayıf halk selama duruyor. Bir gün kurmay başkanı bana demişti ki, Suriye'de bizim ne kadar temelsiz olduğumuzun en iyi misali nedir, bilir misiniz? Yüzüne baktım. Şu 8 yaşında çocuğun korkudan, bana selam duruşu. Ağır ve baharatlı Suriye büfesi, en iyi yemişler ve sert zahle rakısından ren şarabına kadar türlü içki ve hepsi güler yüzlü Hristiyan ve Müslüman Beyrut kibar halkı, bunlar da başka türlü levantenler, beyoğlu, Ermeni ve Rum kadınlarının başka türlü frenkleşmişleri. Arap boğazında adalanan Galata Fransızcası ve Parisli artistlerin turnelerinden kalma vaudeville esprileri. İçki ve zevk su gibi akıyor. Kumdan ve Kudüs taşından gelmiş olanların sert sinirleri, çözülür gibi oluyor. Ortalık ağrırken bir arkadaşımla, yorgun adımlarla konaktan çıktık. Otele gitmek için iç sokaklardan dolaşmak lazımdı. Bir aralık ilkilip durdum. Bir kuyunun içinden gibi. O kadar derin, bir ruhun içinden gibi, o kadar acılı bir inilti dalgası geliyor. Sokak inlemektedir, Büs bütün aç, bir parça ağaç kışrı ve bir kuru portakal kabuğu bile bulamayan, karınları bağırsaklarının içine karışmış, sürüne sürüne kaldırım üstüne çıkan insan iskeletlerinin son iniltisini dinliyorduk. Kani, Kani! Yanımızdan bir çöp arabası geçti, kenarından bir kol sarktığını gördüm. Belediye ölü ve can çekişenleri topluyordu. Gün doğmadan sokağı susturmak lazımdı. Süpürüntü maşası ve ölüm, el ele Beyrut'un hazin sabah tuvaletini yapıyorlar. İçkiyi, kadın gülüşünü, elektriği, hepsini, bütün Beyrut ve harbi kusmak istedim. Ölmekte olanların katili olan bir adam gibi, beni tutacak olan kolun ne taraftan uzanacağını düşünerek, şaşkın duraklamıştım. Yatağıma girdiğim zaman, içimin üzüntüsünü, elimi karnıma basarak dindirmek istiyordum. Bana harbin açık yüzü işte o Beyrut sabahı alaca aydınlığında göründü. Vizrua, Cemal Paşa, hükümetin hemen bütün nazırlıklarının vekili gibi bir şey olduğundan, karışmadığı hiçbir iş yoktu. Onun için karargahında kendine yardım eden yerli ve yabancı uzmanlar eksik olmamıştır, eski eserler ve şehircilik uzmanı bile vardı. Biri Berlin Müzeleri Müdürü Profesör Wigent, öteki Roma Akademisi üyelerinden İsviçreli Profesör Çürür idi. Almanlar harpten sonra imparatorluğu sömürgeleştirmeyi düşündükleri için en kuvvetli kimseleri yedek subay olarak aramıza göndermişlerdi. Öyle sanıyordum ki, Anadolu ve Suriye için en iyi incelemeler bu Almanlar tarafından yapılmıştır. Cemal Paşa'nın hüneri bu ihtisaslardan istifade etmekteydi. İhtisası onun kadar iyi kullanan ve verimleştiren devlet adamına pek az rast geldim. Yazık ki bütün eseri, şimdi bizim olmayan topraklar üstünde kaybolup gitmiştir. Filistin bozgunundan sonra, hususi bir trenle İstanbul'a dönerken, ancak o zaman, Cemal Paşa, Anadolu'nun fakir topraklarına bakarak, keşke buralarda vazife almış olsaydım, demişti. Fakat 1914'te Cemal Paşa'nın imparatorluğa imanı kuvvetliydi. Suriye ve Filistin'i Osmanlılaştırabileceğine şüphesi yoktu. Haydar Paşa istasyonunda, eğer Mısır'ı almadan dönersem, diye şimdi tekrar etmek istemediğim nutku hatırlardadır. Şehircilik diye bir ihtisas olduğunu ve bir planın ne demek olduğunu Çürher'den öğrenmiştik. Gene Çürür, Vedat ve Kemal Beylerin Türk mimarisi diye ortaya attıkları üslup için beni uyandıran adam olmuştur. Cami kemerli bir hana veya çeşme pencereli bir eve bakarken, nasıl tahammül ediyorsunuz, dedi. Türkler kadar Bani bir milletin cami mimarisi, çeşme mimarisi, türbe mimarisi olur da, ev, bahçe ve han mimarisi nasıl olmaz? Cemal Paşa Rumeli hisarını tamir ettirerek deniz müzesi yapmaya karar verdiği zaman, bir komisyon toplamıştı. Komisyondaki Türklerin kararı hisarın eski külahlarını geçirerek, ona ilk manzarasını vermekti. Çürür, isyan etti. Hisarı tamir edeceksiniz, uğraşacaksınız ve para sarf edeceksiniz, eğer ondan sonra boğazdan geçen bir yolcu, sanki tamir edilmiş ne olmuş? Derse, bu işe memur ettiğiniz mimarın en büyük şerefi bu olacaktır. Hisarları külah giydirmekten kurtaran Profesör Çürür olmuştur. Çürür, Şam ve Beyrut için birçok planlar yaptığı gibi, İstanbul tarafı içinde sandıklarla projeler hazırlamıştı. O da Profesör Yansen'in fikrindeydi, İstanbul'un kıymeti İstanbul tarafıdır ve en bozulmamış yaka odur. Bu yaka kurtarılmak için zaman geçmiş değildir. Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır. Tanael bu çiftliklerden biridir. İş adamı olduğu için, bürokrasiyi ve memur kafasını iyiden iyiye kırmıştır. Bir vakitler ordu müesseselerinde bütün müracaatların 24 saatte hallolunması emrolunmuştur. 24 saatte herhangi bir işi bitiremeyen memur, kendi büyüğüne sebebini söylemeye mecbur olduğu gibi, müracaat sahibi, amirin kapısını vurup işinin bitirilmediğini haber verebilirdi. Esaslı yollardan biri yapılacaktı. Yolun belli bir zamanda bitmesine lüzum vardı. O zamanlar Lübnan'da oturuyorduk. Cemal Paşa, Şam Valisi Hulusi Bey'e, eski Nafiya Nazırı, mühendis, bu tarzda emir verdi. Hulusi Bey, fenden imkan yoktur. Diyor ve bu imkansızlığı ispat etmek için baş mühendisi yola çıkardığını yazıyordu. Baş mühendis ayın sofraya geldi, koltuğu çanta ve dosya doluydu. Bu yığınlarca kağıt ve cetvel yalnız bir şeye yarayacaktı, orduya lazım olan yolun ordu için lüzumlu olduğu zamanda yapılamayacağını ispat etmek. Baş mühendisi kumandanın yanına ben götürmüştüm. Kendinden pek emindi. Fakat daha kapıdan girer girmez Cemal Paşa, suratı astı. Şimdi koltuğunuzun altında ne varsa, hepsini şu masa üstüne atınız, dedi. Mühendis şaşırdı. Hepsini, hepsini, son kağıda kadar. Ve şimdi karşımda durunuz. Gözlüklü mühendis, boş kollarıyla dikili kaldı. Size yalnız şunu emrediyorum. Bu yolun o tarihte bitmesi için ne kadar paraya, ameleye, kazma ve küreye ihtiyacınız vardır? Gidip dairelere haber vereceksiniz ve doğru şama hareket edeceksiniz. Yol o tarihte bitmezse, sizi son taşların atıldığı yerde idam ettireceğim. Baş mühendisin idam edilmediğine tabii şüphe etmezsiniz. Yol, saati saatine bitti. Bugünkü okurlar bu idam sözüne şimdi hayret edeceklerdir. Büyük harpte öldürmek, astırmak, vurdurmak sözleri 5 lira ceza gibi hafif kıymetler almıştı. Bir gün Beyrut'ta bir telgrafçının önüne, bir dakika geciktiren, idam olunur. İhtarlı, doğrudan doğruya, yahut transit olarak, bir tomar telgraf yığılmış olduğunu ben görmüştüm. Bu adamın bin parça edilmesi lazımdı. İfratlar bırakılırsa, bürokrasiye karşı her türlü şiddet benim hoşuma gider. Bürokrasi bilhassa bizde tembelliği, kararsızlığı, kafasızlığı, kötü niyeti, bilgisizliği meşrulaştırmak demek olmuştur. Cemal Paşa'nın hüküm ve nüfuzu arttıkça dedikodularda çoğaldı. Kumandan her cuma günü selamla gider ve alayını, adeta, halife alayı gibi zengin ve gösterişli tutardı. Başka törenleri de pek şatafatlıydı. Acaba isyan ederek krallığını mı ilan edecek, gibi rivayetler bu yüzden yayılıyordu. Bir aralık, ittihatçı liderlerden ve Talat Paşa'nın yakını İsmail Can Bulat bir teftiş seyahati yapmaya bile kalktı. Cemal Paşa kendisini geri çevirtti. Cemal Paşa yolsuzluk yapmazdı. Fakat ihsanları da boldu. Mesela hatırı sayılır ziyaretçilerine İstanbul'a ipekli kumaş götürmek izni verirdi. Herkes işlerin iç yüzünü bilmediğinden, düşmanları bundan faydalanarak Cemal Paşa'nın ticaret yaptığı dedikodusunu bile çıkarırlardı. Cemal Paşa'nın o sıralarda yazdığı pek sert mektuplar sonradan yayımlanmıştır. İsmail Can Bulat'a yolladığı mektupta diyor ki, bana gayet mevsuk olarak haber verdiler ki, sen bazı mahfilde benim ipek meselesi alışverişinden komisyon aldığımdan bahsediyormuşsun. Evvela bu komisyon almak meselesi katiyen yalandır ve onu zannedenler ve söyleyenler ancak alçaklar olabilir. Saniyen ben kabahatleri yalnız aldıkları emri ifa etmekten ibaret olanların değil, namus ve şerefime alçakça tecavüz edenlerin kafalarını patlatmak için tabancasını istimal etmesini bilenlerdenim. Seninle aramızdaki rabıta ve münasebetleri bugünden itibaren kamilen kırmış olduğumu beyan ederim Cemal. Talat Paşa'ya yazdığı mektubun şu parçaları da Cemal Paşa'nın en yüksek nüfuzlara karşı dahi sesini ne kadar yükseltebildiğini gösterir. Bana haber veriyorlar ki, siz Mahud İpek meselesini yine bana karşı vasıtayı müdafaa ve tahaffuz olmak üzere ortaya atmış ve tufeylileriniz vasıtasıyla İhvan ve Rüfeka meclislerinde alenen mevzuu bahsettirmek cüretine kadar ileri gitmişsiniz. Ben size, şurasını açıkça söyleyeyim ki, artık sizin yaptığınız haddi marufu çoktan aştı. Ve size karşı sille-i uzatmaya beni mecbur etti. Bu mektupta eski hikayeler de deşilmektedir. Vaktiyle Mahmut Şevket Paşa öldürüldükten sonra bazı ittihatçılar, Talat'ın yeni hükümete dahiliye nazırı olarak girmesini istememişler. Cemal Paşa'nın nazırlığını tercih etmişler. Sonra Talat, Cemal Paşa ile yeni sadrazamın arasını açmış. Harbiye nazırlığına onun getirilmesi için uğraşmış. Daha sonra Almanlarla yapılan ittifak, Cemal Paşa'dan saklanmış. Nihayet Mısır Fethi bahanesi ile Cemal Paşa İstanbul'dan uzaklaştırılmış. Bunlar hep Talat'ın oyunlarıymış. Hatta Talat demiş ki, canım, Mısır Fethi olmazsa bile Cemal Paşa'ya şehit olur, yahut ordusu berbat ve perişan olunca beynine bir tabanca sıkarak bizi kendinden kurtarır. Bunlar o zamanki liderler arasındaki gizli husumetleri göstermek bakımından ilgilendirici. Yalnız birinin hakikat olmasını isterdim. Keşke Enver yerine Cemal Harbiye Nazırı olsaydı. Birinci Dünya Harbi'ne girmezdik ve batmazdık. Kanun, Efendimiz kanunu getirdim. Ne kanunu? Bir mesele için emir buyurmuştunuz. Halbuki elimizdeki kanun sarihtir, bu mesele emriniz gibi halledilemez. Yaverine dönerek, bana bir müsvedde kağıdı getiriniz. Ve hemen Harbiye Nazırlığına müstasıl bir telgraf, şu numaralı kanunu hemen bu şekilde değiştirerek bana metnini müstasıl telgrafla bildiriniz. Bir kumaş bile bu kadar kolay ısmarlanmaz. Yukarıda bürokrasiden şikayet etmiştim. Bütün şikayetler doğru olabilir. Fakat Büyük Harp'in kanun kafası, bürokrasi kadar zararlıydı. Meşhur Kavur. En fena çember, en iyi antiçemberdan daha iyidir, demiş. En fena kanun, en iyi kanunsuzluktan daha iyidir, denebilir. En doğrusu kanunun iyi yapılması olduğuna şüphe yoktur. Kanuna güvenlik ve saygısı olmayan yerde zarar o kadar büyüktür ki, hiçbir fena kanun, memlekete o kadar ziyan vermez. Cemal Paşa Boyacı köyündeki yalısındaki son günlerinden birinde, Bir şey yapmak istiyorum, kanun karşıma çıkıyor. Kanun nedir? Ben yaptım, ben bozarım. Bu Enver'in bir sözünü hatırlatır. Yok kanun, yap kanun. Der ve anlamayanlara izah ederdi. Yaparım olur, bozarım olmaz. Beyrut'un büyük bulvarının açılmasına kanun yolu ile imkanlar yok değildi, fakat pahalı olacaktı. Azmi Bey bir silindir gibi mahallelerin ve arsaların üstünden geçti ve yolu açtı. İzmir valisi Rahmi Bey, Konya valisi Muammer Bey de öyle yaptılar. Hepsi geniş, düzgün ve güzel yollar, fakat, mülkiyet hakkı nerede? Bir taraftan mülkiyet hakkını kitapta sıkı sıkı tutarak öbür taraftan kola kazmaya kuvvet mahalleler yıkmaktansa, en sert sosyalist kanunları çıkarıp mülkiyet hakkını tadil etmek ve boş arsalar meselesini halletmek daha doğru değil midir? Büyük Harp'te şahıs ve mal güvenliği sıfıra düşürülmüştür. 1916'da bir müddet için gelmiş olduğum İstanbul'daki şahıs güvensizliği, mütarekedeki güvensizlikten farklı değildi. Suriye'de bu güvensizliğin en canlı misalleri sürgünlerde olmuştur. Ermeni tecrü için yapılan kanundan 4. orduda istifade ederek zararlı gördüğü kimseleri ve aileleri harp sonuna kadar nefyetmek usulünü tutmuştu. Her gün vilayetlerden, mutasarrıflıklardan teklifler alırdık, şu aile muzırdır, münasip bir yere nefret müsaade buyurulması rica olunur. Cevap formülü son derece basit idi, ...enef yolunması. Münasiptir. Yalnız kasaba ismini açık bırakıyorum. Erzincan'dan Bursa'ya kadar beğendiği yerin ismini koymak kumandanın elindeydi. Bunun önemi olmadığını sanmayınız, Konya ve Bursa'ya gidenler, harp sonunu görmeye muvaffak olmuşlardır. Büyük harpte karadan, kışın Erzurum'a gidip harp sonuna kadar bekleyebilmek biraz güç idi. Kurmay Başkanı Ali Fuat Bey'in, Erden, en kızdığı şey, işte bu nefiler idi. Bir gün, ben gene bir cevap formülü yazmıştım. Ali Fuat Bey müsveddenin altına F işaretini koyduktan sonra, kumandana götürecektim. Kağıdı okudu ve bana dönerek, ''Niçin ille böyle yazıyorsunuz?'' dedi. ''Şüphesiz ben ancak adet olanı yapabilirdim. Bakınız'' dedi, ''Bu cevap şöyle de yazılarak kumandana götürülebilir.'' Ve bu tedhiş artık yeter, manasına bir müsvedde yaptı ve bana, el yazınızla hazıp kumandana veriniz, dedi. Dediğini yaptım. Cemal Paşa, kıpkırmızı, hiddet kesildi. Nasıl böyle cevap yazabilirsin? Kurmay Başkanı'nın emri olduğunu anlattım. Müsveddenin altına, benim mesuliyetim altında cereyan eden siyasi işlere karışmaktan herkesi men ederim, gibi bir ihtar yazdı ve, siz bunu kendisine veriniz. Dedi. Onu da yaptım. O gün, El Şark gazetesi açılış törenine gidecektik. Ali Fuat Bey odasında kapalıydı. Cemal Paşa biraz bekledi, ısrar etmedi ve gittik. Dönüşte Ali Fuat Bey'in beni çağırdığını söylediler. Benimle Cemal Paşa'ya bir istida yolladı. Aklımda kaldığına göre, istidanın hülasası şuydu, size hizmet edecek maddi, manevi hasretlerden mahrum olduğum için tekaüt edilmemi rica ederim. Kurmay Başkanının o günlerde geçirdiği ıstırabı bilirim. Sonraları siyasi kağıtları artık hiç görmedi. Doğrudan doğruya kumandanlarla temas ederdim. Bunun Cemal Paşa üstünde bir tesiri kaldığını zannediyorum. Lübnan'dan nakli olunması istenen bir ailenin dosyası yanımızda olarak Lübnan'a gitmiştik. Kumandan, "Cevabı Lübnan'da veririz." diyordu. Mutasarrıfın yanında ailenin oradaki evrakını istetti. Bu aile bir köyde otururmuş. Mutasarrıf, kumandanın havale ettiği şikayeti kaymakama, kaymakam nahiye müdürüne, o da yerli bir jandarma çavuşuna havale etmiş. Jandarma çavuşu ne dediyse, havale üstüne havale, kumandana kadar o cevap gelmiş. Cemal Paşa, mutasarrıfa, insaf ediniz, dedi. Ben Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanı, bir aile hayat ve mematı hakkında bir Lübnanlı. Jandarma çavuşunun arzusu ile karar vereyim. Fakat bu havalelerin içine karışan garazlar, kinler, hınçlar ve öçlerin yüzlerce kurbanı Anadolu içlerinde senelerden beri çürüyüp durmaktaydı. Ben şark kanunsuzluğunu murat ediyorum. Belki fikir sistemlerinin ve bu sistemlere göre kurulacak yeni düzenlerin esaslı düzen tasfiye ve kuruluş savaşları demek olan devrim idareleri bununla mukayese edilemez. İttihat ve Terakki'nin ne başı boş ne de bağlı devirlerinde, ya anarşinin, ya şahsi istibdadın çilelerini çektik. Hiçbir vakit belli bir fikir ve düzen sisteminin mütekeniz hüküm ve nüfuzunun ne olduğunu onlarda görmedik. Konak ve konuklarımız, Anadolu'da çadır ve siperin köy ve kasaba evlerinden daha rahat olduğu cepheler vardı. Almanya'da ise en iyi yemek yiyen yer, cepheydi. Bizim yalnız mevsime göre değil, mevsimin her gününe göre seçip gideceğimiz karargahlarımız olduğunu söylemiştim. Kudüs'te Alman Sanatoryumunda, Şam'da ya Victoria Otelinde, Yasalihiye Köşklerinde, Halep'te Baron Otelinde, Lübnan'da Sofar Otelinde, Beyrut'ta Basul Otelinde kalırdık. Onun için cephede pek az otururduk. Lübnan'a kar yağdığı zaman, otomobille yarım saatte inilen Beyrut şehrinde baharların en güzeli vardır. Beyrut bir cehennem gibi yandığı vakit, 1-2 saatte çıkılan Sofar'da İstanbul Nisanı'nın serin sabahları bulunabilir. Şam, baharlar cennetidir. Kışın Kudüs soğumaz. Şam'ın Barada ırmağı, Zahle'nin dağ yolları, gün batısının en güzel göründüğü Sukulgarp, Kudüs'ün kemerli ve dar sokakları, Beyrut'un kumsalı, Suriye'de bulunmuş olanların gözlerinde tüter. Karargahımızda birçok hatırı sayılır misafirimiz olmuştur. Lübnan'dayken Marunilerin Allah gibi tapındıkları patriklerini otele getirmek büyük bir hadiseydi. O, hiçbir zaman manastırdan çıkmış değildi. Nihayet bir gün, Cemal Paşa'nın ayağına geldi. Başkasının kaşığını kullanmadığı için kendi kaşığını, başkasının havlusuna el sürmediği için kendi havlusunu ve diğer ufak tefek eşyasını çantalara koymuştu. Marunilerin de olsa, otomobile binmiş bir tanrı görmek meraklı bir şeydi. Badiyelerde oturan aşiretlerin şeyhleri, kurnazdırlar. Ne kadar güven verirseniz veriniz, baba oğul bir arada gelmezler. Nuri alan gelirse oğlu Nevvaf çölde kalır. Lübnan'da Nevvaf'ı misafir etmiştik. Şam ve Bağdat arasındaki sonsuz çölün büyük bir parçası Ruvali aşiretinin hükmündedir. Nevvaf ve babası orada hükümdardırlar. Bu genç ve güzel adam, şehirleri, kavukları ve nedimleri ile beraber geldi. Birkaç gün karargahta kaldı, bir gün kendisine karadan ve çöl ortasından Bağdat'a gitmek zor olup olmadığını sordum. Size bir yıldız göstereyim, bir de mühürlü kağıt vereyim, hecine bininiz, on gün, on gece gidersiniz, dedi. Tepenizde bir yıldız, elinizde bir kağıt, on gün, on gece tek başınıza bütün çöl. Nevvaf'ın dediği doğru fakat mühürlü kağıdınızı mesela başka bir aşiretin adamları görürlerse, hemen değerinin değişeceğine şüphe yoktur. Ruvale Bedevisi için ölüm fermanıdır. Aşiretlerin çölünde Nevvaf'ın göstereceği yol yıldızından başka, bir de aman yıldızı vardır, altın. Altın kuma atıldığı zaman sesten başka her şey verir. Nevvaf öğleye kadar odasında kaldıktan sonra, sakalı düzgün, yüzü dinç ve peşinde üç kölesi ile bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde hasır bir iskemleye otururdu. Elinde tuttuğu karanfile karşı, zencilerin, iki büklüm, onu yemek vaktine kadar güldürecek nasıl nükteler yapabildiğini merak ederdim. Kısa ve kirli gülüşlerine kadar, hepsi tabii ve üslupludur. Nevvaf, günde yalnız iki defa gülünç olurdu, sofradayken, elinde çatal yan gözle yanındakilerin taklidini almaya çalıştığı zaman, çöldeki çadırında şüphesiz hiç gülünç değildir. Orada Allah'tan sonra o gelir. Kötülük edeni öldürür veya ayetlerin emrettiği cezalardan birini verir. Birbirlerini dava etmiş olanların, onun karşısında, hutbe ve kasidelerle kendilerini müdafaa etmeye hakları vardır. Çölde ahşap olmadığı için yalnız bir yerde idam tahtası yapıldığını işitmiştim. Mahkumlar bu tahtaya rastlandığı vakit öldürülmek üzere çadırlarda saklanırmış. İdam, dizlerine kadar bu tahtaya sıkıştırıldıktan sonra, törenle kesilmektir. İdam günleri çölün bayramlarıdır. Misafir gelen havran şeyhlerinin bir kusurları vardır, girdikleri odadan keskin sakal kokuları bir hafta kadar çıkmaz. Dürzi sakalının rengi kınaya, kokusu sirkelenmiş tarçına benzer. Bir gün, ikisine de nişan ve altın vermek için çağırdığımız kardeş şeyhlerle konuşup ayrıldıktan sonra, büyüğü yalnız olarak yanıma geldi ve kulağıma, ona daha az verirseniz olur, dedi, çünkü nüfuzu ehemmiyetsizdir. O çıktıktan sonra, küçüğü odama girdi, daha ziyade kulağıma eğilerek. Ona vermeseniz de olur, dedi, çünkü hiç nüfuzu yoktur. Bizim karargahımızı ürküten misafirler, çölden, badiyeden, saltadan, ammandan gelenler değildi. Berlin'den gelenler idi. Von der Golch, tehlikesizce Bağdad'a doğru geçti. Falkenhayn'i Kudüs'te tereddütle karşılayışımızın sebebi varmış. Nevvaf, Cemal Paşa'nın bir çıkın altınını alıp gitmişti. Falkenhayn bilakis altın getirmişse de, Cemal Paşa'nın topunu, tüfeğini ve kumandanlığını aldı. Cemal Paşa'nın ilk kederinin haklı olmadığını sanırım. Çünkü Suriye'nin eski Alman orduları başkumandanına hazırladığı hediye, kimsenin heves edeceği bir şey değildi, bozgun. Çadır Devleti Arabistan ve Irak çöllerinde yarı bağımsız şeyhlikler ve emirlikler olduğunu bilirsiniz. Bunlar, oturulan toprakla deniz arasındaki boşlukta hüküm süren devlet taslaklarıdır. Şeyh ve emirlere denizden İngiliz altını ve karadan Osmanlı altını gider. Gelir kaynaklarından biri de, gaz diye dinleştirilmiş baskın ve yağmalardır. Suriye ve Hicaz tabloları arasında bu çadır devletlerden birinin hikayesini anlatmalıyım, bu, bir emirliktir. Emir'in ismi Suud'dur, yukarı Necid'de oturur, tahtı hayildir. Sultan Hamid zamanından beri İstanbul'da Reşit Paşa isminde bir elçisi bile vardı. Büyük harp başladığı zaman, hemen hemen yüzyıldan beri bağımsız idiler. İçlerinde 20 yıl, 24 yıl, 27 yıl hüküm sürmüş emirler sayılabilir. Emir'in siyasi vazifesi, İbn-i gücendirmemek, Hicaz şeriflerinden hediye almak, Osmanlı hazinesinden altın çekmektir. Hail, 5-6 bin kişilik bir kasabadır. Etraftaki hurmalıklarda oturan taşralı halkının yekunu da 4-5 bin kişiyi bulur. Emirliğin hazar kuvveti 17 yaşından 50 yaşına kadar kadınlı, erkekli bin kişidir. İçlerinden 600 kadarının eli silah tutar, ötekiler kahvecilik, seyislik gibi hizmetlere bakarlar. Sefer kuvveti her zaman değişir. Bedeviler. Hay ile yakın ve toplu mudurlar, yoksa uzakta mıdırlar? Düşman kabileleri yakında mı, uzakta mıdır? Emir'in gazvesi menfaatlarına uygun mudur, değil midir? Eğer Kuzey ve Orta Necid'de gazve yapılacaksa, Emir 3000 kadar silah bulabilir. Eğer Taif ve Mekke gibi aykırı ve yabancı yerlere gidilecekse, Bedevilerin birçoğunu yerlerinden kımıldatmak imkansızdır. Bedevi, gerideki yurdunu 15 günden fazla boş bırakmak istemez. Baskın, vurgun, yağma, hepsi kısa bir zamanda bitmeli, herkes payını alıp çadırcığına çekilmelidir. Emir'in bayrağı altında toplananlar şunu da soruşturdular, bir takım aşiretler vardır ki, hayırlileri gördükleri zaman kaçarlar, mallarını bırakırlar. O zaman gaz ve deve, koyun ve çadır toplayıp sürmekten ibaret kolay bir iştir. Eğer hedef sert bir kabile ise bayrağın etrafında kalabalık az olur. Hayilde halk üç sınıftır, asiller, melezler, köleler. Asil olanlar dışarıya kız verip almazlar, bunlar için sanat sahibi olmak ayıptır. Melezler ak kadınlarla, kölelerden çıkmış olanlardır. Kalaycılık, kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir. Köleler alınıp satılan zencilerdir. Hükümet, kadı dedikleri bir şeyhten ibarettir. Nikah, miras, katil, hırsızlık gibi, vakalar ona verilecek rüşvetlerle hallolunur. Aşiretlerin bulunduğu çöller içine henüz paradan büyük Allah girmemiştir. Para uğruna yapılan her şey, Allah uğruna yapılmış gibidir. Emir, genç ve iyi bir adamdır. Fakat bir yandan büyük anası Fatma'nın, öte yandan Reşit Paşa'nın telkini altındaydı. Fatma, Necid Katerina'sı diye şöhret bulmuştur. Sevmediği bir adamı parça parça kestirerek köpeklere yediren bu kadındır. Hicaz isyanı oluncaya kadar biz bu emire ve adamlarına uslu dursunlar diye para veriyorduk. İsyan olduktan sonra Hicaz hattına gelsinler, hattı tutsunlar ve şerif kuvvetlerini sıksınlar diye altın yolladık. Bütün altınlarımızı birkaç kişi aralarında paylaşıp aylar ayı yola çıkmadılar. Emir partisinin hem İngilizler, hem şerifler, hem de Osmanlılarla hoş geçinmekten, sonunda kim kazanırsa onun hissesinden mahrum kalmamaktan başka tasaları yoktu. Kervan silahlarımızın ve altınlarımızın çölden getirdiği ses, doğadan, vahitten ve mazeretten ibaretti. Emir ve adamları bir defa medayine uğrar gibi oldular. Yemeklerimizi yiyip yeni altınlarımızı aldıktan sonra yine dağıldılar. Önümüzdeki vesikalardan yalnız birinde emirin şahsına verilmiş yedi bin altının kaydını görüyorum. Reşit Paşa'nın emire yazdığı bir mektubun şu satırlarını okuyorum, hükümet bana yeniden para verdi. Fakat bu sefer sizi mutlak hareket ettirmekliğimi istiyor. Ben oraya gelmeden, siz kendinize zekat vermediğini ileri sürerek bir kabilenin üstüne yürüyünüz. Ben sizi seferde bulmuş olayım. Eğer hükümet bana dediği gibi Mekke üzerine gidip de şehre girecek olursa, biz de hemen arkasından yetişiriz. Eğer hareket etmezse, ne yapalım, henüz seferdeyiz, derim. Biz emire topla yollamıştık. Kumandanı, ikinci mülazim Osman Bey'di. Aşiret, medayine doğru yürüyüş gösterdiği zaman, bir vadide ateşe uğradı, bizimkiler yüz, karşı taraf otuz kişi kaldılardı. Daha birkaç kişi yaralanınca, hepsi kaçmaya başladılar. Osman Bey'e de, topunu bırak, gel, diyorlardı, o benim namusumdur, bırakamam, ne diye kaçıyorsunuz, diyordu, boş yere bağırdı, çağırdı, karşı taraf üstüne üşüşüp kurşun ve cembiye ile Türk çocuğunu parçaladılar, silahlar, toplar, altınlar, develer ve erzak, hepsini, hepsini verdik, ve bütün seferden bize yine ve yalnız bir Türk çocuğunun isimsiz, nişansız, mezarından başka bir şey kalmadı, Türk topuna sarılmış olarak parçalanan Osman, 333 senesi Haziran'ının üçüncü günü ölüp gitmiştir. Kirosna, niçin Enver Paşa'ya Alman dostu ve Cemal Paşa'ya Fransız dostu dendiğini derin derin araştırmayınız. Enver Paşa, Berlin'de Ataşe Militer ve Almancası Fransızcasından kuvvetliydi. Cemal Paşa Almanca bilmez, fakat şöyle böyle Fransızcası vardı. Bundan başka Bahriye Nazırı'nın 1914'te Fransa'da oldukça parlak bir seyahat yapmış olduğunu hatırlarsınız. İttihat ve terakki başkanlarının milletler arası meseleler ve davalar hakkındaki fikirleri, önceki kuşaktan daha esaslı olmamıştır. Alman yenilmez, yahut İngiliz yenilmez. Hepsinde bu kuru hükümler yere atıldığı zaman, aşık kemiğinin ne tarafı üste geleceğini hiç kimse bilmez fakat üste gelen tarafa niyet tutmuş olanlara bizde dahi denir. Harp yumruğunun bir vuruşta Fransa'yı devireceğini sanan Enver Paşa, Marinden sonra bile, Karakartal'ın zaferine yetişebilmek için nefes nefese harbe girdi. Fransa'yı beğenen Cemal Paşa, İngiltere'nin elinden Mısır'ı almak gibi hülyaya hiç olmazsa bir müddet inanmıştır. Almanlar büyük harpte Türkiye'ye kendi temenlerinin ismini koymuşlardı, Enverland. Fakat memlekette hükmü geçen diğer şöhretleri de kazanmak faydasız değildi. Bunlar arasında Almanları pek sevmemekle şöhret kazanan Cemal Paşa vardı. Harp sonlarına doğru onu da Almanya'da bir seyahat yapmaya davet ettiler. Almanya ve Avusturya'ya niçin gittiğimizi pek bilmiyorum. Tanzimattan beri Avrupa seyahatlerine vazifelendirmiş olanlar parmakla sayılabilir. Türkiye kapısından çıkanlar için şehirlerinde o kadar görülmemiş yeni şeyler, Bilhassa o kadar kavuşulmuş yeni hürriyetler vardır ki, masa başı insana hapis gibi gelir. Kendilerini büyük zevk sağınağından kurtararak, Avrupa sokaklarının baş döndüren cazibeleri arasında çalışabilen şarklılar belki yalnız Japonlardır. Medine treninden ineri çok olmamıştı. Yolumuzu Osten'da kadar uzatarak uzun bir seyahat rekoru kırdık. Almanya'yı, Avusturya'yı ve Belçika'yı dolaştık at yarışlarına, opera ve operetlere, Ren Nehri boyundaki şarap kahvelerine, kurup tezgahlarına, Amiral Şer'in zırhlısına, Kayser'in kardeşinin Kildeki sarayına, Bürücün Dantela Müzesi'ne ve biraz da top sesinin ancak geceleri duyulabildiği cephe gerilerine gittik. Kurup fabrikalarının sahibi Berta'nın Esen'deki şatosuna misafir olduk. Kayser'le öğle yemeği, Hindenburg'la akşam yemeği yedik. Genç Avusturya İmparatoru Şarlı Viyana kenarındaki Baden-Baden köyünde selamladık. Bende bu seyahatten topyekun şu izlemler kaldı, Almanya aç idi. Avusturya bitkindi. Kirösnah karargahında bize Sultan Hamid Sarayı efendilerinin taklitlerini yapan Kayser, bana belki o efendiler kadar şartlı bir hükümdar gibi göründü. O, bizi Kirösnah'da, biz Nevvafı Lübnan'da karşıladığımız gibi, öyle gösteriş ve tiyatro ile kabul etti. Kayser'in öğle yemeğinden doymayarak kalkmıştık. Mabe İncisi, İmparator cephe gerisi gibi, yer, diyordu. Cephe gibi yiyen Hindenburg'un akşam yemeğinde ise Şam ziyafetleri gibi doyduk. Brüksel dükkanlarında hemen yalnız kadınlar çalışıyordu. Hepsi Kızıl Alman düşmanı idiler ve hiç kimseden lakırdı esirgedikleri yoktu. Belçika'da vatansever bir memleket havasının, bir düşmanı nasıl yalnızlayacağını gördüm. Sokakta, kahvede, otelde Almanlarla temas eden hiçbir yerli yoktu. Büyük Harpte Brüksel'i görmüş olan bir Türk için, mütarihe İstanbul'unu düşünmek ne kadar acı ve düşündürücüdür. Müttefikler, Almanya sınırlarından içeri sokulmamak şartıyla, Belçika'ya her şey, eşya ve yiyecek gönderiyorlardı. Brüksel'de bir de Alman darlığı ile müttefiklerin ferahlığı ve rahatı arasında bir kıyaslama yapmaya fırsat buldum. O bomboştu. Avrupa'nın bu meşhur plajından, hatıre olarak, kumsalda tek başına gezinen çıplak Alman çavuşlarının hayali, kapalı otellerin sessiz görünüşü, bir de içinde uzun bir top gizlenen beton tabyalar gözümün önüne gelir. Alman denizinden Türk denizine doğru, bir yıkılış, büyük bir yıkılış vardı. Bizi belimize kadar gömen heyelanın altından başlarımızı güç doğrultmuş, birbirimizi aldatıp avutmaya uğraşıyorduk. İmparator Wilhelm, İmparator Şarl ve İmparator Mehmet, sırmalarından sıyrılmış, üç tahta manken gibi duruyorlardı, Hindenburg'un ahşap heykeli gibi, fakat altın çivi değil, milli ıstırapların okları saplanan üç manken. Tuna yukarısında iki imparatorluk, Akdeniz kıyısında bir imparatorluk ve Tuna kenarında bir krallık devrilmek üzereydi. Dönüş gününden önce, karısı geldiği için, mihmanlarımız bana başka bir oda teklif etti. Taşındım, ertesi sabah kahvaltımı istediğim garson, duvara eliyle bir takım işaretler yapmaya başladı. Ne dediğini anlamıyordum, ekmek vesikası soruyormuş. Vesikam varsa sakarinli çayla kuru ekmek yiyebilecektim. Cemal Paşa ve misyon kelimelerini birkaç defa söyledim. Birden gözlerini açtı ve biraz sonra bana zengin donanmış bir tepsi getirdi, Cemal Paşa kahvaltısı. Bize Almanya'da gösterdikleri işte buydu. Şam'a döndüğümüz vakit birçok yeni şeyler öğrenmiş, yeni silah tecrübelerinde bulunmuş, kurupum kaynar demir ırmağını ve kildeki top istiflerini görmüş, fakat bir şeyi, zafer ümidini son damlasına kadar kaybetmiştim. Batıyorduk. Altın nişan. Şark saraylarının nişan ve madalyalarında, elmas veya altın veya gümüşlerinin çarşı değerinden başka hiçbir değeri olmamıştır. Hamit İstanbul'una gelip de birkaç bedesten malı ve bir iki nişanla geri dönmeyen hemen hiçbir frenk yoktu. Büyük Harp'te birkaç ay kadar, harp madalyası bu değersizliği gidermişti. O zaman madalya yalnız Çanakkale siperlerinin damgasıydı. Çölde esir ettiğimiz İngiliz çavuşlarından biri, karargah neferleri arasında bir harp madalyalı asker görmüş ve gözlerini açarak Çanakkale, Çanakkale, demişti. Genç subayların en merak ettiği şey işte bu madalya, bir de İngiliz kayışı idi. Arkadaşım A, cepheden gelen tanıdıklarımızda göre göre, bir müddet çöle gitmeye karar verdi ve dağ taş ortasında İngiliz süvarilerini kovalarken bacağından yaralandı, vurulan atı bir tarafa kendi öbür tarafa yuvarlandı. Neferleri zar zor ölümden kurtararak kendisini hasta çadırına kadar sürükleyebildiler. Bu havadisi aldığımız vakit kumandanla biz Almanya seyahatine çıkıyorduk. İstanbul'da kumandan bana nişan ve madalyam olup olmadığını sordu. Boş göğüslü bir subay, iyi bir süs değildir. Bir iki gün içinde bir harp madalyası, bir de kılıçlı mecidi nişanı aldım. Berlin'de kaiser'in locasında opera seyrettiğimizin ertesi günü, bir demirhaç madalyası verdiler. Hamburg'da birkaç müessese dolaştık, serbest şehrin kendine has bir nişanı vardır. Onu da göğsümün bir kenarına taktım. Kendisini ancak ayakta gördüğüm Avusturya İmparatoru, hepsinden cömert çıktı. Onun hediye ettiği harp madalyası, ancak yüzbaşı rütbesinde olanlara verilirmiş. Bu madalyanın önemli olması yüzünden, memleketimde bir de kılıçlı liyakat madalyası kazandım. Almanya, Avusturya ve Belçika'yı dolaşmıştık. Harpte böyle bir seyahat, kendi başına bütün arkadaşları gıptalandıracak bir kazanç idi. Fakat arkadaşım A'nın bir tek tesellisi vardı, yarasının üstüne astığı madalyayı ve İngiliz kayışını bana göstermek. Şurası var ki, ben Belçika'da en iyi İngiliz köselesinden yalnız kayış değil, bütün lazım olanları satın almıştım. E, yı ilk defa öğle yemeğinde gördüm. Madalyasının gururu ile gülmek için açılan dudakları, benim dolu göğsüme baktığı vakit, buruşup kısıldı. Karargahla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim. Nişan ve madalyalarımdan ikisini göğsüm süslü olmak için, birini operada nefis bir oyun seyrettiğim için, birini Hamburg Belediyesi'nin ziyafetinde bulunduğum için, bir başkasını Baden Baden kasabasında bir imparator yüzü gördüğüm için almıştım. Bu iptizalden sonra, tanıdığım bazı subaylar arasında kırmızı, beyaz şeritlerini koparıp atanlar ve madalya taşımamak için yemin edenlere sık sık rast gelmişimdir. Halbuki kilde bir İngiliz kuru bir İngiliz denizaltısına verdiği randevuyu haber alıp, Tek başına oraya giden ve İngiliz kuru batıran genç bir kumandanın en büyük öbüncü, boynuna astığı Paul Lamerate nişanıydı, arasında bulunduğu kalabalık subaylar safında bu nişan yalnız onun boynunda vardı. Fedakarlık ve feragat gibi, vazifeden üstün hareketler istenen işlerde ve zamanlarda iltimas ve imtiyaz kadar zararlı ne olabilir? Büyük harpte bazı cephelerimizin en hazin hali, Siper'in manevi şerefinin ve maddi hakkının geridekiler tarafından yenmiş olmasıydı. Siper, ölüm düğmesine bastığı zaman, çok defa, arkada, ta uzakta bir takım göğüsler üzerinde elmas, altın veya gümüş ışıklar yandığı görülürdü. Çatlak, Suriye ve Filistin'e Almanların niçin o kadar önem vermiş olduğunu Berlin politikacıları kadar biz de biliyorduk. Cephede Alman kumandanları ve yedek subayı olarak gelen Alman uzmanları aramızdan hiç eksik olmamıştır. Kanala giden Almanın ismi von Kresidi. Kemik yerine sinirden yapılmış bir enerji iskeletini andıran bu zat, bütün çöl harplerinin başında bulunmuştur. Eski Alman orduları kumandanı von Falkenhayn, galiba, Halep'de toplanan ordularla Bağdat'ı almaya çalışacaktı. O mümkün olmadığı için, Filistin cephesini kendisine verdiler. Von Kress, Cemal Paşa'nın emrindeydi. Falkenhayn ve ondan sonra Liman von Sanders, Cemal Paşa'sız kumanda etmişlerdir. Hiçbirinin durduramadığı İngiliz Sel'i, yine bir Türk, fakat bu sefer öz bir kumandan, Mustafa Kemal tarafından Halep aşağısında tutulmuştur. Mustafa Kemal'in orada seçtiği savunma hattı, Milli Misak'taki Türkiye sınırıydı. Eski Osmanlı altını ile Alman altını arasında bir renk farkı vardır. Bizim Suriye'de gördüklerimiz hep kırmızımsı Berlin altınıydı. Çok para verdiklerinden midir, Cemal Paşa'nın fenine inanmadıklarından mıdır, yoksa bu cephenin Alman eline geçmesinde büyük bir fayda arandığından mıdır, nedir, son zamanlarda Suriye ordusunu müttefiklerimize devretmek için uzun bir buhran geçirdiğimizi hatırlıyorum. Halep'ten Bağdat'a giden Fondergold Paşa'ya Baron Oteli'nde bir ziyafet vermiştik. İhtiyar General İngilizleri mensup oldukları denize dökmeye gidiyorum, demişti. Bir müddet sonra kendisinin kara tabuta kapanmış cesedini yine Halep istasyonunda selamlamıştık. Bir sabah Zeytin Dağı karargahında General Falkenhayn'i gördüğüm zaman, bu dik boylu, yüksek bakışlı kumandanın Suriye'ye nasıl bir talih getireceğini düşünüyordum. İngilizler bu havadistin bizim kadar heyecanlanmadılar. Times gazetesi Suriye'ye giden Falkenhayn, karaya düşmüş bir balina balığına benziyor, demişti. Cemal Paşa uzun müddet, şüphe ve tereddüt içinde çırpınıp durdu. Falkenhayn'i von Kres gibi, doğrudan doğruya onun emrine vermek imkansızdı. Bir ordu kumandanlığı bölgesinde iki büyük otoritenin birlikte bulunmalarına da ihtimal yoktu. Nihayet arandı tarandı. Bozuldu, uzlaşıldı, silahlı kuvvetin başına von Falkenhayn geçti ve Suriye rüyasına veda etmek istemeyen, harp sonunda kaybolmamış bir Suriye hediyesi ile İstanbul'a dönmek isteyen Cemal Paşa'ya, belki şatafat zayıflığından istifade edilerek, bir büyük unvan verildi, Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanı. İkinci başkumandan gibi bir şey. Top, mitralyöz, tüfek, kılıç almanın emrine ve Cemal Paşa'nın hissesi ise imzası üstündeki bu dört kelimeden ibaretti. Doğrusunu isterseniz, kumandan artık paşalaşan Falkenhan, Cemal Paşa ise sivil idareye karışabilir, ordu içinde menzil hizmetleri görür bir karargah başı olmuştur. O koskoca kıtada 4. Ordu Kumandanı gibi basit bir unvanla vizruhalık eden Bahriye Nazırı, Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanlığı dumanı içinde tacını kaybetti. Bu yıkılışın ona ağır geldiğini hep hissediyorduk. Onun Umum Kumandanlığı, boş çöller içinde bedevi şeyhlerine verilen fahri paşalıklar gibi bir şeydi. Bir gün Falkenhayn'in bir küçük subayının Şam'da gözüne kestiği binayı keyfinin istediği gibi zapt ettiğini haber aldık. Patrikleri, emirleri, şeyhleri sıra sıra karşısına dizen Ayan ve Mebus Asan, sonsuz nüfus sahibi Cemal Paşa, bu küçük subaya dert anlatmak için yenilmez güçlükler içinde kalmıştır. Aşınmaz mermerden zannettiğimiz o büyük kudret ve gurur, bir küçük Alman subayının fiskesi ile bir alçı gibi çatladı. Bir düşüşün acıyasını ilk defa işte bu çatlaktan gördüm. İktidar filinin hortumu başarı yemi gevelemediği zaman, tersine kıvrılır ve üstündekini yutar. Falkenhayn'in Suriye saltanatı daha az sürecekti ve onun arkasından gelen bir başka Alman Mareşali de, yine bozgunun azı dişleri arasında parçalanacak, İngiliz süngüsünden daradar dar başını kurtaracaktı. Cemal Paşa değil, Suriye düşüyordu. Yalnız rütbeye, nişana ve sırmaya fazla itibar eden bir memleket olduğu için, Anadolu köyleri gibi sessiz ve kimsesiz değil, başkumandan, mareşal ve nazır üniformalarına sarınarak, daha gösterişli ve devdebeli düştü. Allah'a ısmarladık. Üç tabur, ah üç tabur. Nebi Samoyil siperlerinde Kudüs için kan döken Türk askerlerine bu kadarcık yardım edemiyoruz. O yıl Galiçya topraklarında dövüşmek için 20 bin lüzumsuz Türk bulmuştuk. Bir yığın Anadolu çocuğunu, yurttan kopmuş, uzak Medine içinde, iskorpite ve çöle yediriyorduk. Bir sabah kumandanın odasına girdiğim zaman, gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm, Kudüs, İngilizlerin elindeydi. Oradaki son Türklerin nasıl kahramanca vuruştuklarını masanın üstünden aldığım şifreli telgraftan okudum. Kudüs'ü İsrailoğulları gibi bırakmadık, Türkler gibi bıraktık. Nebi Samoyil üstünden Müslüman veya Hristiyan mabetlere doğru inenler, Türklerin, son gününü hatırlayacaklardır. Karargahın içinde, Kudüs düştü. Sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Haleb'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine, Allah'ı ısmarladık. Zeytin dağının çamları arasından, güneşi hiç sönmeyecek, hiç akşam gölgesi görmeyecek gibi bakan Lut Çukuru, şimdi bütün imparatorluğu içine çeken bir mezar gibi, genişleyip derinleşiyor. Eşyamı ve kağıtlarımı bavuluma yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir. Tren giderken iki tarafımızda Suriye ve Lübnan'ı sanki safra gibi boşaltıyoruz. Yarın kendimizi Anadolu köylerinin arasında Kudüs'süz, Şam'sız, Lübnan'sız, Beyrut'suz ve Halev'siz, Özcan ve Öz Ocak kaygısına boğulmuş, öyle perişan bulacağız. Kumandanım Harap Anadolu topraklarını gördükçe, keşke vazifem buralarda olsaydı, diyor. Keşke vazifesi oralarda olsaydı. Keşke o altın sahanağı ve enerji fırtınası, bu durgun, boş ve terk edilmiş vatan parçası üstünden geçseydi. Eğer kalırsam, diyor, bütün emelim Anadolu'da çalışmaktır. Eğer kalırsa, eğer bırakılırsa, Anadolu hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya, şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş, gelene geçene. Benim Ahmedi gördünüz mü, diyor. Hangi Ahmedi? yüz bin Ahmet'in hangisini, yırtık basmasının altından kolunu çıkararak, trenin gideceği yolun, İstanbul yolunun aksini gösteriyor. Bu tarafa gitmişti, diyor. O tarafa, Adenem mi, Medine'ye mi, Kanala mı, Sarıkamış'a mı, Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu, kum mu, su mu, iskorpit yarası mı, tifüs biti mi yedi? Eğer hepsinden kurtulmuşsa, Ahmet'ini görsen, ona da soracaksın. Ahmet'imi gördün mü? Hayır, hiçbirimiz Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. Allah'ın Muhammed'e bile anlatamadığı cehennemi gördü. Şimdi Anadolu'ya, batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bozgun haykırışarak esiyor. Anadolu, demiryoluna, şoseye, han ve çeşme başlarına inip çömelmiş, oğlunu arıyor. Vagonlar, arabalar, kamyonlar, hepsi, ondan, Anadolu'dan utanır gibi, hepsi İstanbul'a doğru, perdelerini kapamış, gizli ve çabuk geçiyor. Anadolu Ahmet'ini soruyor. Ahmet, o daha dün bir kurşun istifinden daha ucuzlaşan Ahmet, şimdi onun pahasını kanadını kısmış, tırnaklarını büzmüş, bize dimdik bakan ana kartalın gözlerinde okuyoruz. Ahmet'i ne için harcadığımızı bir söyleyebilsek, Onunla ne kazandığımızı bir anaya anlatabilsek, onu övündürecek bir haber verebilsek. Fakat biz Ahmedi kumarda kaybettik. Son. iki hikaye işittim. Masal olmadığı için anlatayım. Cemal Paşa artık ordu kumandanı değildir. Mütehareye yakındır. Artık, harbe niçin girdiğimiz tartışılabilir, büyük adamların küçük adamları adam yerine saymak ve onlarla görüşmek sırası gelmiştir. Arkadaşım iyi. K, Bahriye Çatanası içinde büyük adaya giderken sordu. Paşam, söyler misiniz, bu harbe niçin girdik? Ve 3-4 yıl içinde bunalttığı bir nefesi boşaltmış gibi oğlayarak bekledi. İşte cevap, aylık vermek için, ve ilave etti. Hazine tam takırdı. Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli, ya öbür tarafla birleşmeliydik. Kırtasiye ve maaş imparatorluğunun tarihi işte böyle biter. Bu fıkranın belki büyük bir değeri olmayacaktı, eğer sonraları şu hikayeyi işitmeseydim. Sakarya'ya yaklaşıyoruz. Bir millet olarak kalmak için harp etmek ve muzaffer olmak lazımdır. Tam o zamanda maliye durmuştur. İlim, ihtisas ve tecrübe, Mustafa Kemal'e hükmünü söylüyor. Hazinede para kalmamıştır, bulmak ihtimali de yoktur. İlim, ihtisas, tecrübe. Büyük kelimeler, büyük ve korkunç. Verdiği kararda şu: Türk milleti istiklalini ödeyemez. Aylık vermek için harbi bırakmak lazımdı. Mustafa Kemal'in kararı bu değildi. Vatan ve istiklaliydi ve en iyi kanunu arayıp buldu. Milletin nesi var, nesi yoksa yüzde kırkını vatan savunması için verecektir. Sakarya, Dumlu Pınar, İzmir ve Lozan hepsini böyle ödedik. Mustafa Kemal büyük harpe girmek aleyinde idi, kafa ve sanat adamı olduğu için. Mustafa Kemal Kurtuluş Harbi'ni bırakmak fikrinde asla bulunmadı, vatan adamı olduğu için. İşte size bütün kitabın özü, ilim ve vatan adamı olunuz. Hiçbiri yalnız başına, ne sizi, ne de milletini kurtarabilir. Çöl Destanı 1. Çöl Bedevilerinin ancak kibar olanlarının derileri üstünde bezden bir entari, siyah bir maşla, ejil ve kefiye, ayaklarında yalnız tabanı kapayan ve ince bir meşin halka ile baş parmaklara bağlı köseleler bulunur. Bu eşya herkesin servetine göre en fena örme bezden en güzel ipek kumaşlara kadar değişir. Kadınların esvap ve süsleri siyah entari, başa sarılan siyah bez, boyun, kol ve ayak bilezikleri ile bakır ve gümüş halkalardan ibarettir. Bedevi, koyu esmer, zayıf, uzun ve seyrek sakallı, açık alın, sivri başlı, oynak bakışlı bir adamdır. Her kabilenin bir şeyhi var. Şeyhler asil, cesur, cömert olmalıdır. Şeyhlerin yanında bir kadı, bir de kasas memuru bulunur. Şeyhler urbanı kendi keyifleri için ve kendi adetlerine göre idare ediyorlar. Mahkemelerde kadınlar için kadı başkadır. Mahrem olmayan hiç kimse hakim karşısında kadınlarla beraber bulunamaz. Şeyhlerin ceza usulleri için garip hikayeler işittim. Mesela, Bikrini arzusuyla izale ettiren kadınla erkeği kendi babalarına, yahut kardeşlerini idam ettirmek adetmiş. Katiller ya diyet veriyor, yahut öldürülüyor. Diyet 40 adi deve, bir beyaz dişi hecin, evlenilebilir bir kızdan ibarettir. Bu kız, ölen adamın en yakın erkek akrabasının çadırına götürülür ve bir erkek çocuğu doğuruncaya kadar bu yabancı adama cariyelik eder. Doğurduğu çocuk sağ koltuğuna bir kılıç sıkıştırdığı vakit sağ elinde testi tutabilecek yaşa gelir gelmez katilin zavallı kızı, Şeyhler Meclisi'nin huzuruna çıkar ve efendisine, ''Bu çocuk kimindir?'' der, ''Eğer adam, yemin ederim ki, benimdir.'' Cevabını verirse, çocuğu babasına bırakıp kendisi erkekle ilgisini keser ve familyasının yanına döner. Vaktiyle bir bedevi düğünü ile bedevi ziyafetinde bulunan dostlarımdan biri bana gördüklerini yazmıştı, çölün, zadesi olmayan kızları, şehir kızlarından bile bahtiyardırlar. Kabilesinin konduğu yerlerde gönlüne hoş gelen herhangi bir gençle evlenebilirler. Fakat her kız için amcazadeye varmak mecburiyeti var. Hatta bu amcazadenin birkaç karısı olsa bile. Geçen gün bir kabilede nikah ve düğüne çağırılmıştım. Nikah günü delikanlı ile kız karşı karşıya birer taş üstüne oturdu. Erkek dedi ki, ben bir taş üstündeyim, sen de bir taş üstündesin. Allah'ın ve peygamberin emri ile beni kendine erkek diye kabul eder misin? Kız cevap verdi. Ben bir taş üstündeyim, sen de bir taş üstündesin. Seni kendime erkek diye kabul ediyorum. Bu sözleri üç defa tekrar ettiler. Sonra kaynata elindeki çöpü, damadına verdi ve damat bu çöpü ageli ile kefiyesi arasına koydu. Çölde nişan alameti işte bu çöptür. Damat demek istiyor ki, kızınız bir çöpte olsa, başımın üstündedir. Güveyi bir aba, bir entari, demir halhal, saça takmak için bir sicime dizili boncuk, bir çift bilezik, Kâkülden gerdana kadar burnu örterek asılmak üzere gümüş İngiliz paraları dikilmiş bir bez parçası hediye etti. Sonra gelin, ta küçükten beri, bugün için ayırıp sakladığı cins hecinin burnuna kendi saçından ördüğü halkayı taktı ve bir kadın kalabalığı arasında güveyinin çadırına girdi. Ben geç kalmamak için Ordugeha dönmeye mecburdum. Aklı başında bir adam olan delilime geceki eğlencenin ne olacağını sordum, şöyle anlattı. Şimdi güveyi ortadan kaybolup bir köşeye gidecek, Urban silah atıp oynayacak. Geç vakit güveyi ile gelin biraz has bir hal ettikten sonra erkek, kıza meyi gösterecek ve kız da cilvelenip kumlara doğru koşacak. En nihayet güveyi ve gelin, sesleri işitilmeyecek kadar koştuktan sonra, kız kendini çukur bir yere fırlatıp teslim olur. Çöl düğününün tek vuslat saatleri işte uzak kumlar üstünde gündüzden hazırlanan böyle bir çukurda geçiyor. Bir günde ziyafetlerinde bulundum. Güya mevlit davetiydi. Güneş hafifledikten sonra sofra etrafına dizildik. Her sekiz kişinin önüne geniş yemek leğenleri koydular. Bu leğenlere haşlanmış et ve ekmek doğranmıştı. Herkes elini dirseğine kadar sıvadı ve büyük bir avuca güç sığan lokmalarla bu garip yemeği yedi. Sofrada oturmaya hakkı olmayanlar, geride ve ayak üstünde bir müddet bekleştiler. Sonra davet sahibi, al cömertlerden, diyerek her birinin ağzına avucundaki et parçasını tıktı. Yemekten sonra, şeyhe, mevlüt ne zaman, dedim. Mevlüt bundan ibarettir, yemeklerimizi yedik ve peygamberimize gönderdik. Cevabını verdi. Zengin bedeviler pirinç yiyor. Birçoğunun gıdası hurma. Deve, koyun ve keçi sütünden ibarettir. Aynı dostum Sina'da ihtiyar bir bedevinin doğduğu günden beri yalnız deve sütü içtiğini anlattı, bu adam. Deve sütü bütün gıdalardan mukaddestir, diyormuş. Hicaz Arapları yüz çeşit hurmanın yalnız beyaz cinsini yer, ambere ve çelebi cinslerini hediyeler için ayırır veya satarlar. Serseri ve çıplak sınıf müstesna, asil bedeviler silahsız ve devesiz yaşayamazlar. Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir. Kabileleri gazveden gazveye koşturan hecinlerin develerden farkı ince, uzun boyunlarıyla, ince bacakları, çekik karınları, küçük başları ve yuvarlak tüyleridir. Bir hecin saatte 8 kilometre yol gider. Hecin süvarilerimiz bazan günde 50 kilometre kadar gitmişlerdir. Hecinler 2-3 gün su içmeyebilirler. Başlarını ufuklara doğru kaldırıp çöllerin ebedi konaklarını sükun ve tahammülle geçen bu hassas, asabi hayvanlar, en uzak tehlikeleri vaktinde sezer ve sahiplerine haber verirler. Süvarilerimiz bu yeni arkadaşlarına pek güç alıştılar. Bir Alman albayı yere çökmemiş bir hecinin yanına gitmiş ve başını kaldırıp, ''Bunun merdiveni nerede?'' diye sormuştu. Hecin üstünde kısa rahvın en rahat yürüyüştür. Bizim genç süvari zabitlerimiz, bu hayvanlara İngiliz süratlisi ve meynia talimleri bile öğrettiler. Bir gün Halet hecinini Halep'te bir kısa çukurdan geçirmiş ve bize, ''Bakınız, deve nasıl hendek atlıyor.'' demişti. ''Bedeviler için deve her şeydir. Öyle kabileler var ki, çadırları, maşlahları, abaları, heybeleri ve bütün eşyaları deve tüyünden örülmüştür.'' Hecinler kumdan, çıplak, esmer adamdan başka her şeyden ürkerler. Kaç defa deve kafilelerinin bir at sesi yüzünden ortalığa perişanlık verdiğine rast geldim. Hiçbir deve bir yabancı sesi sükun ile dinlemez. Fakat en sonra onlar da sese, ateşe, hatta hücuma alıştılar. Kum çöllerinde izin büyük şiirini duymuştum. Kaybolmuş yolcular için sapsarı mesafeler üstünde ayak çizgileri bulmaktan daha büyük talih olabilir mi? Çöl ölü bir şeydir. İnsan, izlerde bu cesedin çarpan kalbini ve uyanan canını görür. İzlerin yerliler için daha başka kıymetleri vardır. Akşamüstü kervanlar konaklara geldikten sonra, şeyh bedevilerine bir daire gösterir ve bu dairenin dışında ne kadar iz varsa, hepsini onlara elleriyle sildirir ve artık rahat uyur. Çünkü bu daireden çıkan şüpheli bir misafiri izinin arkasından gidip çöller ortasında bulmak kolaydır. Her bedevi, daha çocukken kendi ayağının izini görür ve tanır. Sonra bazıları o kadar alışıyor ki, kendi sürülerini izlerinden bilenler az değildir. Bazan geçtikleri yerlerde sürü izleri görenler, oradan geçip giden kabilenin ismini bile haber veriyorlar. Bu iz kahinliği gitgide inanılmaz bir şekle girmiştir. Bir gün bir dostumun bedevi uşağı iki iz gösterip, şu bir aşık kızın, öteki bir gebe kadının izidir, demiş. Artık buna istediğiniz kadar hayalperest katınız. Rivayete göre, gebe kadın izinden doğacak çocuğun, erkek veya kız olacağını sezenler bile var. Bedevilerin burunları, gözleri kadar kuvvetlidir. Gene bu arkadaşımın şu hikayesini dinleyiniz. Bir gece kanala giderken delilim durdu, burnunu kaldırdı. Sonra bana civarda, kadınlarla kızların oturduğunu söyledi. Fakat bu, o kadar fevkalade bir hüner değildir. Kadınlar, yüzlerine sade yağdan, yahut başka şeylerden keskin ıtırlar sürüyor. Bu koku, en hafif rüzgarla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır. 2. Biz İngiliz ordusunun Gazze'ye geldiği gibi, kanala tren içinde gitmemiştik. Biz geçtiğimiz zamanlar, Sina çölü, Peygamber Musa'nın geçtiği zaman kadar ıssız, boş, kuru ve çoraktı. Fakat biz, Allah ile konuşup kudret helvasına ağız açmadık. Biz Filistin sonlarından kanala doğru, bütün çölde Türk kudretinin yumruğu ile taşı, toprağı ve kumu dövdük, her tarafı elektrik, makine, su, bahçe ve kasabalarla donattık. Kanalda birinci keşif harbi, 1914 ila 1330, senesi Şubat'ında olmuştur. Şu tabloya dikkatle bakınız, Mısır'a gidiyoruz. İnsanlarımız ve hayvanlarımız Rumeli'den, Şark ve Garp Anadolusundan ve Suriye'den, Fenli Şeyler Silah ve Mühimmat, Avrupa ve İstanbul'dan, Bağdat, Şimal Suriye'sinden, Halep ve Adana'dan gelecektir. Henüz ne menzillerimiz, ne de askeri şoselerimiz var, Anadolu'dan gelen demiryolunu bir defa, Konya ile Adana arasında Toros Dağları, Adana ile Halep arasında da Amanos Dağları kesiyor. Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız. Dahası var, deniz yolu olmadığı için Adana hattına ve Suriye hattına ne yeni vagon, ne de ağır malzeme getirilebilir. Bu, kabiliyeti artmayan, her gün kuvvetten düşen ve odun yakan bir hattır. Onun için, menziller için, yol yapmak için kanala götürdüğünüz insanların birkaç mislini arkanızda bırakacaksınız. Sonra yiyeceği düşününüz, Kudüs sancağı, Beyrut, Şam ve Akka şehirleri, Lübnan sancağı, hemen bütün sahil kasabaları hepsi yemek ister ve aynı demir yolu ile onlara da buğday götürmek lazımdır. Üst tarafta yalnız havran ve gerek sancakları müstahsil iselerde, medeni vasıtaları yoktur. Bütün müstehlikler, ordu ve şehirler cenuptaydı. Her şeyi bu kırık dökük demir yolundan bekliyorduk. Ya çöl? Ordunun geçtiği yerlerde ilk yolları develerimizin ayak izleriyle açmıştık. Tih sahrası üç köşeye benzer. Birçok yerinde hiç insan yoktur. Urban denilen fakir bedeviler, odun bulunabilecek yerlerde ve su çukurlarının dibinde otururlar. Çölün başlıca güzergahlarından birisi Süveyş ile Akabe'yi bağlayan caddedir. Bu eski güzergah bile hakikatte bir izdir. Yalnız gece gündüz üstünden gelip geçen hayvan ayakları yolun rengini, iki tarafının renginden ayırmıştır. Büyük rüzgar olursa, bu renk ayrılığı da ortadan kalkar, günlerce boş ve ümitsiz ufuklar içinde kalırsınız. Üç köşenin Akdeniz yakasında Cefir Badiyesi, ortasında Tih Badiyesi, Cenup'ta Sina Badiyesi vardır. Filistin ve Mısır'ın eski yolu Cefir Badiyesinden geçiyor. Kervanlar eski zamanda buradan işlediği gibi, İsrailoğullarının 40 sene kaybolduğu çölde burasıydı. Badiye'de hiç imar hatıraları yok değildir. Fakat eski saray ve mabetlerden taş, toprak ve tuğla yığınlarından başka bir şey kalmamıştır. Ariş'ten geçenler bir evliya türbesinin etrafını çeviren mezarlığın taşlarından birinde şu kelimeleri okur, Yeniçeri Ağası Emiri Emiran. Türklerin eski Mısır seferinden belki çöller içinde yalnız bu dört kelime kalmıştır. Biz ise çölde silinmez ve unutulmaz bir ümran destanı bıraktık. Her sene Haziran'a doğru cefir badiyesinin havasını korkunç sinek sürüleri basıyor. O vakit kervan develerini bile beze sarmak, konak yerlerinde tütsü yakmak lazımdır. Tih sahrası sert taştan bir dağ silsilesiyle yarılmıştır. Kum daha azdır. Cenup'ta Sina badiyesinin dağları uzaktan renkli görünür. Bu müthiş badiyede hiç kaynak suyu yoktur. Kışın büyük seller, buradan, yuvarlanan bir kaya gibi gelip geçer. Biz eski Fatihlerin yolundan değil, Tih üzerinden hecin develeriyle geçtik. Böyle bir sefer, imparatorluğun rüyasına bile girmediği için, sulh zamanı bir deve teşkilatı yapılmamıştı. Develere hususi bir itina ile bakılmak, Yüklerini, seferlerini kendi adetlerine göre idare etmek için yetişmiş adamlarımız yoktu. Çabuk hastalanıp ölen bu develerin yerine, çölde aşiret bulup, deve satın alıyor ve altın bulup veriyorduk. Hafir ile Nahil'den başka hiçbir yerde ne ağaç, ne ot vardı. Urban, dağ gölgelerinde, kaya diplerinde yatıyor. Erzak vermek değil, bu bedbatlar arasında at gübresinden arpa ayıklayanlar ve atılan kemiği kemirenler az değildir. Çadırın nerede? diye sorduğumuz zaman, çoğu size eğri bir taşın babasından kalma gölgesini gösterebilir. Geçtiğimiz yer bir istikamettir, ne yol, ne de işaret vardır. Bugün tekerleğin oyduğu izi bir fırtına silip bozar. Nişan koyduğunuz tepe, yerini değiştirir. O vakitler resmi tebliğlerde mesela, İbin gibi isimler işitirdiniz, bunlar, ne köy ne kasaba, ne vaha, Yalnız çadır kurulmuş toprak ve kum konakları idiler. Bir büyük şehir kadar şöhret kazanan ibin, çadırlarla birlikte veya bir fırtına koptuğu zaman kaybolup giderdi. Biri Hasan'a denen noktadan sonra artık sapsarı, ayak bileklerine kadar geçen kumdan başka bir şey yoktur. İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar. Çölle sıcak, insana suyu düşündürür. Uzun bir yaz günü, bir çöl yazının günü, bir delikten ateş kuyusuna iniyor gibi, gittikçe eriyerek yürüyen asker için bir içim sudan, yüzüne serpilmiş bir avuç sudan mukaddes ne olabilir? Sina taze su kuyularından mahrumdu. Yalnız Şimaldeki Badiye'de tatlı ve tuzlu bazı kaynaklar varsa da, Bedeviler koyunlarla develere içirdikleri için bu sular pis ve hastalıklıdır. Bazı meçhul suları yalnız Urban bilir, fakat hiç kimseye haber vermez. Çölün en büyük sırrı bir damla su ve bir avuç gölgedir. Biz yağmur birikintilerinden istifade etmiştik. Bunların arasındaki mesafe bile 25 kilometreden aşağı değildi. 10 seneden beri yalnız sefer zamanı tih sahrasına yağmur düştü. Ordu kumandanlığı her tarafa emirler gönderip yağmur sellerini tutturdu ve setlerle toplattı. Kumandanlığın ikinci bir emri, her insan için 24 saatte bir matra suya izin veriyor ve fazla su için birikintilere tecavüz edenleri pek ağır cezalarla tehdit ediyordu. Yalnız kumandanın, büyük bir ordu içinde tek bir kişinin, yüzünü yıkamak için ikinci bir matra su kullanmak hakkı vardı. Ordu kumandanı kendi karargahı ümerasından birinin haftalardan beri su görmeyen yüzünü yıkamak için yalvararak istediği bir matara suyu esirgedi. Her parça su, en tehlikeli cephaneliklerden daha fazla bir itina ile ve katı emir almış süngülü neferlerle sakınılmıştır. Bu ufak çukurlar, bin çeşit böcek, mikrop ve daha bilmem nelerle dolu idi. Hatta bir gün, ordu kumandanının yaveri, pek pis bir çukurdan matrasının bardağını doldurmuştu. Suyun rengini ve içini gören doktor, Sıhhiye Başkanı sıfatıyla, size bu sudan içmeyi men ederim, dedi. Kadeyi dudağına kadar götüren subayın kurumuş ve rengi erimiş gözlerinde hiddet bir ateş gibi yandı, bu kim bilir hangi ölümü getiren kadeyi damla damla, serinliğini ruhunda duyarak içti ve bu bir içimlik su ancak içindeki böcekleri ıslatmaya kafiydi. Kıtalar kanala kadar, katı peksimetler yedi. Yemleri kalmayan develere, insanlardan artan peksimet kırıntılarını verdiler, tahammül edemeyen develerden birçoğu yollarda ölüp gitti. Haftalardan beri sıcak ve yumuşak yemek görmeyen kıtalardan biri, kanala yakın bir tepenin üstünde, hayatta belki son geçirecekleri bu akşam biraz et yemek istemişti. Askerlerin birer matra suları vardı. Nafile taşıdıkları karavanalarını zayıf tahtalarla yaktıkları ateşlerin üzerine koydular ve tepenin dibinde yatan ölü bir devenin başını kesip pişirmeye başladılar da hep beraber bir deve başını güç ıslatan, kıymetdar sular tebahür ediyordu. Fakat talih, akşamüstü hafif çizgi halinde kanal suyunu gören ve Mısır hikayeleriyle sarhoş olan bu kıtadan yaşamak için bir son geceyi çok gördü. Aldıkları emir üzerine ölü deve başını, yarı kaynamış sularını kumlar üstüne döktüler. Tulumlarını alıp kanala gittiler. İşte Anadolu çocukları kanala böyle gittiler. Bu, Anadolu'nun her yerdeki, Çanakkale'deki, Erzurum Dağı'ndaki, Medine'deki destanıdır. Fakat Sina Çölü'nde Türk milletinin bir ikinci destanı daha var ki, her Türk çocuğuna belletmek lazım gelir. Onu da yarın anlatacağım. Bu uzun destan, iki cümlelik bir İngiliz tebliği ile bitti. Düşman Şubat'ın üçüncü günü 3.5'te üç buçukta kanalı geçmek için azimli bir teşebbüste bulunmuşsa da eriyip gitmiştir. Bir İngiliz raporu, kanala kadar gelen Türk kuvvetini 15.000 ve 6 batarya top olarak tespit etmiştir. Düşmanın planı Kantar'a, Ferdan, İsmailiye, Şalof ve Süveyş kasabalarına hücum edip, asıl kuvvet ile de Tarsun taraflarından kanala geçmek idi. Yüzmek bilmeyen bir kıta tulum takınarak kanala atıldı. Bizim kenardan dişlerine kadar silahlı olarak suya giren bu Anadolu çocukları, öbür kenara esir olarak çıktılar. İngilizler bu askerleri soyup güneşte kuruttuktan sonra, halife ve imparatorluğu tezif için, Kahire sokaklarında çıplak dolaştırdılar. Bizim aramızda kanalı geçerek yerli halkı ayaklandırıp Mısır'ı alacağımıza inananlar vardı. Bu kadar saf olmayan Almanların Türk ordusuna verdiği kanal vazifesi ise daha basittir. Ara sıra birkaç bin Türk feda ederek ve ikide bir kanalı zorlayarak, Mısır'da mümkün olduğu kadar İngiliz ordusu tutturmak. Mısır'da duran her İngiliz, Alman ordusunun karşısında azalmış bir fert demektir. İngiliz raporu diyor ki, bu vaka üzerine muhafız kuvvet 30 bine çıkarılmıştır. Demek, kanalda Almanlar muvaffak olmuşlardır. Fakat Cemal Paşa'nın yanında bulunan von Kres Bey, bu kadarla doymamıştı. O, bir defa buraya gelen kuvvetin vazifesi geri dönmek değil, ölmektir, diyordu. Cemal Paşa, kumandan ve kurmaylarına sordu. Muvaffak olmak mümkün müdür, değil midir? Hepsi, hayır, cevabını verdiler. Ordu kumandanı, Fon Kres'in ısrarlarına rağmen, hemen ricaat kararını verdi. Bu karar, 15 bine yakın Türk çocuğunun canını kurtarmıştır. Bir ay sonra başlayan 1331 senesi, ikinci çöl destanının, büyük hazırlığının senesidir. Çölde hepsini kahramanca göğüslediğimiz son harpler, 1332 senesinin son aylarında olduğuna göre, biz çölde bir sene içinde, 5-6 ay kadar da harpler arasında çalıştık. Bir taraftan cephe gerisinde, demiryolunun Amanos dağlarındaki eksiğini tamamladık, Toros dağlarındaki aralığı da Dekovil kapadık. Demiryollarını Kudüs'e ve Kudüs'ten çöl ortasına hafire kadar getirdik. Bizde cephe gerisi demek, bir takım kıtaların yerli yerinde cephe için çalışması demek değil, bizzat cephe gerisini yapması demek olmuştur. 15.000 kişiye ancak birer matralık su veren çöl, boş, ıssız, aç ve çorak çöl, ne için hazırlanıyordu, bilir misiniz? 100.000 insan ve 100.000 hayvan için, 100.000 insan doyuncaya kadar yiyecek, 100.000 hayvan beslenecek, Ağır toplar katı toprağın şoselerinden ve yumuşak kum üzerine serilecek portatif yollardan geçirilecekti. Askeri hayal kimindi, bilmiyorum. Fakat Türk enerjisi ve zekası çölde bu kabiliyete yakın bir kabiliyet yaratmıştır. Şimdi şu tabloyu seyrediniz. kumandanı 4. Ordu hududunda, Pozantı'da karşılamıştık. Burası artık bir kasabaydı. Erzurum yolunun kapısı olan Ulukışla ile dördüncü Ordu'nun kapısı olan Pozanta arasındaki fark insana şaşkınlık ve hayret verecek kadar büyüktü. Yeni şoselerimizden, düzelmiş trenlerimizden geçerek Kudüs'e kadar geldik. Kudüs'ten sonra her adımda büyük hazırlığın eserlerini görüyorduk. Bir sene evvel atların güç söktüğü yollarda otomobili olanca hızıyla koşturabiliyorduk. Çöl başındaki bir üssebi tanıyamadık. Burası fakir, harap bir köyken. Şimdi geniş caddeleri, bahçesi ve taş müesseseleri ile, modern bir kasaba olmuştu. Çölün içine artık izler üstünden girmeyecektik. 180 kilometrelik düz ve kuvvetli bir şoz, kanalın bir kumsalı gibi başlayan sarı ve yumuşak kuma kadar çölün bağrına saplanmıştı. Bir taraftan da raylarımızı döşüyorduk. Asluç'ta bayraklarla süslenmiş bir takın altında ilk istasyonun küşat resmini yaptık. Burası portatif bir harp kasabasıydı. Karargah, hastaneler, diğer müesseseler, hepsi muntazam yollarla çevrilmiş sağlam çadırlar içinde kurulmuştu. Asluç'tan sonra, uğradığımız hafir, geçen sene bir isimden ibaretti. Bu sefer o da uzaktan, bahçeler, binalar, hastaneler ve çadırlar arasında yeni bir kasaba gibi göründü. Hatta bir harabe bile keşfedilmişti ve birkaç adım sonra çöl, %100 çöl ve esmer taş çölü. Taş çölü, kum çölü kadar genişken, ruhu darlaştırır, göze görünmeyen bir dehliz, basık, sıkışık bir dehliz, bir adım sonra nefesi boğacak zannedilir. Etrafta çölün meşhur olmuş adamlarını görüyordum, işte Topal, yaşlı bir Alman ki, su havuzlarını, setleri, kanalları yaptı. İşte beyaz sakallı bir mühendis ki, Kudüs hattını ve çöldeki Mısır hattını yaptı. Sonra hatırlanmayan Türkler, kimi subay, kimi er, fakat asıl işi ve eseri yaratmış olanlar görünüş ve gösterişe karşı kayıtsız, şurada burada dolaşıyorlar. Kuseyme'de Sina'nın hiçbir zaman görmediği bir rüyayı bulduk, içi temiz sularla dolu havuzlar ve Kuseyme sularını kilometrelerce uzağa taşıyan demir boru şebekesi. Bir defa İngilizler bombaladığı için, şimdi havuzlar birçok bölmelere ayrılmıştı. Biri Hasanğa'ya kadar gittik. Burada başka bir çöl, sarı, yumuşak, denizi kurumuş bir kumsalı andıran çöl başlıyor. Hasanada hasta çadırlarda pek büyük bol sudan başka uzaktan getirilen karpuzlar bile vardı. Göğüslerin nefes almak için kalkıp inmesi bile fütur veren Badiye sokaklarında ağır demirle işleyen Türkler çölü diriltmişlerdi. Çöle gömülen bir senelik Türk enerjisi Herhangi bir planın içine toplanır ve tek sif olunursa, 4-5 senede bir memleket yapmaya kafidir. Türk enerjisi, ancak, planlaşmış, nizamlaşmış, inzibatlaşmış bir çarka takıldığı zaman mucizeler doğurur ve Allah gibi yaratır. Hiçbir tarafı yapılmamış olan bir vatanın bayrağı Kahire'ye dikilmek için havaya giden bu enerji, boş Anadolu'yu zengin ve ümranlı bir vatan yapmak için hiçbir vakit kullanılmadı. Türk, harpte kullanılmış, kıymetlendirilmiş, destanlaştırmış, sulta ise bırakılmıştır. En iyi çelikten yapılan, demiri et gibi kesen bu kılıç, sul kılıfının içinde paslandırılmış, tekrar fırsat çıktığı zaman kanda yıkanmış ve ateşte parlatılmıştır. Şöyle bağıranlar, altın değer ormanlarımız işlemiyor, paha biçilmez madenlerimiz toprak altında yatıyor, dünya değer mahsullerimiz tekniksizlikten ölüyor. Haksızsınız, biz, ormanlarımızı, madenlerimizi, mahsullerimizi ve sanayimizi değil, biz Türkümüzü işletmiyoruz. Ateş ve Güneş Ateş ve Güneş'i büyük harpin sonlarında, hemen birkaç gün içinde yazmıştım. Bozgun havası içinde Türk ordusunun bütün destanının, kahramanlığının, ıstırabının unutulduğunu görüyordum. Orduya sövülmek modaydı. Kitabın başında şunu diyordum. Ben de bilirim ki, Medine müdafası, Çığteev gibi, Emden gibi, neticesiz bir eserdir. İstanbul'dan Aden'e 3000 asker yollamanın bir faydası olmadığını da düşünebiliriz. Fakat böyle bilmek ve düşünmek neye yarar? Biz Medine'de 1332 Mayıs'ından mütahareye günlerine kadar toprağı kavuran ateş altında çarpışanları hatırlıyoruz. Aden, seferine basit bir yola çıkar gibi, sessiz ve asil, yürüyüp giden Türk çocuklarının kalplerinin içini görünüz. Anadolu kiminden kar, kiminden güneş eksik olmayan sekiz cephede esrarlı varlığının yeni epopelerini yazdı. Okumak bile istemediğimiz resmi tebliğlerin her satırında bu cephelerin bir parçası vardır. Fakat ne yazık ki, bizim edebiyatımız, şişireceği yelkenlere inmeyen bir rüzgar gibi, hep havadan, serseri ve yüksek geçiyor. Boş çığlığından başka hiçbir tesirini duymuyoruz. Ateş ve güneşin baş tarafını hiç sevmem. Çöl için yazdığım yazılar, dağında olanlardan farklı değildir. Bir kısmını da muhtelif bahislere karıştırdım. Fakat çölde harp eden arkadaşları dinleyerek, bazı subayların aldığı notları okuyarak, biraz da raporlardan muharebe hikayeleri yazmıştım. Bu hikayeleri tekrar gözden geçirerek kitabıma ekliyorum. Bunlar, cephenin içinde kaybolan bölük ve müfrezelerin hikayeleridir, genç subayın ve köylünün destanıdır. Birinci defterde ilk kanal seferini ve çöl içindeki harpleri ve ikinci defterde Gazze taarruzlarını okuyacaksınız. Yazdıklarımın, yazılanların en iyileri değildir, yegane yazılmış olanlardır. Onun için neşrediyorum. Birinci defter. Bu gündemleri 1914-1330 senesinde ilk keşif seferine giden bir subayın harp notlarından alıyorum. Kaç gündür kızgın yollardayız. Kıtama bir türlü tabii bir yürüyüş yaptıramadım. Konak araları nizamnamenin gösterdiği müddete değil, içilecek suların bulunduğu yerlere bağlıdır. Bir sudan, kalkıp öbür suya konuyoruz. Bu kadar güçlük içinde bile, hiç döküntü ve hasta bırakmadık. Ve su içmek değil, yapışık çamur yutuyoruz. Kendi kendine bir çöl, hendesesiz, çizgisiz ve şekilsiz, büsbütün çöl. Aldığım nefes göğsümü tıkıyor, boğazımdan geçerken katı ve yuvarlak bir şeymiş gibi hissediyorum. Geceleri, güneşi az bir kış gününden daha parlak. Aynı ufuk geri çekiliyor gibi devam eden sarı fersahlarda günlerce ne hayat, ne yeşil bir ot kümesi var. Kanala gidip boğulsak diyordum. Emdiğim çamurdan, dizlerimi artık bir demir mengene gibi sıkan yorgunluktan o kadar usanmıştım. Havaya öyle ince bir kum karışıyor ki, bunu ancak, yavaş yavaş hançerelerimizde bir satık gibi kabardıktan, saatlerimiz durduktan, otomatik tabancalarımız sıkıştıktan sonra hissediyoruz. Her akşam, arkada bıraktığımız mamurelerden bir gün daha uzaklaştığımızı düşünüyorum. Doğrusu, pek az insanın dayanabileceği sıkıntılar çektik. Her adımı, içimden bir ıstırap çıkarır gibi atıyorum ve onu bir daha tekrar etmeyi hatırıma getirmiyorum. Dönülecek bir yere gittiğimizi bir an düşünürsem, bunu düşündüğüm yerden ileri gidemezdim. Gözüme kahire yeşil, mısır bahar içinde, kanal ve nil, boğaz içi gibi serin geliyor. Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlerime iş gördürmeye uğraşıyordum. Yedek subaylardan biri, yanımda durdu. Dudakları kupkuru, derisi bakırlaşmış, omuzları sarkık. Nasıl, dedim, bu iş İstanbul gezintilerinden biraz farklı. Uzun uzun baktı, şehirlere gitmeliyiz, diyordu. Ve durulmuş gözlerini encin bırakarak, beni İsrail buradan nasıl hicret etmiş, diye sordu. Bir hurmalık kenarında geceliyorduk, oldukça uzakta, kıtalardan biri develerini suluyordu. Su, bu hayvanların uzun, geniş boğazlarından halkalı bir gürültüyle geçiyor. Bomboş, yapayalnız çöl karartısı ortasında bu yabancı kovalaşan ses bana ne garip geldi. Bütün gece hep Anadolu köylerinin inek seslerini işitir gibi oldum. Nasıl oldu, ne olduk? Birkaç saatte her şey olup bitti. Rüya görmüş gibiyim. Biraz evvel ordu karargahından emir geldi. O yollardan geri döneceğiz. Kargaşalık arasında biri omuzlarını sikti. Çöl hurmalarına dönüyoruz. Aylardan beri görmediğim bir arkadaştı. Sen ne yaptın? Diye sordum. Hiç. Ateşin durduğu bir zamanda, kanala koştum. Bir avuç su ile ağzımı yıkadım. Kanalın suları içinde ölmüş olanlar da var. Hemen hiç talim görmeyen tulumlu askerler, hakikaten büyük bir cesaretle su içine atladılar. Karşıya ancak küçük bir kıta geçti. Üstlerinden sular sızan, yaralı ve yarasız, bu bir avuç adam, İngilizlerin demir çemberi içine sıkışıp kayboldu. İngiliz ateşi, kanalın ortasını bir düz çizgi gibi yalıyordu. Şehitlerimizin çoğunu orada verdik. Kanal vücumundan, son hatıra, onların sular üstündeki solgun kan izleri kaldı. Kanal seferinde, bizim için talih de aksi gitti. Yüzü acı acı döven, mesafeleri ve hedefleri karma karışık eden şiddetli bir kum fırtınasına tutulduk. Gece yollarımızı kaybettik. Gündüz tayyarelerden sakınmak için kum yığınları içine gömülüp çıktık. Yaralılarımızı develer üstünde götürüyoruz. Yarı yolda bir subay bana diyor: Ah bilmezsin, deve her adım attıkça yaram yeni bir yara gibi sızlıyor. Kanalda develerimizin çoğunu kaybetmiştik. Anadolu çocukların ne dayanıklı adamlardır. Bunca yorgunluktan sonra, daha az vasıtalarla, büsbütün zorlaşan geri seferini intizamla, fütursuz başardılar. General Maxwell, sonraları okuduğum bir raporunda, İngiliz kıtaları için diyor ki, kanalı müdafaa edenler, 100 millik cephe üzerinde çok basiretle vazife görmeye mecbur idiler. Kıtalar bu vazifeyi çok iyi yaparak haklı bir şöhret kazanmışlardır. Eğer başka askerler olsaydı, bu kadar yorgunluk ve zorluk içinde maneviyatlarının tefessüh edeceğine şüphe yoktur. Halbuki Türkler Anadolu'yu, Suriye'yi, Filistin'i ve çölü geçip burada muharebe ettiler. Ve daha iki sene hiçbir gün maneviyatları tefessüh etmeyerek çöllere kaç kere gelip kaç kere geri dönmüşlerdir. Size Tanin gazetesinden bir telgraf alıyorum. Atina, 3 Ağustos, Mea, Kuvvetli bir Osmanlı keşif kolu, Süveyş kanalını geçerek Kantara'nın 2.5 buçuk kilometre şimalinde Şimendifır hattına vazettiği Mevaddı infilakiyeyi ateşleyip hattı tahrip ve Süveyş kanalını dolaşan bir İngiliz devriye motorunu garp ve avdet etmiştir. Her gün gördüğümüz basit hadiselerden biri, belki okumadan geçmişsinizdir. Bu küçük telgrafın hikayesini dinler misiniz? Ariş kasabasını muhafaza eden bölüme, dün İngilizlerin kanaldaki hareketlerini tarasut etmek ve haber toplamak vazifesini verdiler. İlk kanal keşfinde, ordunun birçok Arişli bedeviler kullandığını biliyordum. En doğru tedbir, kendi müfrezeme mümkün olduğu kadar örbün almaktı. Bir akşam üstü, keşif seferine giden bedevilerden birini çağırdım. Bozuk gözlü, orta boylu bir adam olan şey belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gıra tüfeğiyle masamın kenarına oturdu. Önce kalıp kıyafetinden bir şey ummadım, fakat söz söylerken öyle cesur, açık, karşısındakine emniyet ve ferah veren bir hali vardı ki, hiç tereddüt etmeden maksadımı kendisine anlattım. Mısır tarlalarını tanıyan şey ayrıca bana 15 bedevi getireceğini de söyledi. Bariş kanal arasında da şunları öğrenecektim, denizden ateş edilmeyecek kadar uzak yollar, su ve istirahat yerleri, menzil olmaya müsait noktalar, gölgelikler, ağaçlıklar, yolların başlangıç ve nihayetleri. Müfrezeyi 15 hecin süvarla, 15 kadar erden, 16 bedeviden, 3 gönüllü hinkliden tertip ettim, mümkün olursa kullanmak için birer kiloluk 6 paket dinamit malzemesi de edindim. Temmuz gecesinin yarısından iki saat sonra sessiz sedasız çöle çıktık. Ay batmak üzereydi, yıldızların ürperti veren berraklığı altında uyuyan ıssız çölün kumu öyle yumuşaktı ki, yan yana yürüyen erlerin bile birbirinden haberi yoktu. Ben bundan memnundum, çünkü etrafta İngiliz casusları olması ihtimali vardı. Daima Urban'ın çadır kurdukları yerlerden uzakta konaklıyordum. Ağaçsız, gölgesiz yerlerde kalmak, güneşte büyüyen Bedeviler için bile ne kadar güçtür. Biz yollarda, eğer bulabilirsek, başımıza gölge verecek kadar hurma dalı, ot vesaire topluyorduk. Çölde ve muharebede konaklar, Anadolu seyahatlerinde olduğu gibi, intihap edilmez, bir fecir vakti durur, gruptan sonra kuyularda develerimizi sulayıp tekrar hareket ederdik. Konaklardan birinde akşamüstü, yanımda ansızın bir şeyh peyda oldu. Bu, vücudu ve yüzü buruşuklar içinde, damarları fırlamış, beli iki kat, 70-80 yaşında bir ihtiyardı. Boyu kadar uzun ve beli gibi eğri kılıcının kabzasına dayandı. Siyah taneli tesbihini çekerek selam verdi, sonra, kumandanınız nerede, diye sordu. Bunun bir casus olmasından şüphelendim müfrezemden ayrılıp kendini uzak bir kenara çektim. Kumandanımız geriden geliyor, bu gece burada birleşeceğiz, dedim. Buraya niçin geldiniz? Şeyhlerle Bedevileri görmek ve ihtiyaçlarına bakmak için geldik. Şimdi şark urbağınını geziyoruz, sonra da sizin taraflara uğrayacağız. Şeyh, Allah ömrünüzü uzun etsin, dedi ve ayrıldı. Dört gün sonra, bir gece vakti, ağırlığımızı gayet izbe yerlerde bırakıp iki günlük erzakla Ebu Asab Tepesi'nin kanala hakim noktalarını tutmuştum. İhtimal ki, düşman bir tüfek sesi işitilecek kadar bize yakındı, belki şu sırada Cebel'in eteğinde dolaşan birkaç İngiliz'in ağına yakalanmıştım. Sabahı iple çekiyordum. Nihayet güneş doğdu, sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen serin ve keskin rüzgarla üşüdük. Rüzgarın serptiği kum taneleri, yüzlerimizi harap etti. Önümüzde ne olup olmadığını anlamak için bedevilerden birkaçını dilenci ve çoban kılığıyla keşfe gönderdim. Bir iki saat sonra bu esen müziç rüzgar dindi, güneş ısındı ve çölün yakan harareti tekrar bastı. Cebel yüksek ve derin kumluk olduğundan yalın ayak çıkıp inmek lazımdı. Tabanlarımızın ısınan kum üzerinde bir kızgın kül üstünde yürür gibi yandığını hissediyordum. Bütün makineleri durduran ince ve akar kuma karşı silahları muhafaza için hepsini esvaplarımıza sardık. Kanal büsbütün göründü. Dürbünle port saidi, kapı, kantarayı, acı gölü fark ediyordum. Kantaranın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu. Arazi o kadar dalgalı ki, ufak tefek kıtaları seçemiyordum. Fazla malumat almak için bizim sahte dilencilerle çobanları beklemek lazımdı. Kanal içinde gidip gelen ticaret, Harp gemilerine, karşı kıyıdaki trenlere hasretle baktım. Rahat rahat uyuyan yorgun askerlerimin uyandırılmaktan başka endişeleri yoktu. Öğleden üç saat sonra bedevilerimiz geldi. Şeyhle uzun uzun müşavere ettik. Bizim için düşmana yan mesnedi olan bataklıktan sessizce ilerleyerek elimizdeki dinamitlerle bir iş görebilmek mümkündü. Hecinlerimize yiyecek verdik, dinamit paketlerine fitil ve kapsül taktık. Neferleri iyice doyurduk, Bedevilerin en cesurlarından altı kişi ayırıp dinamitlerin nasıl kullanılacağını öğrettim, sonra şeyhe bir aşire okutup tekmil askere namaz kıldırdım. Birbirimize veda edip hecinleri yularlarından tutarak kumun manyaları arkasından kanala doğru yürüdük. Güneş battıktan sonra ayın ilk ziyası çöle müpem bir aydınlık verdi. Gök öyle temizdi ki, bir ufukla öteki ufuk arasında leke kadar bulut yoktu. Bataklık dümdüz olduğundan keşfedilmek tehlikesindeydik, bundan başka bataklığı geçmek, kumda yürümekten daha güçtü. Yol üstünde ilk keşif seferinde ordunun bıraktığı siperlere rast geliyordum. Kim bilir, bu siperlerde bizim gibi kaç Türk cesedinin kurumuş kemikleri var. Tabiat bu siperleri, yavaş yavaş, rüzgarın taşıdığı şeylerle birer mezar gibi kapıyor. İngilizlerin gelebilecekleri istikametlere birer nöbetçi koydum ve kanalı geçecek altı eri seçip hazırladım. Kundura ve çoraplarımızı çıkardık, paçalarımızı sıvadık, ellerimizde tüfeklerimizi hazır tutup ağır ağır bataklığın yapışkan sularında ilerledik. Ara sıra haykıran develerin seslerinden başka gecenin geniş, ölü sükutunu bozan bir şey yoktu. Gece yarısından bir saat sonra, kanala yüz metre kadar yakındık. Acıgöl tarafında karanlığın büsbütün uzun gösterdiği fasılalarla üç gemi duruyordu. Motorlu ufak bir kayık yavaş yavaş önümüzden geçti. Bataklıkla kanal arasında 2-3 metre genişliğinde ve suya muvazi bir yol keşfettik. Tabii ilk önce iz olup olmadığına baktık. Birbirine karışmış nal oyuklarından gündüz 5-10 kişilik bir devriyenin geçip gittiği anlaşılıyordu. Bedevilerimiz, su kenarında tulumlarını çıkarıp nefesleriyle şişirdiler. Dinamitleri bunlara koyup, ihtiyatla yüzerek Mısır kıyısına çıktık ve servilerden daha uzun görünen, yerlilerin, Flava dedikleri ağaçların gölgesinde saklandık. Nil suyu ile bulunduğumuz yerin arası 10 metre kadardı. Epeyce uzakta birkaç İngiliz eri dolaşıyordu. Nefesimizin gürültüsünden rahatsız olan bir sessizlik içinde bekleştik, onlar da gittiler. Şimendifır, Nil'in öteki sahilindeydi. Nehrin suyunu, kanalın suyundan daha büyük ihtiyatla geçtik. Şimdi gözlerimizin ilk bakışta seçtiği köprüye dinamitleri koymak lazımdı. İki paketi feda ettik ve bizden pek az yüksekte duran telefon tellerini kolayca kestik. Başka bir bedevi, telgraf direğine çıkıp beşriyesiyle iki tel kopardı. Herkes kulağını yere koymuştu. Avucumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık ve bir saniye kaybetmeden tekrar Nil suyundan ve kanaldan atlayıp karşı yakaya geçtik. Heyecandan elimi kalbimin üstüne bastırmıştım. Bir müddet sonra müthiş sesle işşil oldu. Ateş ve alev sütunları çıktı. Gecenin içinden sanki derin bir zelzele geçmişti. Bu sırada gemilerden telaşla birkaç projektör yandı. Harp gemisinde çan, düdük ve insan sesleri birbirine karıştı. Manalar arkasına öyle sokulmuştuk ki, projektörlerin araziyi sıkı sıkı tarayan ışıkların üstümüze dokunması mümkün değildi. İnce düdüğünü öttüren bir motorlu kayığın iş şıl sesinin geldiği yere doğru koştuğunu gördüm. Bu kayık, ateş hattımızın önüne gelir gelmez bir kumanda ile hep beraber şiddetli bir ateş açtık, haykırışlar, istimdatlar birbirine karıştı. Karşı taraf infilak ve ateşten istihkamla siperlere girmiş olmalı ki, hiçbir tarafta toplu kuvvetlerin kımıldandığını fark etmedim. Tekrar bataklığa girip hecinlerimizin durduğu yere döndük. Hayvanlarımıza binerek ağırlığı gönderdiğimiz istikamete doğru koştuk. Dilenci ve çoban kıyafetli iki bedevi buralarda gözcü kalacak ve biraz sonra bizimle birleşecekti. Vicat yolu üstünde bıraktığımız nöbetçiler birer birer müfrezeye iltihak etti. O gün öğleden evvel ağırlığın bulunduğu yere geldim. İki gün iki gece uyku girmeyen gözlerimin kurşun gibi kapandığını hissediyordum. Ayaklarımızın yaralarına bir sandık içinde beraber taşıdığımız eczanemizde ne bulduksa sürdükten sonra, ben biraz uyudum. İhtiyatlı şey, henüz daldığım vakit, başucuma gelip, henüz tehlikedeyiz, hurmalığa gidelim, dedi. Ben gözüme aslından müthiş görünen bu vakadan o kadar heyecan ve haz duymuştum ki, Artık en ufak tehlikenin bile beni bu hazzı uzun uzun duymaktan mahrum etmesine razı olamıyordum. Birkaç saat ileride geniş bir hurmalığın içinde tam 30 saat rahat ettik. Kalkacağımız zaman bir bedevi çocuğu, hurma dallarından yapılmış sepeti içinde bana taze hurma getirdi. Hurmanın adedi kadar metelik verdim. Zavallı bedevi çocuğu o kadar sevindi ki, ben hecinle giderken arkamdan koşuyor. ''Efendi, gene geliniz, birkaç güne kadar hurmalarımız daha iyi olacak.'' diyordu. ''Ariş'e bir saat kala sahilin en güzel yerine kondum. Bütün arkadaşlarıma incir, karpuz ve zerzavat ziyafeti verdim. Bedevilerimiz hayvanları serin sulara soktuktan sonra bize Badiye oyunları oynadılar. Yalnız bana değil, raporum üzerine orduya bile heves geldi. İkinci bir keşif yapmak emrini almakta gecikmedim. Zaten buna hazırdım.'' Fakat şimdi daha dikkatli hareket etmek lazımdı. Vaka sabahı bizi takip eden İngilizlerin uğradığımız yerlerden tahkikat yapıp, nasıl hareket ettiğimizi anlamaları kabildir. Yeni kadrom şöyleydi, 8 bedevi, 22 deveden mürekkep ağırlık, 6 paket dinamit. Ramazan'ın 30. günü keşif noktasında bulunup akşamüstü kanala gidecektik. Ariş'ten gece yarısı çıktık, hiç ay yoktu. Fakat parlak yıldızlar arasında çöl, bir marmara mehtabı gibi, aydınlıktı. Bedevilerin bir adeti vardır. Her Gavze'den evvel, Şeyh kabilesinin kâhinine gazasının hayırlı olup olmadığını sorar. Tabii gideceği yeri ve gaz ve yapacağı aşiretin ismini söylemez. Kahin bir müddet düşündükten sonra, bu gaza hayırlıdır. Yahut, ben bu gazadan hayır görmüyorum, der. Maiyetim, bedevi olduğundan, bu adete uymak lazım geldi. Bu sefer yine yanımda gelen şey Tefül için Suvareye kabilesinden Selim isminde birini seçti. Selim, bizimle arıştan yola çıkıp yarım saat uzaktaki mezarlıkta durdu. Her birimizin bileğinden tutup evliya mezarları etrafında üçer defa daire çizdi. Tavaf ettikten sonra, hepimizin arkasına ve hecinlere kum serperek, birçok dua okudu. Sonra eliyle karanlığı göstererek, hayırlıdır, gidiniz, dedi. Temmuz nihayetleri, gölgede 55 dereceyi buluyordu. Bez çadırım ateşte ısınmış tuğla gibi kızgındı. Casus korkusundan tenha, gölgesiz yerlerden geçiyordum. Yüzüm yandı, ellerimin derisi kabardı. Ebul Asap tepesinde arazi keşfine gönderdiğim Bedevilerin vereceği haberi bekledik. Öğleden sonra üçte geldiler. Düşman kuvvetinde değişiklik yoktu. Fakat ihtiyat lazım olduğundan, bu sefer kanalı başka bir noktadan atlamaya karar verdik. Kalan cesur arkadaşlarımla, Kantara'nın 15 kilometre şimalindeki istikametten kanala doğru yürüdüm. Biraz yol aldıktan sonra, gece oldu. Yıldızlarla karşıdaki elektrik ziyaları arasında eski heyecanlarımızın kabardığını hissediyordum. Korkulu mıntıkalara geldiğimiz vakit dağıldık, uzaktan ses parolamız Bağdat, cevabı Şam kelimesiydi. Bataklığa gelince Bedeviler en entarilerini topladılar, ben kundura ve çoraplarımı çıkarıp pantalonumun paçalarını sıvadım. Hecinlerimizi bir iki muhafızla tepecikler arasına yerleştirmiştik. Herkesin eli silahında en küçük şüpheye karşı ateş etmeye hazırdı, etraf bataklık, yapışkan ve pisti. Kalın bir vurma dalına dayanarak ilerliyordum. Kanala yaklaştıktan sonra, yüzüstü yatıp bir müddet önümüzü tarasut ettik. Bedeviler tulumlarını nefesle şişirip silah ve esvaplarını koydular, üstüne bindiğim tulumları çekerek sakin sakin yüzmeye başladılar. Bir aralık su üstünde bir düdük öttü, birkaç projektör yandı. Keşfedilmek korkusu ile titredik. Karşıya çıkar çıkmaz, fıleyv ağaçlarının altına serilip tekrar gözlerimizde karanlığı delmeye uğraştık. Görmek için aydınlık ve görülmemek için zulmet lazımdı. İçimize tekrar emniyet geldikten sonra, karnımız üstünde sürünerek nile, sonra öteki sahile geçtik. Evvela telefon tellerini kestirdim, dinamitleri münasip fasılalarla raylara koyduk ve ateşleyip olanca süratimizle nil ve kanalı aşarak gözlerimizi, infilak istikametine diktik. Bu sırada ikinci Mısır sahilinden bir devreye geçti. Ateş ettik, mukabele ettiler. Arada bir de tren sesi duyuldu. Fakat işşıl bir saniyede bütün bu sesleri boğdu. Artık kaçmak zamanıydı. Nöbetçi bıraktığımız iki bedeviyi göremedik. Şeyh, köpek ve diğer bir bedevi tilki sesiyle onları davet ettiler. 10 dakika sonra birleşip tekrar hecinlerin son hızıyla mesafelerden süzülüp gittik. Ağırlıktan iki bedeviyi muhtelif kıyafetlerle kantara pazarına gönderdim. Bu pazarda, İngilizler Bedevilere öteberi satar ve onlardan bize dair malumat almak isterler. Bizim casuslarımız tahribat derecesini anlayacaklardı. Sonra Ariş'e gelen muhbirlerden şu malumatı topladım, askeri trenden iki vagon berhava olmuştur. 50 mecruh ve maktul var. Civarda çadır kuran Bedeviler bu iki vaka üzerine uzak yerlere hicret etmişlerdir. Fakat nihayet, böyle sergüzeştleri bekleyen fena akıbetler geldi. Üç ufak vakanın birinde yaralandım. Birinde şeyhi, sevgili arkadaşımı kaybettim, birinde bacağım yok oldu. İngilizlerin kanalı temizleyen üç motorlu makinesinin tahribine memur olmuştum. Kanal'daki seyir sefer için bu makinelerin 24 saat işlerinden kalmaları bile büyük bir zarardı. Ayırdığım bedevilerle garp istikametine gitmiştim. Su taşırılan arazide hiçbir devriye izine rast gelmemek bize yine muvaffak olmak ümidini verdi, ön ve yan taraflara ikişer nöbetçi koydum. Yanımda kalanlarla en kuru güzergahtan kanala doğru yürümeye başladım. Sudan 100 metre uzakta, Bedevi'nin biri durdu. Efendim, dikkat, diye haykırdı. Karanlıkta bir İngiliz nöbetçisi görmüştü. İkinci Bedevi, kımıldamıyor, odun olsa gerektir, dedi. Karşımızdaki gölgenin nöbetçi mi, yoksa odun mu olduğunu düşünürken üzerimize şiddetli bir yaylım ateşi geldi. Yerlere atılıp ateş görünen noktalara mukabele ettik. Ateşlerini kestiler. Kaçıyorlar, yetişelim, diye yanımızdakileri ikaz ettim. Kimi belinden kılıcını, kimi kabza bıçağını çekerek karşıya atıldı. Ben devesine bir türlü binemeyen bir yink yetiştim, tüfeğine takılı süngüsüyle kolumda bir yara açtı. Bu sırada tabancamı sıkabilmiştim. Artık makine hülyası suya düşmüştü. Bedeviler hilal Yahmer'in Ahmer'in verdiği sargı ile yaramı bağladılar. Avdet ederken Romalılar zamanında bir hakimin yaptığı kasır harabesine yaklaştığımız zaman, Bedeviler el çırparak, kaside söyleyerek, hecin üzerinde raks ederek bizi istikbal ettiler. Fakat bu sefer şehit verdiğimiz iki Bedevi'den ve teşebbüsümüzün hiçbir netice vermemesinden meyus olmuştum. Yaram hafif olduğundan birkaç günde iyileşti. Çöl kumandanı müfrezeme çölde kuyu arayan bir Alman mühendisinin muhafazası vazifesini verdi. Bu adamla Mahdes taraflarına gittik. Hiç unutmam, 331 senesi teşrini saniyesinde bir akşamdı. Küçük bir devirden sonra Mahdes'te develerimizi sulayıp sığındığımız yere dönmüştük. Daha arişte iken Bedeviler bana bir keçi hediye etmişti. Şeyh dedi ki, Efendi, yine gazaya gidiyoruz. Sağa dönüp dönmeyeceğimizi Allah bilir, şunu keselim. Keçinin bir kısmını yedik, bir kısmından kavurma yapıp yanımıza aldık. Bu akşam şeyh, son kavurmalardan bir güzel bulgur pilavı pişirdi. Çöl yıldızı altında rahat bir hazım saati geçirirken Mahdest'ten telaşla biri geldi. İngiliz geldi, düdük çaldı, fener yaktı, diyordu. Şeyh'le beraber sekiz oner ayırıp baskın yapmaya gittik. Karanlık ortasında boş yere iz arıyordum. İçimizden biri, İngiliz, İngiliz diye bağırdı. Oldukça uzakta ince karaltılar toplanıyordu. Arazi pek biçimsizdi. Fakat güzel bir yer aramak için de vaktimiz yoktu. Olduğumuz yere derme çatma avcı hattına yattık, ilk ateşte bedevilerden bir kısmı şaşırdı ve kaçan develerinin arkasından koştu. Karaltıların yanlara doğru kıvrılmasından, çevrildiğimizi hissediyordum. En uç tarafa bütün tüfeklerle ateş ettik. İngilizler bir iki mitralyözün sık ateşleriyle cevap verdiler. Kah öne, kah sola kumanda veriyordum. Birini ileriye göndermek istedim. Yerinden kalkar kalkmaz devrilip düştü. Üstümdeki cephane bitmek üzereydi. İngilizler bir aralık dairelerini küçültüp bizi esir etmek için ateş kestiler. Zavallı şey, tedbir, tedbir, diye haykırıyordu. Hecinlere bininiz, ayrı ayrı kaçınız hareket ettiğimiz yerde buluşacağız dedim ben de sadık ve cesur ceylanımı atladım ötekiler hecinlerini sürdüler biraz ayrıldıktan sonra şiddetli bir mitralyöz ateşi zavallı şey ile yanındaki arkadaşını yere düşürdü bütün bu seferden sonra bir rütbe ve bir nişandan başka İngilizlerden alınmış bir de hayvan kazanmıştım bu hayvana esir ismini verdim burada adettir usta bedeviler bir hayvanı muayene edip şiyarını söyler Bedevi'ye bu hayvanın şiarı ne olduğunu sordum. Sahibinden kaçar, avdet etmez, sahibini yere atar, dediler. Halbuki Ceylan gebeydi, ben bu hayvana binmeye mecburdum. Zaten Bedevilerden şiar sormak, buna inandığımdan değildi. Ariş'te geçirdiğim son günler esnasında İngilizlerin Katya'ya hakim tepeleri işgal ettiklerini haber almıştım. Bu sefer Şeyh Utvan'la beraber keşfe çıktım. Ağırlıklıla diğer adamlar sahil üzerinden bir ulabide gitti. Ben bedevilerin uğursuz dedikleri hayvana binmiştim. İyi süvarilik gururu ile ayaklarımı üzen giden çıkarmış, dizginleri bırakmış, tüfeğimi gelişi güzel omuzuma takmıştım. Eski nasihattir, hayvan üstünde her an uyanık bulunmalı derler. Şey, utvanla konuşa konuşa yürüyordum. Esirin boyu hemen şeyin bindiği hecinin boyu kadar yüksekti. Biraz sonra şiddetli, sıcak bir rüzgar gözlerimize kum dumanları serpti, önümüzü arkamızı göremez olduk. Hayvanlar ürküp geriye atıldılar. Esir sıçradığı vakit tüfeğim sağrısına çarpıp büsbütün ürkmesine sebep oldu. Kendisini gayet dik bir kum silsilesinin eteklerine attı. Fakat silsile yüksek olduğundan tekrar etek kenarındaki derin vadiye döndü. Kurtulmak için aşağı atlamaktan başka çare olmadığını gördüm. Başıboş kaçan esirin peşinden şeyh Heci'nini olanca, hızıyla sürdü. Ancak iki saat sonra tekrar hayvana binebildim. Bilmem niçin şeyh Arişe dönsek diyordu. Mart'ın altısında bir ulabide gelip bizden evvel oraya gelen Efrad'ı muayene ettim. Her şey tamamdı. Sabahleyin çayımızı içtikten sonra beni Cedide'deki pazara davet ettiler. Pazar pek kalabalıktı. Yüz metre yaklaşınca kadınlar ve erkekler lü. sayhasıyla üstüme geldiler. Bedevilerden kurtulmak, pazarın büsbütün canlanacağı zamanı beklemek için telgraf çadırına girdim. Daha iskemle üstüne otururken, dışarıda, tayyare, tayyare, sesi duyuldu, iki patlayış birbirini takip etti, hemen dışarı çıktım, ahali ve asker telaş içindeydi. Yere yatın, diye bağırdım, tayyarelerden birinin kuyruğu inip kalktı. Yeni düşecek bombayı heyecanla bekliyordum. Bombayı tamam başımızın hizasında görür gibi oldum, yerimi değiştirmek için şaşkınlıktan yana sıçradım, dürbün başımla yer arasında kırıldı. Nasıl bir tesirle yere serildiğimi hatırlamıyorum. Biraz sonra ayağa kalkmak istedimse de, sol bacağımı bir türlü çekemedim. Dizimi tutup oynattım, hiç kendinde değildi. Şeyh Utvan, abasını çıkarıp bana Sani bir sedye yaptı ve üç bedevi çadıra taşıdılar. Bir hafta sonra Alman hemşirelerinin itinası altında Sebi Hastanesi'nde yatıyordum. Doktorların mırıltılarından, artık yalnız harpten değil, ayaktan da mahrum kaldığımı hissettim. Çöl gözüme meşhum göründü. Bozgun, çöldeki son muharebelerin notlarını bir başka arkadaşımın defterinden alıyorum. Çöl, çok değişti, İptidaları benim nokta kumandanı olduğum yerde develerden başka bir şey görmüyordum. Şimdi, Anadolu'nun kısa ve uzun, büyük ve küçük bütün hayvanları, tahta arabalar bile var, artık hecinlerde dizgin ve üzengiye alıştılar, en talimli atlar gibi muntazam yürüyorlar. Son zamanlarda Şam menzili birçok kakule gönderdi, kakuleler arka arkaya duran iki deveye bağlanmış adi birer sedyedir. Artık hastalar ve yaralılar önlerinde uzun bir deve, arkalarında uzun bir deve, kendileri arada asılı, öyle taşınacaklar. Geçen gün kakulelerden birine ben bindim, kendimi ipi elimden kaçmış bir salıncak üstünde zannediyordum. Bir akşam, başçavuşumla beraber çadırdaydık. Çölün her zamanki akşamlarından biri, ansızın uzaktan şimdiye kadar işitmediğimiz bir boru sesi duyduk, çöle bir otomobil geliyordu. Ben iştiyak, bedeviler hayret içinde yıpranmış ve eskimiş makinenin etrafında toplandık. İçinden soluk esvaplı bir Alman subayı indi. Biraz sonra yıkanmak ve muayene edilmek için kapağı açılmış makineden taşan benzin kokusunu duydum, bu koku, gruba karşı, çölün sessiz havası içinde ne yeni, ne yabancı bir şeydi. Kardeşim, Katya'da, Halet'ten ve hepimizin arkadaşı Memduhtan başka bir şey kaybetmedik. İngilizler çok kuvvetliydiler. Fakat en çok beni meyis eden nedir, biliyor musunuz? İngilizler refah içinde, biz değiliz. Onlar sağlam, iklime göre yapılmış esvaplarıyla, her gün tam yem alan güzel atlarıyla, lüzumsuz ölümler için ön saflara atılmış müstemlekat askerleriyle geliyorlar. Biz bazan kış, bazan yaz esvabı giyiyoruz. Atlarımız zayıf, adedimiz az ve her ölen neferi yüreğimizden veriyoruz. Ölen, eskiyen, yırtılan her şey, canımızdan, memleketimizden bir şey. İngilizler öyle mi? Hiçbir ziyan yok ki, biz kolayca yerine koyabilelim ve onlar koymasınlar. Böyle olduğu halde, bu sefer harbi zaferle bitirdik. Elimize 400 İngiliz atı geçti, bunu az fiyatla muharebe edenlere dağıtıyorlar. Katya Muharebesi günü çılgın bir kum fırtınası çıktı. Uzun müddet düşman siperlerini gözden kaybettik. Askerlerimizi ateş edecek yeri, hücum istikametlerini adeta giderek aradılar. Tayyareler çivi, bomba ve daha bilmem ne afetlerle üstümüzde gezip durdu. Ben bir başka yere çadırımdan telefon ediyordum. Alo, siz misiniz? Ben. Karşımdaki sözünü kesti. Devam et kimsiniz? Diye hiddetlendim. Efendim şimdi üstümüzde tayyare var, işte bomba. Telefon kesildi. Sonra biz bu hatları geri çektik, telefoncunun ne olduğunu bilmiyordum. Fakat atlar ve ganimetler bütün neşesizliğimizi giderdi. İnsan önce köy atlarından İngiliz kısraklarına geçince yalnız hayvan değil, vasıta değiştirmiş gibi. Kuvvetleri bu kadar muti, süratleri katı bir makine gibi saniye saniye idare edilir hayvan görmemiştim. Konservelerde başka, çölün ortasında Londra kasaphanelerinin etlerinden yedik. Sana başka ne yazayım, bu kumla biraz ötedeki kumun farkı yok ki, zapt edilmiş şehirlerden, araziden bahsedeyim. Çöl nankör bir şeydir, muharebe kumun bazı yerlerini kanla çamur etmekten başka bir iz bırakmıyor. Temmuz 1332 Rumani harbini şu birkaç kelime ile anlatabilirim, üstün kuvvetler karşısında adım adım mağlubiyet. Buradaki temmuz dünyanın bütün temmuzlarından sıcaktı. Kıtalar, ağır, yorgun, hasta yürüdü. İnsanların niçin sabırdan bir peygamber yarattıklarını bu çölde anlıyorum. Dün kıtasından geri kalmış bir ere rast geldim. Ağırlığı on defa daha ağır, esvabından, kundurasından, atından başka üstünde ne varsa hepsinden şikayetçiydi. Geçerken bana döndü. Bir su doldur hemşeri. Temiz bir bardak içinde berrak bir su verdim, birkaç bardak içti. Dudaklarının kenarından sızan su, kaç gündür çenesinde biriken tozu ince çizgileriyle yarıyor ve çamur hatları vücuda getiriyordu. Uzun bıyıklarından ve uzamış sakalından akan suları avucuyla silerek. Canına değsin, burası Kerbela, dedi. Kân-ı 1332, Ocak 1916. Bedbat Magdaba'yı tel refah takip etti. Magdaba'da hakiki bir tehlike geçirmiştik. Bir avuç askerin üstüne İngilizlerin bir süvari fırkasıyla birçok piyadesi atılmıştı, bataryalarımızla bazı arkadaşlarımız esir düştü. Fakat atlıları o kadar çok, kendileri o kadar kalabalık iken bizi takip etmediler. Telür Refah düşmanın kara taarruzunu gemilerle himaye edeceği bir yerdi. İngilizler bizi ansızın sarıp çevirdiler. Bazı bölüklerimizi esir verdik. Bu kadar çok düşmana karşı biz ne yapabilirdik? İngilizlerin sahilden Şimendifer'le geldiğini de hesap et. Şerefli mağara zaferi olmasaydı, bu iki fena günün hatırasını unutamazdık. Mağaradaki ufak müfrezemize İngilizler iki düşman süvari bölüğü, bir makineli tüfek, bir cebel topu ve bir tayyare filosuyla taarruz etti. Bizim bütün kuvvetimiz yorgun bir piyade bölüğü ile dermansız bir istihkam bölüğünden ibaretti. Bu iki bölük bir çelik çember gibi hücumlara karşı biraz büküldü, fakat hepsini geri fırlattı. Büyük çöl içinde bir silik nokta gibi duran bu hafif müdafaa karşısında tayyareler, top, atlar ve tüfekler ricat etti. Kardeşim, insan eski bir evini boşaltırken nasıl derin bir gariplik duyar, henüz ben çöl ortasındayken işte bu garipliği hissediyorum. Çöl iptidasıyla kanalın yarı yolunda gibiyim. Akşama kadar solmuş çadırımdan çıkmıyorum. Önde kısa, toplu ve dar bir hurma, sağımda çıplak daha hissiz, soğuk ve gurur içinde yanıyor. Bedeviler uzamış mideli çocukları, çeneleri ve yanak etlerini yırtıp süsleyen kadınları, hasta kemikli, iskelet alınlı erkekleriyle her sabah elleri boş, ayakları yassı ve çıplak, gözleri müpem, birer birer bana gelirler. Akşama doğru ellerinde bulunmuş bir diken, tabanlarında kanı kurumuş ve siyahlanmış yeni bir yara ile dönerler. Bedevilerin yalnız gözleri güzel, yaşayan, dönen, tesisüs eden gözler. Şunu hissettim ki dağları, kumları ve ufukları ölü doğan çölde yaşayan şeyler iki kat yaşıyorlar. Burada gördüğüm ceylanlar birkaç defa daha gelip geçti. Ceylan gözleri çölün gözleri gibi. Sanki çölde esrarlı gözler doğuyor ve batıyor. Bu bana dert oldu. Her vakit çadırım, hayvanım, neferlerimle kımıldayıp yer değiştirmek istiyorum. Biraz fazla kalırsam, artık daima burada kalacağım, bedevi olacağım zannediyorum. Bu korku içime yerleşmeye başlayınca yavaş yavaş daha eteklerini takip edip, daha serbest, daha bedevisiz yerlerde konaklıyorum. Bu taraflar büsbütün kum, üç gün devam eden hiçbir şey yok. Tabiat mukarrır bir şekil almamış ve her gün tecrübelerle bu şekli arıyor. Çölün bu kısmında asıl güzel şey develerdir. Onlar sarı ve yumuşak mesafeler üstünde ince irtifaları ve ebedi sükuta hürmet eden sessizlikleriyle dolaşırlar. Her akşam bulutsuz taraflarda, üstlerinde esmer bedevilerle gezdikleri vakit, garip bir istirak dalıyorum. Burada İstanbullu çocukları görmelisin, hepsi çölün bütün zahmetlerine ne kadar çabuk alıştılar. O bizim genç arkadaşların, bir sene sonra sinada kahramanlar gibi dolaşacağını düşünebilir miydik? Her şeyi kolay düşünüp ferahlamakla beraber, gene her bıraktığımız ölü için ümitsiz bir keder duyuyorum. İnsan kum üstünde şehit bırakmaya dayanamıyor, çünkü ne mezarı, ne izi kalıyor. Bir denizde bile insan bu kadar kaybolabilir. İkinci defter. Trenle Kudüs'e gidiyordum. Cehennem Vadisi'ni geçmiştik. Kompartmanda sıcaktan, odun yakan lokomotifin bol siyah dumanından bunalmıştım. Şam'dan beri zayıf, orta boylu, saçı kızıl'a yakın kumral, teni bembeyaz ve ölü bir Yahudi genciyle seyahat ediyordum. Bana uzun uzun Siyonizm davalarından, Balat Yahudisi ile ideal Yahudisinin farkından bahsetti. Yeni bir şey öğrenmek, bana o güne kadar kapalı ve karışık duran bir ruha yol bulabilmek için bu adamın hususi kokusuna en küçük menfaati için herkesi rahatsız eden bin telaşına katlandım. Çöl hattının Filistin hattından ayrıldığı vadiyi sarar istasyonuna yaklaştıkça, ağır ağır endişelendi. Trenler bu istasyonda saatlerce durur. Burada ne ağaç, ne yapı, ne serin bir dakika vardır. Bir aralık dayanamayıp sordu. Bugün tayyare gelir mi? İhtimal gelir. Arkadaşım, bu ihtimalin niçin olduğunu anlayamadı. İstasyonda altı saat kaldık, ne güneşin bunaltan sıcağı, ne bu gencin güneşi unutturan ağır, uzun, mufasal sualleri bitti. Hareket edip ilk yokuşlara tırmanınca, ben değişen havadan, o kalbine tekrar dönen emniyetten dolayı bahtiyardık. Şen gözleriyle etrafına bakıp, siz Siyonizme karşı mücadele etmekle aldanıyorsunuz bu toprakları bizim kadar kimse imar edemez. Çünkü bizim kadar kimse sevemez, dedi. Nefret etmiştim. Vadi sarardan Şimale gideceğinize, şarka dönseydiniz bir iki saat sonra bir takım top sesleri duyacaktınız. Siz bu topraklara buğday ekiyorsunuz, biz kanımızı ve kemiklerimizi gömüyoruz, demek istiyordum. O zaman Sina cephesi henüz yeniydi. Cephe deniz tarafından Gazze kasabasıyla, şarkta bir üssebi kasabasıyla nihayet buluyor. Ara yerde devam eden çıplak, şehirsiz, sıcak topraklarda Çanakkale'den, Kafkasya'dan, Irak'tan ve daha bilmem hangi seferlerden artan son Anadolu askerleri dövüşüyordu. İngilizler cepheyi yorgun ve boş bulan taarruza kadar Gazze ordusuna iki defa taarruz ettiler. Denizden büyük gemi topları şehri kaç daha hak ile yeksan etti. Artık harap olan Gazze, on defadan fazla harpıl yıkılmış, yeniden yapılmıştı. Gazze'yi ilk müthiş hücumdan kurtaran alay, bizim tarihte en iyi isimlerden birini bırakmıştır. Bu alay, kendine en aşağı 4-5 defa üstün kuvvetlere karşı Gazze'yi kurtardı. Bir düzeye demir yağmuru altında insanı deli gibi eden bu Gazze muharebelerinde Kudüs'e dönen yaralıları ziyaret ederken, bir arkadaşım, neferlerden birine demişti ki, nasıl, yine gelirler mi dersin? Gelemezler efendi, bizim alayı gördüler. Nefer'in bu sözüyle anlatmak istediği şey, alayın Çanakkale'de bulunmuş olmasıdır. Gazze kasabasının bir kısmında başlayan kum, küçük dalgalarla sahile kadar gider. Akdeniz sıcaktan solmuş gibidir. Gazze'nin arkası ve önü portakal bahçeleriyle çevrilidir. Cepheye birinci taarruz, 332 Mart'ın nihayetlerinde, ikinci hücum, aynı senenin Nisan ayında oldu. İngiliz ordusu ve Türk ordusu arasındaki tezadlar şimdi daha büyüktü. Demir yolunu yanından takip eden su yolları, İngiliz siperleri içinde açılmış musluklardan. Nil suyu veriyor, konserveler bir siper yemeğiyle bir İngiliz evinin sofrasını müsavileştiriyordu. Bir gün düşman siperlerinden birine giren bir Türk neferi, gayet tuzlu bir şey yemişti. Döndüğü vakit, bunlar da kötülemiş, Çanakkale'deki yemekleri, daha güzel, dedi. Çok defa, süvari fırkalarının kuvvetli atlarına iki mücehez nefer bindiren İngilizler, atlarının durduğu noktada piyade ve süvari iki muntazam fırka ile hücuma kalktılar. 1332 senesi Nisan iptidasında, o vakit Teluş Şeria'da bulunan Sina cephesi kumandanlığı karargahına gittik. Tren, gece karanlığında yürüdü. Sabah erken şeria istasyonuna vardık. Dört taraf boş, sakin ve dümdüz kumdu. Yere ayak bastığım vakit, uzaklardan tenha bir top sesi duyuldu. İngilizler, Gazze'ye ateş ediyor, dedik. Topların, bu kalın ve kuvvetten düşmüş sesleri, çok derin bir kuyu içinden işitiliyor gibiydi. Önde kumandanla subaylarının uzun fasılalı çadırları, yanda yine uzun fasılalarla tek tek yerleştirilmiş cephanelikler, karargaha giden yollar üstünde ahır çadırları, her çadırın yanında bir tayyare deliği, İngilizlerin bir adeti var, bizim tayyareler onların karargahına hücum etmedikçe mukabele etmiyorlar. Fakat 300. tayyare bölüğü her gün birkaç kere kanatlarını açtı, tayyare subaylarımız, şen, asil, cesur adamlardı. Hemen bir senedir hiçbir şey ziyan etmemiştik. Bazan filomuz cephe üstünden demir yoluna kadar gitmiş, su borularını el bombalarıyla atmıştır. Çölde mitralyözleriyle hücum eden süvari müfrezelerine karşı muharebe edenler bile oldu. Siperlerde yarın, başka bir gün karşı toprakları kaplayıp gelecek kuvvetleri bekleyen neferlere baktım. Hepsi sessiz, kendi kendilerine kim bilir hangi hatıralarla dalmışlardı. Ne vaziyetlerinin ehemmiyetini, ne de kahramanlığını, ne kahraman olacakları veya ölüp gidecekleri günü düşünmüyorlardı. Gazze'nin içinde Gazze muharebelerinin en şiddetli günlerini geçiren bir arkadaşın şu mektubunu alıyorum. Bilsen Gazze'de ne kadar rahatım, harp zamanı cephede yaşamaktan başka teselli olmadığına artık inanıyorum. Önümüzde Gazze'nin bütün kısa dağlarına ve düşmanın cephesine hakim külaha benzer bir küçük tepe var, bu tepede Şeyh Ali Mantar'ın çıplak türbesiyle iki ölü ağaç duruyor, Gazzeliler kıymetli adamlarını da Şeyh Ali Mantar'ın mukaddes toprağı etrafına gömmüşler. Kısaca, Mantartepe denen bu toprak çıkıntısı, Gazze muharebelerinde unutulmaz bir isim bıraktı. Cepemizle karşı cephe arasında en elverişli Tarasut yeri burasıydı. Arap mezarlarının altında sekiz tünel deldik, cesur Tarasut zabitleri, bu tünellerden geçip top ateşlerini idare ediyorlar. İkinci Gazze taarruzunda İngilizler karadan ve denizden en ağır toplarıyla üç gün Şeyh Ali Mantar'ın tepesini dövdüler. Korkunç bir gürültü ile toprağı karıştıran mermiler altında ufak tepenin irtifağı birkaç metre azalmış, ateş altında bir yanardağa benzeyen tepe, toz, toprak, sarı ve siyah dumanlar içinde boğulmuş idi. Kaç defa türbe, mezar, ağaç ve ateş parçaları ve senelerden beri ılık mezarlarının içinde uyuyan ölülerin kemikleri bize kadar geldi. Bir topçu subayı ile bir telefoncu nefer ara sıra kopan bir telefon teli ile canlılara bağlıydı. Bazen yıkılan toprak tünel ağızlarını kapıyor, zabitle nefer nefeslerini boğan bu dar kanalın içinde menfezleri yeniden tırnaklarıyla açıyordu. Bir Tarasut mevkii büsbütün yıkıldığı zaman toprakların altında saatlerce el ve vücutla uğraşıp diğer mevkiye geçmek lazımdı. Onlar hiçbir gün bu cehenneme isyan etmediler. Dünyanın en büyük itidaliyle 3 gün 3 gece 2. Gazze Harbi'nin batarya ateşlerini idare ettiler. Mantartepe, İngilizlere o kadar şüphe verdi ki biz terk ettikten sonra da üstündeki bir taşın hareketine karşı yüzlerce mermi attılar. Şeyh Ali Mantar'ın tepesi altında sebat eden Tarasut zabitleri ile neferler, Gazze günlerinin hakikaten en büyük kahramanıdırlar. Gazze, 19 Nisan 1333-1917 Şimdi öğleden sonra saat 4, 2. Gazze Muharebesinin 3. ve son gününü bitirmek üzereyiz. Bütün himaye vasıtaları altında düşman son hücumuna kalkacaktı. Kara topları, tanklar, ne kadar demir ve ne kadar ateş varsa hepsi hücuma hazırlandı. Biliyor musun, bu kadar tazik hangi kuvvet önünde toplandı? 32. alayın 11. bölüğü cephesinde. 11. bölük, siperinde bütün muharebe gününü telaşsız geçirdi. Siperin hemen arkasında mevzi giren bir bomba bataryası, sabahtan beri bahriyeli bir yüzbaşının kumandasında düşmanın hücumlarını kırdı. Yüzlerce defa bomba topunun ağzından 70 kiloluk ağır saplı bomba göğe çıktı, yükseldi, bir müddet ağırlaşıp durduktan sonra her saniye çoğalan bir hızla düşmanın yürüyen dalgaları üstüne indi, bütün gazze topraklarını sarstı. Bu barut ve demir kürelerinin en büyük mermilerin infilakından müthiş patlayışı var. Birdenbire geniş saha dumana boğulur, güneşin ziyası söner, Sonra açılan dumanın altında düşman dalgalarının boşluğu görülür, muntazam yürüyen yekpeyir kıtalar sendeleyerek, dağılarak, çözülerek telaş gösterirler. İşte bu bomba topunun merhametsiz mermileri, akşama kadar birçok İngiliz sellerini böyle maddi bir şey gibi kırdı. Bazen bomba patladıktan sonra tehlike geçmiş değildir. Demir sap infilak tesiriyle yeniden 40-50 metre irtifaya çıkar ve nasıl insanlar muzır bir hayvanı gömdükten sonra ökçeleriyle toprağı sıkıştırırlarsa. Bombanın son yadigarı da son bir garazla parça parça edilecek başları arar. 11. Bölük Siperi, bugün pek tehlikeli bir an geçirdi. Arkasından atılan bombalardan birinin muvazenesi bozulmuştu. Koca mermi bölüğün siperine doğru istikamet aldı. Havadan onun uçuşunu takip eden gözler iri dairelerle açılmıştı. Ön siperde arkadaşlarının mahvolacağını gören batarya nefesi tıkanıp bekledi. Korku bilmeyenler kalbilerini elleriyle sıkıp gözlerini kapadılar. Halbuki harp ile uğraşan 11, inci bölük siperinin zavallı askerleri, bu felaketten haberdar değildiler. Bir an, bir küçük tesadüf, bomba siperin hemen önünde yumuşak toprak üstüne düştü. Ve yalnız toz kalktı. Esasen havada muvazenesi bozulduğu için yan düşmüş, tapası sağlam kalmış, bu mehabetli lahm ateş almamıştı. Vakayı gören bir nefer, siperinden fırlayıp sapından tuttuğu tehlikeli bombayı omzuna aldı ve İngilizlerin bir saniye kesilmeyen ateşi altında siperler üzerinden atlayarak kestirme bir yoldan bataryanın yanına geldi. Bu sefer bomba hakiki hedefini buldu. Tarih böyle kahramanların isimlerini yazmaz, fakat 2. Gazze Muharebesi'nin son gününü görenler 11. bölüğün ismini unutamazlar. Nasıl ki kaç bin Türk'ün kan ve kemiği üzerinde birleşen bu cephe büsbütün yerinden kımıldayıp Filistin'e riad edinceye kadar birçok kıta aynı siperi işgal etti. Fakat hepsi siperi, 11. bölük siperi ve küçük tepeyi, bomba tepesi diye andılar. İran, 1333-1917 ''Haziran'ın en ziyade sıcak günündeyiz. Sabahtan beri toplar bile yorgun durdu. Uzaktan bu ağır demirlerin sükutlarını seyrediyordum. Hurmalar bütün gün uzun dallarını, zayıf gövdeleri üzerine sarkıttı. Yorgunluk bilmeyen kumandan daima siperleri dolaşıyor, en ufak teferruata kadar her şeyi gözden geçiriyor. Çadırının önünde Gazze enkazı altından kurtardığım rahat bir İngiliz sandalyesi var, derin derin gömülmüş, kuru havayı teneffüse uğraşıyorum. Yavaş yavaş akşam vakitleri geldi. Avdet eden kumandan soğuk su arıyor, çözülen yılanlar gibi topların açılıp gerindikleri görülüyor. Birden kalın akisli sesler işittik. Gene güneşten sonra ateş var, bütün sol cenah uzun ve merhametsiz gülleler altında yerinden oynuyor. Sol cenah önündeki kısa tepeler, deşik tepe, delik tepe, hayal tepe, Askerlerin isim koyduğu toprak kümeleri ateşe, dumana ve demire boğuldu. Düşmanın ağır bataryaları gündüz biriktirdikleri mermileri hep birden hep bir yere boşalttı. Bombardıman en son şiddetini bulduğu vakit kumandanın beni çağırdığını haber verdiler. Kumandan dedi ki, Düşmanın mermilerinden bazılarını ölçünüz. Ekseriye atılan mermilerin %8 veya 10'u ateş almaz. Ben mevzilerin önünde demir tarlası diye şöhret kazanan toprakları dolaşıp sağlam mermi arayacaktım. İngilizlerin topa tuttuğu yerlere gidip bir saat kadar muhtelif çapta birçok mermi ölçtüm. Yanımdaki askerlerden biri bir gün evvel gayet büyük bir merminin bir nefer tarafından yere gömüldüğünü haber verdi, bu neferi buldurup mermiyi gömdüğü yerden çıkarmasını emrettim. Nefer hiç tereddütsüz siperden çıktı ve topçu ateşinden başka yeni başlayan piyade ve mitralyöz ateşleri altında büyük, 24'lük bir gemi topu mermisini kazmasıyla çıkardı. Mermiyi ölçüp karargaha dönerken kendi kendime hep bu neferi düşünüyordum. Çünkü bu adam top ateşi ve yeri yalayan piyade ateşi altında muhakemesiz ve sendelemeksizin hayatını feda etti ve hiç bezginlik göstermeden öyle bir iş yaptı ki bunun faydası ve zararı kendisi için meçhuldü. Bütün askeri bir tuhaf ganimet merakı sardı, hepsi siperlere girmek, etten ve sebzeden başka bir şeyler bulup yemek, sonra sımsıkı, giyinmek istiyorlar. Geçen gün bir kumandan hücuma kalkan askerlerinden birisinin hikayesini anlatıyordu. Uzaktan bizim taarruz kuvvetlerine bakıyordum. Bir nefer cesetlerin üstünden geçerken bir şey nazarı dikkatini celbetti. Dölüp ateş altında itidal ile ölünün kunduralarını çıkardı ve kendi ayağına giydi. Bundan başka ne esvabına, ne ceplerine, ne çantalarına dokundu, sonra sağlam ayakkabısıyla hücuma devam etti. Bir alay kumandanı daha garip bir hadiseye tesadüf etmişti, bir akşam kıtalarını İngiliz siperlerine taarruza gönderdi, sabahleyin alayını tanımak mümkün değildi. Çünkü hepsi siperdeki askerleri soyup esvaplarını giyinmişlerdi. İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantelin, Anadolu askerinin üstünde o kadar tuhaf duruyordu ki, kendileri bile gülüyorlar. Fakat çokları kısa pantolonları sevmediler, kimi don yerine, kimi paçavra yerine kullandı. Ganimetler arasında nefis diş macunlarını bulup iştiha ile yiyen neferler var, bu naneli ve lezzetli şeyden o kadar hoşlanıyordu ki, gümüş paraya bile satmıyorlar. Bulmadığımız zaman hiç yememek, bulduğumuz zaman sonuna kadar yemek zaten adetimizdir. İngilizler bir defa bundan istifade etmek istediler. Bir gün bizim kıtalardan biri düşman siperlerinin önüne gerilmiş tel örgülerinde konserve kutuları gördü. Herkes hiç kimseye söylemeyerek gecenin gelmesini bekledi. Sonra içlerinden bir tanesi karanlıkta gizlice siperden çıkıp sürüne sürüne tel örgüye gitti. Bilir misin, bu kutular içinde ne vardır? El bombaları. Kapak o suretle düzeltilmişti ki sert bir temasla bomba ateş alıyordu. İlk tecrübe o kadar pahalı geldi ve etrafa ibret verdi ki bütün askerler hakiki konservelere bile artık el dokundurmaz oldular. Sen hiç ölü tank gördün mü? Öldürmeye mahsus şeylerin cesetleri ne kadar acıklı. Bunlardan biri hemen siperlerimizin önünde devrildi. İri, eğrilmiş, boşalmış cüssesiyle siperler arasında bir meniye oldu. Geceleri tankın önüne tesadüf eden kıtalar ayaklarına keçe sarılmış sessiz nöbetçilerle bu maniyadan istifade edebilecek bir nagihani baskını bertaraf etmeye çalışıyorlar. Dolaşan nöbetçilerimizden biri bir gece arkasını dönüp duran bir İngiliz nöbet neferi görmüştü. Kendi kendine şu iki hali düşündü, bunu tüfekle vursa bütün İngiliz siperinin ve Türk siperinin kurşunları bu şüpheli sesin üstüne yağacaktı, süngüyle vurup öldürse, diri bir esire vadolunan beş altından beyhude mahrum kalacaktı. Aklına garip bir çare geldi, kim bilir nerede giydiği çorabını ayağından çıkarıp sol avucuna gizledi ve evvela ensesine bir yumruk vurup şaşırttıktan sonra erin ağzına bu bezi soktu. Esir ayıldıktan sonra şöyle diyormuş. Evvela bir yumruk vurdu sersemledim, sonra ağzıma bilmediğim bir zehir tıktı, işte bu zehirle bayıldım. İstanbul. İki haftadan beri artık yaz günlerindeyiz, benim içimde başka bir gurbetin adamları için ıstırap var, taşları sol duran, baharı dermansız düşüren iklimlerde ve daha cenupta hiç bahar, hiç mevsim görmeyen iklimlerde, solgun esvapları, yorulmuş kollarıyla vatanın sıcak topraklarını müdafaa eden Türkleri düşünüyordum. Şera boyunda, Aden etrafında, Çorak Medine'nin içinde, taş ve kum çöllerini geçip Şam'dan Medine'ye giden Hicaz hattı üzerinde binlerce kahraman, bu yazın USANÇ'e veren günlerini de ateşe, ısınmış demire karşı ve kızgın toprak üstünde geçirecekler. Kudüs üzerinde Lut Gölü'ne inmeyen hiç kimse Şera Vadisi'nin ne olduğunu tahmin edemez, orada toprak bile tebahur eder, saatlerce mesafede kısa dallı hurmalarından başka bir şey yoktur. Geniş muz yapraklarının altına girilmez, taş kadar sert, sarmaşık gibi birbiri içine girmiş, toprağa ılık gölgesi kadar yakın duran sebbareler, hararetin bir kısmını kendileri neşrediyor gibi, insana nefret verir. Güneş batmıyor, Tükeniyor gibi grup eder ve grup eden şey içi boşalmış, son keskin ateşini damlatmış bir daireden ibarettir. Kudüs şehrinden sonra bir düzeye alçalıp Şera Vadisine inen çıplak sarı tepeler, Şera Nehri'nden sonra irtifa alıp gerek sancağını dalgalandıran kuru dağ kümeleri vardır. İnsan dünyanın en münhat yerinde kim bilir hangi mucize ile yaşayan Lut Gölü'ne ve Şera Nehri'ne giderken Teneffüs ettiği havada Filistin bağlarının hayali ve mevsim kokuları kaybolur. Bağlardan şarabı kendi kendine sızdıran güneşin artık günün saatlerinden aldığı renkle kızgın boş bir levha gibi, Afrika şarkından arzı yakıp gelen gör vadisi üzerinde yanıp durur. Seyyahların batmadığı Lut Gölü, Peygamber İsa'nın yıkandığı Şera, Filistin'in kuru, yavaş ve usandırıcı nehri ve şimdi vatanı müdafaa eden Türkler işte bu vadinin içindedir. Lut Gölü o kadar cansız ki çöl içinde çöl zannedilir ve Şera ile gelen balıklar nehrin ağzında onun acı suyuna dokunur dokunmaz ölüp giderler. Asıl Kudüs şehri Zeytin Dağı'nın arkasında olduğundan yolcular Şera'ya doğru ve gerek dağları üstünde Zeytin Dağı'nın en mürtefi yerinde bulunan Alman sanatoryumunu görürler. Siyah bir nokta gibi duran sanatoryum uzaktan Kudüs'ün müjdecisidir. Şimdi bizim askerlerimiz gözleri bu siyah noktaya saplanmış Kudüs'ü görenlerin ruhu içinde Kudüs'ün sevgili hatıraları, görmeyenler hikayelerini düşünerek muharebe ediyorlar. Tenha çöllerde Türklerin harbini görmeyenler Türklerin kahraman olduğunu nasıl anlayabilir? Irak, Çanakkale, Kafkasya, Galiçya ve Romanya cephelerinde her mevsime, her düşmana ve her iklime karşı harp eden bu cesur adamlar Herkül'ün 12 imtihanını verdiler. Daha sonra Hicaz hattını, Medine'yi, Yemen'i müdafaa edenler var, Hicaz çölünde düşman sabit bir şey değildir. İstikametini bulmamış bir rüzgar gibi şurada buradan az veya çok, gece ve gündüz çıkıverir. İsa'nın ilk günlerinden beri Türkler teyakkus, cesaret ve pervasız sükunetiyle rayların yanında bir demirden hat gibi durdu ve bütün taarruzları birer birer ve ekseriyaz süngülerle dağıttı. Hicaz hattının Medine'ye kadar hiçbir kasabadan geçmeyen sonsuz güzergahını tasavvur ediniz, burada bir müfreze kum üstünde bir küçük taştır. En uzun tren bile yürürken kendini yalnız, dağlar başında kalmış bir kuvvetsiz adam kadar yalnız hisseder. Demirin duyduğu bir çekingenlik, bir yığın demirlerden mürekkep trenin bir leke gibi, hareketin gittikçe emip ufalttığı bir naçiz şey kaldığı hissedilir. Ufuklarının mesafesi bir derin uçurum kadar baş döndüren badiyeleri avucu içinde ve kendi muhafaza ettiği bir parça diye düşünmek için ne saltanata alışmış bir ruh lazımdı. Bir gün binlerce ufkun biri birkaç sivri nokta üzerinde bükülür. İşte bir avuç askerin iki seneden beri Muhammed için dövüştükleri yer burasıdır. Yazın Medine'de dizler bir odayı bile dolaşmaya tahammül edemez. Şehirliler bütün günlerini kalın duvarlar içinde ve dolup boşalan su kaplarının yanında geçirirler. Medine kum ufukları, rengarenk taş dağlar, Mekke'ye giden çöller, Cidde'ye, Neci'de, Şam mamurelerine giden bitmez tükenmez çöller arasında taş evlerden ibaret bir yerdir. Kalbini dökmek için dili olmayan saf ve bütün kahramanlar gibi sessiz Anadolu, kanını dökerek peygamber aşkını anlatıyor. Yemen kahramanları ne yapıyor? Onlarla sul vaktinden beri temas etmedik. Ara sıra necrablar, uzak yerlerden köylere, unutulmuş adamların sıhhat mektubunu getirir gibi, onlardan bize haber getiriyordu. Yemen'de harp edenler belki bizim bugünkü üniformamızdan, cephemizden, harplerimizden bile haberdar değildir. Yemen'in, hiç bilmiyorum, belki güneşi Şera güneşinden daha sıcak, çölleri hicaz çöllerinden daha kuru, daha nihayetsizdir. Fakat bunun ne ehemmiyeti var? Her tarafta bir neslin kahramanları var. Kahramanlar için iklimler, düşmanlar, denizler ve karalar birdir. Son